Evet, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler, sevgili öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünün hocalarından değerli hocamız Profesör Doktor Atilla Erdemli'ye saygı toplantısına hoş geldiniz hepiniz. Programımız dolu, yoğun. Dolayısıyla da hemen başlamak istiyoruz. Ancak öncelikle... Ee, hocamızın öğrencilerinden e, Duygu Kutlay, e, size hocamızın akademik biyografisini okuyacak, onu davet ediyoruz. Buyurun, Duygu Hanım. <gülüyor> <gülüyor> sayın Tekan Yardımcısı, Sayın Mesai Hocalarım ve Değerli Kanıtlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. <gülüyor> profesör doktor Mustafa Atiner'den toplantısı için bir araya geldik. Şimdi ben sizlerle e, hocamızın yaşam öyküsünü paylaşacağım. Profesör Doktor Mustafa 18 Temmuz 1946'da Mersin'de dünyaya geldi. İlk orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. Lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde başladı ve 1923 yılında Henry Bergson felsefesinde yaşama sorunu asansöze <gülüyor> mezun oldu. Öğrenimi sırasında felsefe tarihi, sosyal antropoloji ve etnoloji, omuni, tecrübeli psikoloji ve sistematik felsefe serüvenini aldı. 1973-1977 yılları arasında eşine Uşakta felsefe öğretmenliği yaptı. 1977 yılında felsefe bölümü seminer kitaplarına kitaplık memuru olarak atandığında. Profesör Doktor İsmail Tunalı ile Nikolay Harman'da ahlak anlayışı ile ilgili 1976 yılında başladığı doktora çalışmalarını sürdürüyordu. 1980 yılında felsefe tarihi köşesinde Asistan olarak göreve başlayınca doktor tez konusunun değiştirilmesi istendi. Profesör Doktor Erme Örün Almanya'da bulunduğu 1982 yılında yılına kadar tam felsefesi üstüne çalıştı. 1982 yılında profesör doktor Nermek Uygur Almanya'dan geldikten sonra doktora konusu yeniden belirlendi ve Spinoza felsefesi üstüne çalışmaya başladı. 1986 yılında Spinoza'nın Ahlak felsefesi başladığı tezi ile getirdi. bitirdi. yıl profesör doktor Nermek Uygur'ün gözetiminde felsefe tarihi metodolojisi dersleri vermeye başladı. 1990 yılında yardımcı başkan. 1996 yılında doğar ve 2009 yılında da profesör oldu. 1991 1997 yılları arasında Felsefe Arşivinin yayın kurumunda yer aldı. Felsefe bölümünde Felsefe Tarihi Metodolojisi, Antik Çağ Felsefesi, Felsefe Metinleri, Yaşama Felsefesi, Batı Felsefe Tarihi Sürecinde Felsefe Nedir, Uygulamalı Felsefe, Spor Felsefesi, Postmodern Felsefe aydınlanma felsefesi gibi derslerini vermiştir. 2013'te 33 yılın ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe Bölümünden emekli olmuştur. 2013'ten beri özel üniversitelerde ve çeşitli kurumlarda ders, seminer ve konferanslar vermeye, araştırma ve kitap çalışmalarına devam etmektedir. Felsefe çalışmaları yaşama sorununda yoğunlaşmaktadır. Yaşama sorunu bağlamında varlık felsefesi, tarih felsefesi, devlet felsefesi, aydınlanma felsefesi, yaşama felsefesi ve spor felsefesi gibi alanlarda çalışmaktadır. Felsefede akademik etkinlikler yanında felsefeyi topluma götürmeyi amaçlayan çalışmalar da yapmaktadır. Şimdiye kadar yayınlanmış 6 adet kitabı bulunmaktadır. İnsan, spor ve ömürkizm, dağlarla, spor felsefesi, avuçlarımızdaki cennet, Spor yapan insan, mitos'tan felsefeye kitaplarıdır. Altmıştan fazla yayınlanmış makalesi bulunmakta olup, başlıca makaleleri de şu şekildedir. Aydınlanma filozofu olarak Descartes, Frederic Daniel Erskine Aydınlanma olarak tarihi yaşama, Homo obs convitus, yaşama sorunu olarak ölüm, paralel yaşama bağlamlarında humanizma, savaşla aydınlanma, yaşama sorunu bakımından akıl-sevgi bağlamı, profanlaşan dünyamızda yaşama sorunu, hoşgör, bir egemen güç olarak kader, ütopya nedir, antik çağda insan ve spor, olimpizm ve insan, fair ve olimpizm, kadın ve spor, çocuğun bir temel insan hakkı olarak spor. 1996 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play ödülüne dair görülmüştür. 1998 yılında Garanti Bankası'nın açtığı Yanına Dört Işık proje yarışmasında birincilik ödülünü alan Bir Olimpik Genç adlı proje topluluğunda yer aldı. 1996 yılında Gökçe Karataş birinci spor ödüllerinde inceleme araştırma dalında ikinci ödülünü aldı. 1965 yılında başladığı darcılık sporunu hala sürdürmektedir. 1983-2010 yıllarında Türkiye Darcılık Federasyonu'nun İstanbul Temsilciliğini yaptı. 1992-1996 yıllarında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpik Akademi Başkanlığı'nda bulundu. Bu sırada olimpik hareketi katkı olarak olimpik tırmanışları düzenledi. Olimpik tırmanışlar 3 hızlandırı uluslararası düzeyde yapılmaktadır. Türk Felsefe Derneği, Türkiye Felsefe Kurumu, Yarınlar İçin Eğitim Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Akdeniz Opera ve Derneği üyesidir. Evli ve bir kız çocuğu sahibidir. Teşekkür ederiz hocam. Öncelikle Atilla Hocam hoş geldiniz. Ee, şimdi konuşmalara geçiyoruz. Önce e, İslam Üniversitesi Felsefe Bölümünün değerli hocalarından ve hocam, Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı yaşam felsefesi ve kadim dostum Atilla Erdemoğlu'yla bir konuşma yapacaktır. Hocamı buraya da ediyorum. Buyurun hocam. Evet. Çok zor bir iş. Bu kadar eski bir dostla ilgili olarak konuşmak. Bu neye benzer cerrahların birinci derecedeki yakınlarını ameliyat edememeleri benzetilebilir? Ama bir deneyeceğiz bakalım ilk defa böyle bir şeye girişmek suretiyle. Her şeyden önce seninle tam yardımcıydınız. Her şeyde özür dilerim saygı değer başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak. Bütün dostlarıma e, ve özellikle tabi çok eski dostum. Buradaki ilk arkadaşım diyebilirim, felsefe bölümünde 1967. Beni hafızam yanıt Değil mi? 67. Artık M.Ö. sonra da onu siz tayin edin. Geçen yüzyıl ve geçen bin yılda kalan bir tarih. <gülüyor> Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. E, niye yaşama felsefesi? iki sebeple hem benim en sevdiğim alanım olmamakla birlikte en sevdiğim felsefe dalım olması hem de e, bildiğim tanıdığım kadarıyla Akira Erdemli'nin asıl sahasıydı. Yaşama felsefesi. E, felsefe bilim, benim deyişimle felsefe bilim, çok soğuk, <gülüyor> serimsiz, itici bir alandır. Mahkeme duvarına felsefe bilirsiniz. Metafiziyle, bilimleriyle felsefe bilim, tatlısı, suçsuz bir yerdir, iter Şöyle tersefet Orada yaşama felsefesi bir maha'yı Her e, Tersefet bilimin seyitsizliğinin başta gelen sebebi e, yekpare akla dayanıyor olmasından bir akıl dışıdır. Duyguya yer yok. Burada bir tek satan ...duyguyu içine alan, böylelikle de insaniyleşen bir hala yaşama felsefesi olmaktadır. <gülüyor> e, i̇nsana odaklanmış, tümüyle insan sorununu ele alan bir saha edegi atmış baş taraflardan biridir. E, felsefe bilim genel olarak, biraz önce saydığım... O merkez alanları yani metafizikle bilimlerle birlikte e, edebiyata çok uzak hatta tersidir diyebiliriz. Burada da edebiyata in yaklaşıyor. E, el Elele yürüyen yaşama yaşama Yaşar Tersiçisine genellikle e, yukarıdan mı? E, girmeye teşebbüs etmezler, çok hafif meşref verirler. Halbuki, biraz önce söylediği gibi, insan sorumsallığının küf noktaları orada kendini göstermektedir. İnsanın ne olduğu, nasıl yaşadığı bütün çeşitleriyle, çünkü insan hakkında genel bir fikir ortaya koyamazsınız. İnsanlardan bahsedebiliriz. Bireylerden, edemiyatı yaptığı da budur. Peki el alır. Halbuki felsefe bütünleştirir, suyutlaştırır, genelleştirir. İşte yaşama felsefesi ikisinin arasında e, bir çeşit, iki cami arasında bir namaz kalmış bir görünüm tarz eder. Hem felsefenin gereği olan o suyutlaştırma genelleme, e, işini halletmesi gerekiyor ama öte yandan meselesi insanla ilgili olduğundan bireye teke gitmesi gerekmektedir. E, yaşama felsefesinin bir felsefe alanı olan ahlakla son derece yakın bir bağlantısı vardır. Ahlakın bir bakıma pratik ya uygulanın sağlığı bile görebiliriz. Ve burada bu bizi ahlakla buluşturan noktada yani uygulamaya yönelik gidişte karşılaştığımız bu spormu. Atile de yaşama felsefesinde ele aldığı baş konu ya baş problematik diyelim spor olmuştur. Ama bunu teorik olarak bir teorisinin yanı sıra Ratiyle de e, tabahiyet etmiştir. E, tanıştığımız günden bu yana yani 60'ların ikinci yarısından bugüne. Hiçbir zaman bu alanı terk etmemiştir ve her önemli tarafı bunu bireysel olarak yürütmemiştir. Bunu bir eğitim, öğretim e, konusu olarak e, önüne koymuştur ve sayısız genç bu doğrultuda eğitmiştir onlarla birlikte sahaya çıkmıştır. Bunu söylemek çok kolay ama yapmak son derece zor bir iş. Her şeyden önce yüklediği sorumluluğun adli hesabı yok. Ee, benim de çok topal bir dağcılık serüvenim var. Ama hiçbir zaman e, Atilla arkadaşımın yaptığı gibi e, Eğitim, öğretim aracı olarak bunu kullanmadık. Biliysel olarak götürdüm. Oğlumu da bu istikamette teşvik ettim. Ve kime emanet edecektim? Elbette Akınabü'ne emanet edecektim. Kendim buna cesaret edemedim. Onu alıp da dağlara götürme cesareti gösteremedim. Bunu, şunun için söylüyorum... E, Olağanüstü belki sporun zirve noktasıdır, dağcılık. Ondan daha sportif bir şey düşünemiyorum. Bir yıl spor var tabii ama spordan istenen, beklenen doğayla buluşmak, doğal ortamda yaşamak ve onun getirdiği tehlikeleri yürürsemektir. Tehlikenin olmadığı yerde yaşama ile Atina'nın benzetmelerine izniyle ilgili bir çiçek gibi açması, gibi, daha çiçeğin açması gibi e, tehlikeyle karşılaşan insan kendini bulmaya başlıyor bilince eriyor. Ve bunun da en uç noktası dağa çıkış, dağa tırmanıştır ve burada değil, değil tekrar ediyorum, ee, yığınla gencimizi eğilmiştir. Sağlıcakla götürüp, sağlıcakla geçirilmiş olmanın büyük başarısına hayrini yaşıyor ve daha nice yıl boyu inşallah yaşayacaktır. Ee, lafı çok uzaktan istemiyorum. Tekrar tekrar bu toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir vefa borcu ödemişlerdir. Ve e, sizler de gelip bu güzel toplantıya iştirak etmenizden ötürü teşekkür ediyorum. Ama her şeyden önce hadim e, dostum Akira Erdemli'ye her şeyin en iyisini dinliyorum. Müsaadenizle. İyi. Peygamber Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Hocamız Profesör Doktor Cengiz Çakmağ'a felsefenin grik ordularından, dorukların malini, yolculuk, Felsefesi ve spor başkaları konuşması için tüm seyrede ediyoruz. Yolunca. Herkese çok teşekkür ederim. Ee, ben iyi bir konuşmacıyımdır ama iki hocam da karşımda olunca heyecanımı mazur görün. Özellikle Atila abi benim için çok kıymetli bir insandır. Yani dağcılık adına ne öğrendiysem, dayanışma adına ne öğrendiysem ondan öğrenmişimdir. Niye felsefenin gri koridorları? İki anlamda gri koridorlar. Hocamı bir yana koyuyorum ama Atil abinin o okula girişindeki neşe, o mavilik, o, o bolkarların dağları gibi durulup bizim o asistanlık yıllarımızda bize her zaman moral vermiştir. Ee, birinci anlamdaki şeylik, grilik hakikaten griydi. Ve e, bir şekilde bizim koridorda nedense felsefe koridorlarının daha yüksek olması gerekirken en basık koridorlardan biri bizim koridorlardı. Evet, insani anlamda griydi ve... Çok şükür ki bu iki insanı da, iki abim ve hocalarımı e, tanıdım. Onların sayesinde bu gri koridor benim için daha yaşanabilir bir hal aldı. İkinci anlamda felsefe Wittgenstein'ın sözüyle gri'dir. Hayat canlıdır, hayat pırıl pırıldır, hayat dağların dorukları gibidir. Evet hocamın da sözünü ettiği gibi felsefenin ağır, hard bir kısmı var. Ben ona metafizik demek istemiyorum çünkü metafizik çakma bir kelimedir, sonradan çıkmıştır. İlk felsefedir ve ilk felsefenin de birinci aya teoriyadır. Teoryanın da aya kavramsal sert bir çalışmadır. Yani kavram nedir, nesne nedir, yargı nedir ve sonra ikinci aya geldiğimiz zaman bilgi ayağıdır. İşte yargılar nedir, doğruluk nedir gibi bir ağırlıklı bir ayaktır. İşte bu, bu grilikten biz zaman zaman da, atelerden mi sadece spor felsefesi değil ki ben oraya değineceğim, ee, baştan beri hocamın da belirttiği gibi yaşama felsefesiyle ilgilendim. Eğer siz felsefenin gri alanlarına girdiğiniz anda insanı unutursunuz. İnsan ortadan kalkar, kavramları inceleyen bir kavram makinası haline gelirsiniz ki benim de bu anlamda felsefedeki hard kısmım, sert kısmım burasıdır. Kavramsal araştırma olmadan olmaz idi benim için. Ama felsefenin diğer alanları var mıdır? Vardır. Ben şöyle e, yapmak istiyorum. Felsefenin birinci ayağı sert kavramsal, temel kavramlar üzerine bir çalışmadır. Burada gerçek nedirden tutun da Beden nedir? Bunu özellikle söylüyorum ki spor felsefesine girmek için. Beden nedir? Hakikat nedir? Bilgi nedir? Yargı nedir? Çünkü önemli yargılardan bir tanesi spor yargılarıdır. Spordaki yargıların mantıksal değeri nedir? Ki pek Türkiye'de ben bunu görmedim. Evet, felsefenin birinci kısmı önerme nedir? Anlam nedir? Gerçek nedir? Hakikat nedir gibidir. Buradan sonra gelen... İkinci kısım ise felsefe ne yaparsanız yapın ağır bir eleştiridir. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bir sınır çekmedir, bir eleştiridir. Bu Platon, Aristoteles'te evet ama Descartes, Kant, Wittgenstein bağlamında ise sert bir şekilde sınırları çekmedir. Bu anlamda felsefe bir açık kılma, bir sınır çekme ağır anlamda bir eleştiridir. Ama felsefenin üçüncü bir yönü daha var. O da diğer alanları anlama, hayatı bir bütün olarak anlama. İşte yaşam felsefesi buraya düşer. Ama ilk iki olmadan hiçbir felsefe etkinlik gerçekleşemez. İşte bu anlamda, anlama anlamında spor felsefesi, tıp felsefesi, makine felsefesi gibi alanlar girer. hatiler demdi felsefenin gri koridorlarında, biz o zaman fark etmemiştik, en azından ben fark etlemiştim yepyeni şeyler yapıyordu. O yaptığı şey de Türkiye'de ilk defa ben ondan duydum, spor felsefesi denen bir alanı. Yani gördüğüm kadarıyla tekrar araştırma yaptım. Spor felsefesini Türkiye'de başlatan ve önemli bir alandır. Spor felsefesinin birkaç alanını felsefeyle bağını kuracağım, kurmaya çalışacağım tabii. Ama ilk başlatan kişi fıtilerden değil, fıtilerden bir spor felsefesini ben kelimeyi beğenmesem bile metafizik ya da ilk felsefe ya da ontoloji üzerinden başlatan adamdı. Yani felsefenin sert yamaçlarından geliyordu spor felsefesine. E yine sporun diliyle, sporun toplumsal yönleriyle ilgili çalışmaları bahsetmişti. Kitaplarının spor felsefesi, yaşama felsefesini ayrı değerlendirecek galiba hocam ve daha sonra Özgüç. Spor felsefesiyle ilgili kitaplarına baktığım zaman bir şeyi yeni yapmanın bir tereddütünü gördüm. Tereddütün de nedenini buldum yıllar sonra. Ki dostluğumuz arttıkça, daha da sohbetlerimiz arttıkça onu gördüm. Çünkü felsefenin gri alanındaki yaklaşımlar Atil Erdemler'in o aydınlık yaklaşımını Pek benimsememişlerdi. Bunu da itiraf etmek gerekir. Yani spor felsefesi pek öyle matah bir şey değilmiş gibi ki kitaplarının ön sözüne bakarsanız o şeyi görürsünüz. İnceden inceye bir sızı vardır ki aslına bakarsanız çok haklı olarak yeni yapılan bir şeydi ve yol açıyorsunuz. Dağ yürüyüşlerinden hatırlarım ben hocamı. Ee, şeyde karda tırmanırken ya da yarı buzulda tırmanırken önde o gider. Ayakkabıları ile bize yol açardı. En zor olan kısım odur. En arkadan gelen sekizinci, dokuzuncu kişi rahat rahat o yoldan gider. Yani o yolu açmak çok zordur ve o yolu açmış hocam. Sonraki yıllarda baktım, anglo-sakson edebiyatta, pardon felsefede, literatürde daha fazla olan bir şey. Spor felsefesi konusu. Evet aşağı yukarı o... Ee, Anglo-Sakson felsefe geleneği de açık serif hoca pek hoşlananlardan biri değildir. Her iki hocam da ağırlıklı olarak kıta felsefesiyle beslenmişlerdir ve söylemekten de yüksünmüyorum. Anglo-Sakson felsefeler her zaman sığ felsefeler olmuştur. Yani hem dilde olmuştur, hem anlamda olmuştur, hem kıtta olmuştur, diğer pek çok alanda da olmuştur. Ve onun sığlıklarının en belirgin yönü, lafını da esirgeyen adamlardan olmadığım için... Bizim nedense muhafazakar kesim Anglo-Sakson etikleri çok sevmiştir. Bayılmıştır etiklere. Etiklerle hiçbir sorun çözülemez ama etikleri sevmişlerdir. Misyonu, vizyonu, performansı sevdikleri gibi. Atilla arka planına baktığım zaman o kıta geleneği ve Alman geleneğini gördüm. Şimdi bu bağlamda ben spor ve felsefe konusuna değinmek istiyorum. E bir kere Herhangi bir alanı, ister bu söyleyin adını dil olsun, ister tıp olsun, ister ahlak olsun, herhangi bir alanı anlamak için felsefi anlama gerekir. Felsefi anlamanın da arkasında o dediğim iki tane ağır yük vardır. Yani ilk felsefe, ilk felsefenin iki ayağı ontoloji ve epistemoloji vardır. Daha sonra üçüncü önemli bir ayak vardır. Türkiye'de nedense bizim felsefenin gri koridorlarında o ayak çok aksamıştır. Sinan kardeşim de benim burada, benim yakın dostlarımdan biridir. Felsefenin politik yönü, felsefenin politik yönü bizim gri koridorlarda yaşam yönü nasıl es geçildiyse, şöyle söylemekten de hocamın iznine sığınarak söylemek istiyorum Atilla abim ve Atilla hocamın iznine sığınarak. Bu felsefenin gri koridorlarında 400 metreden yukarı tepeye çıkmamış insanların dağcılık hakkında bana nutuk attığını gördüm, şaşırdım. Bir dağ anlatıyorlardı bana böyle dağlar, işte yalnızlığı sevmeyenler dağa gitmesin. Dağlar bir kere paylaşımdır. Dağlardaki yalnızlık, çok, çokluk içindeki bir yalnızlık. Öyle dağlarda Atilla abinin hiç sevmediği şey var, böyle zilvecilik yapmak. Ben böyle zirveye çıkalım. Atilla abi bizi kaç kere zirveye 10 metre kala, 20 metre kala dönüyoruz çocuklar dedi. Önce kızdık. Yani Çocuğu çıkacağız, orada adımız yazacak, zirvecilik yapacağız. İkinci zirveye gidecek. Daha saygı duymayı öğretti bize. Daha saygı duymak aslında insana saygı duymak. Öyle yalnızlık, yok. Hatta yalnız tırmanışlardan da pek hoşlanmazdı bildiğim kadarıyla. Kendi yaparsa da gizli yapmıştı. Bizi tek başımıza dağlara göndermezdi. Hep birlikte gönderilirdi ki onlara zaman zaman konuşmamın içinde de gireceğim. E, spor felsefesi dediğimiz zaman sporun ne olduğunu anlamak. Atil Erdemli, e, yine hafına sığılarak söylüyorum, Yunanca bir kelimeyi bilmeden bir şey yakalamış. Yunanca'da payzo ve agon iki ayrı kelimedir. Payzo, çocukların özgürce oyunudur. Evet, Spor'da bir türlü kitaplarda görüyorum. Atili Erdemli sonrasındakileri görüyorum. Hep Atili Erdemli'nin temel kitaplarına refere edildiğini de görüyorum. Ama Atili Erdemli'nin e, referans edilirken de o internet ortamına düşen, o şeyleri de görüyorum ki Atili Erdemli sığlıktan nefret eden bir insandı. Nefret kelimesini sevmezdi ama hiç hoşlanmazdı diyelim, yumuşakalım biraz. E işte spor bir oyundur bilmem ne. sporun oyun olduğunu söylediği anda o kelimeyi, analizini görmedim ama belki kendisi de bunu son kapanışta kendisi konuşacak. Görmedim ama Paiso öyle Agon ayrımını, İngilizce üzerinden play ve game ayrımını yapmış. Ve iyi filozofların bir özelliği var, farkında olmadan yaparlar bazı şeyler. Game kurallı bir oyundur ve zalimdir. Game tam kapitalist rekabetçi bir oyundur ve game insanın içini boşaltır. Rekabete dayalı kapitalist arasallık ve rekabet ortamında game'ler işte bu hale gelir. Kitle spor arasallaşır. Atilerdemli ise play'den yanaydı. Çocukça bir oynama, özgürce bir oynama. Atilerdemli'nin spor felsefesindeki ayrı yerini ben burada yakaladım. Ve bu da benim için çok özgün bir yön olarak karşıma çıktı. Türkiye'deki herkes spor bir oyundur. Şimdi ben kendi tarzıma geçeyim. E ne oyunu? Nasıl oynanır spor? Hele kapitalist bir sistemde, kapitalist üretim ilişkilerinin olduğu bir sistemde game'in rekabetçi yönü, araçsal yönü adamı param eder. Kapitalist spor oyunlarında, kapitalist dünyanın spor oyunlarında game rekabetçiliği teşvik ettiği gibi game'de özgürlük olmaz. Play'de özgürlük olur. Game aksine bir köleliktir ve Adorno'yu da anmak istiyorum burada. Adorno'nun dediği şey şu, çalışma zamanları zaten zalim zamanlardır. Çalışma zamanlarında dünyada kitlesel şehir sporları gelişiyor. 1850'lerde dikkat edin, o Arsenal, Manchester, West Ham gibi e, futbol takımlarının arkasına baktığınız zaman ağır endüstrinün, İşçilerinin kurduğu takımlardır, fabrika takımlarıdır, işçi sınıfının takımlarıdır. Sağlıklı iş gücü yaratmak için yapılan ve zalim çalışma saatleri, 1850'lerden bahsediyorum, onun dışında sporu denetlemedir, özgürlük değil, çalışma saatleri dışında yine bir denetleme olayıdır. Ama spor kulüplerinin yönetimi çok kısa süre içinde yönetici sınıflara, üst sınıflara geçmiştir. Yine kısaca değinmek istiyorum. Oy verme hakkıyla kitlesel sporların yayılması aynı zamanlara gelir. Bu anlamda kapitalist spor daha baştan itibaren yaklaşımını belirlemiş kitlelerin denetimi. Özgür zamanın denetimi. Game'e baktığım zaman spor oyunlarına game üzerinden ki Atine Hoca buradan okumamış. Game üzerinden baktığım zaman gördüğüm şey o seri üretim tarzının, fordizmin ve diğerinin, o randımancı eğitim tarzının spor oyunlarına, game anlamındaki oyunlara, egon anlamındaki rakabet, çatışma anlamındaki, agon anlamındaki oyunlara yansıdığını görüyorum. Bu anlamda Atire Bey'in bu ayrımını yaptıktan sonra ben biraz daha yol almak istiyorum. O yol alma sürecinde de birincisi, bir kere spor bir oyundur dedikleri zaman bu oyunun hangi tür oyun olduğunun bilinmesi gerekir. Atilla orada bir e, kardaki e, ya da buzuldaki yol gibi bir yol açıyor. E, zemlediyor onu kendisine de sorarsınız. Ben onun kitaplarında gördüm. Özgür Doğa Sporları diyor. Özgür Doğa Sporları. Özgür Doğa Sporları'nın özelliği play'e değer olmasıdır. Game değildir. Rekabetçi, kuralcı değildir. Gerçek anlamda, evet Özgür Dağ Sporları, Vatil Erdemli bize bunu öğretti, paylaşımdır, dayanışmadır. Yine kısa bir anı anlatmak istiyorum. O da şu, bir gün ben sporla ilgili üniversitedeki bir görevdeydim, hocamız da dağcılık başkanıydı. İşte dağcılık gerekli mi, değil mi, böyle bir sıvır zıvır işler olur, her yerde olur onu bilirsiniz. Şöyle konuştuk, Atil Erdemli bize, Dağlarda tuvalet yapma, diğer kelebeyi kullanmıyorum, onu öğretti. Yemek yapmayı öğretti. Tuvalete gitmeyi öğretti. Çadır kurmayı öğretti. Birlikte bir şeyler yapmayı öğretti. Gerçekten öğretti. O böyle bizim haremde toplandığımız anları hatırlıyorum. O heyecanı hatırlıyorum. Ne kadar ince hesaplar yapmamızı... Evet, dağcılık bir game değildir, play'dir, özgürdür ama onun da ustalık ise. Dağcılığın ustalığı vardır, teknikleri vardır... O tekniklere uyulur ama dağcılıkta kimse kimseyle yarışmaz ki modern sporların özelliği, antik çağda da böyle. Hiçbir spor olayı, hiçbir toplumsal kültürel olay, spor da buna dahil olmak üzere, toplumsal olandan bağımsız değil. İşte felsefenin bir yönü daha var, o da paradoksları ortaya çıkartmaktır. Felsefe, paradoks varsa felsefe vardır, paradoks yoksa felsefe yoktur. Spor felsefesinin bilim kısmını, performans kısmını, doğa bilimleriyle, kültür bilimleri ilgili kısmını bir kenara bırakıyorum. Şimdi performans nedir? Günümüzde dünyasında her şeyi arasallaştıran değerler sisteminde üç tane değer kısaca ortaya koymak istiyorum. Bir, özsel değer, geçmiş olan. Rahmani değer zaten pek tutmadı. Ama aratsal değer her zaman için tuttu. Her şey aratsallaştırılıyor. İnsanın içini boşaltan bir durum haline geliyor ve spor da bundan nasibini almıştır. İnsanın özgürlüğünü elinden alan yaşadığımız dünya. Kapitalizmi eleştirisi yapmıyorum. Kapitalist kültürün eleştirisini yapıyorum. İkisini birbirinden ayırmak lazım. Otorukta devrim beklentisi içinde filan değilim ama bu eleştiri de o her yere silah etmiş ve aratsal ve her şeyin içini boşaltıyor. Dediğim gibi daha modern dünya 1800'lerde futbolu ve diğer sporları kriket olsun, golf olsun, beyzbol olsun kullanarak başlamış. Onlar ayrıntıya giremiyor. Ama günümüze geldiğimiz zaman gördüğüm şey spor özgürleştirir. Game anlamında özgürleştirmez. Game anlamında acımasız bir rekabet var. Yine lafımı sakınmıyorum. 10 yıldan beri ilk defa bir maç seyrettim. Evet, şampiyon oluyorsun ama o takımın başındaki adamın o saldırganlığını anlayamadım yani. Ağzından çıkan kelimeleri de gördüm. Bu zaten bunlara ben spor filmde demiyorum. Bir tür egemen sınıfları, insanlar uyutmak için kullandıkları teknikler o kadar da gerizekalı bir, e, ben Marksist değilim biliyorsun. Yani Sinan'da burada Allah'tan o Marksist olduğu için o kadar da gerizekalılardan da değilim. Ama şunu görüyorum, modern dünya, günümüz dünyası zaten insanların özgürlüklerini elinden almış, onları tek yüz içini boşaltmış ve burada sporla özgürlük sağlıyor. Sporla özgürlük denen şey şu, aslında özgürlüğün elimizden gitmesinin tesellisi bile değil. Birinci paradoks bu. Spor bilgelik sağlar diyor, game anlamındaki spor. Game anlamındaki sporda nerede bilgelik var? Game anlamındaki spor zaten e, finansal, endüstriyel spor haline gelmiş. Acımasız bir rekabet, acımasız bir birincilik, acımasız bir rekor. Daha iyi, daha iyi. Bunun game play'i nerede? Aizosu yok, game, tam bir fordizm, seri üretim, antrenmanlardaki o şeyler, temel şey başarı, başarı, başarı. Tam kapitalist kültürün rekabetçi şeyleri. Yine şunu söyleyebilirim, spor mutluluk sağlığı. Zaten insanların mutluluğunu yaşama felsefesi bağlamında yaşadığımız aratsal her şeyi sığlaştıran dünya ellerinden almış. Ben geçenlerde şöyle bir reklam gördüm sucuklu e, yumurtayı yiyemedikten sonra spor yapmanın manası ne? Bedenimi fit yapmanın manası ne? Diğerleri de rekabete dayalı sporlar da bana göre, e, evet, e, Marx'ın lafını burada bir afyon olarak kullanabiliriz. Ha, birazcık teselli yapar mı? Yapar. Spor zaten 1800 ölülerde milliyetçilikle beraber de başlamış. Ona geleceğim. Spor bilgileştirir mi? Game anlamında bilgeleştiriyor. Spor sadece arassal anlamda insanların e, bir şekilde yalnızlığını gidermektir. Sistem insanı yalnız yapıyorsa spor yalnızlığı gidermez. Kentten kaçış olarak spor. Biz kentten kaçmadık. Biz kente dönmeyi öğrendik Atil abiyle. Biz hiçbir zaman için haremden bindiğimiz zaman kentten kaçmıyorduk. Kentten kaçışın anlamı ne biliyor musun? Kentin içine ekmişseniz insan kentten kaçar. Kentten kaçırmayacak şeyi yap. Kent var, kır var, dağ var, doğa var. Ama kentten kaçışın bir şeyi var. Ben aynı zamanda felsefenin suçüstü yapmasını çok seviyorum. Doğaya dönmek demek aslında kentin aşağılık bir halde olduğunu, insanların zamanlarını paramparça ettiğini görmek demektir. Sporun... Bir yere insanlara aidiyet sağlaması demek, insanların yalnızlığı demek. İşte bir takımla, bir bireyle, bir milliyetçilikle. Mesela en son İngiltere'de Dünya Kupası varken İngiliz e, k, e, Burjuva sınıfı çok memnun olmuş çünkü verim artmış. Çünkü mutlu olunca takımlar elemeye geçtikçe verimleri e, söyleyin adını artıyor. Şimdi spor özgürlük mü sağlar? Play anlamında doğru ama game anlamında değil. Kaldı ki gerçek manada insan dediğiniz anda her şeyin temelinde insan var. Spor yapan insanın da insan var. O insanın bir özelliği var. Politik varlık olmasıdır. Politik anlamda özgürlük olmadan sporla özgürlük olmaz. Ama spor iyi bir sektördür, iyi bir senayidir. Şudur, budur. Sporla insan kendini gerçekleştirebilir mi? Play ile gerçekleştirebilir ama game ile gerçekleştiremezsiniz ve o üst düzey tırnak içinde spor yapan insanların düştüğü hali görüyorsunuz. Sporda bilgelik olur mu? Olur ama play anlamında olur. Özellikle uzak doğudaki spor anlayışında olur ama modern batı dünyasının spor anlayışı da bilgelik hak getirebilir. Evet, şu bunları uzatmıyorum çünkü zaten uzadı şeyimiz. Şöyle bitirmek istiyorum. Ee, bitirmek isterken de ne yaparsam yapayım, antik çağdan da çıkamıyorum. Kısanafanes denen ya da Kısanafanes denen bir bilge var. O bilgeyi insanlar korkaklıkla suçluyorlar. O adamın... E, a, a, a, Anlamı da şu, Sofya kelimesine yeni bir anlam yok diyor. Eskiden Sofya kelimesi ustalık, marifet gibi anlamlara gelirken bu adamla beraber Sofya bir yaşama ustalığı, yaşama sanatı ya da yaşama felsefesi hocama da buradan pas atarak söylüyorum. Yaşama felsefesi anlamında kullanmaya başlıyor. Eskiden insanların Sofyaları gemi yapımcılığı, işte söyleyin adını yol yapımcılığı, seç marandus yapımcılığı ustalık bilen gibi. Daha sonra bununla beraber aynı zamanda pardon bir de mesela şeylerin sofyası, atletlerin sofyası yarış kazanmak, ünlü olmak. O da diyor ki benim diyor sofyam diyor. Ne ün kazanmak, ne bir şey yapmak. Benim sofyam hayat ustalığı diyor ve felsefenin başlangıçlarından biri de bu adama dayanır. Yani bu adamı sporla karşılaştırdığım zaman Yunanca'daki agonla karşılaştırdığım zaman Agon o şeyde e, ne diyelim endüstri öncesi dine ve tarıma dayalı toplumlarda sporun bakın o zaman da araç yapılmış. İşte işte bizim şehrimizin kahramanı büyük şey adamlar için surların kapılardan almıyorlar yıkıyorlar suru yıkıp oradan sur yıkmak Yunan'da nomos yıkmak anlamına gelir ki ya o kadar yüksek bir değer verilmiş ve kısanaforası gibi zavallı bir adam diyor ki benim bilgeliğim başka. Şöyle bitirelim o zaman, çünkü konuşacak çok şey var ama vaktimiz e, e, dar. Modern sporun game anlamında birinci ayağı kapitalist, e, endüstriyel spordur. Ve burada da her şey arasallaştırılmıştır. Her şeyin içi boşaltılmıştır. Kar ve tahakküm burada da kendi varlığını sürdür. İkinci anlamda... E, Gördüğüm bir şey, paradoks dedim felsefe, yeni bir beden çileciliği çıkmış. Nasıl yeni bir beslenme çileciliği varsa, işte bugün biliyoruz bugünler Ramazan, Ramazan'da insanlar manevi anlamda oruçlarını tutarlar. Ama bunun yanı sıra yeni bir tarz var, İşte yemede içmede belli bir şekilde beslenmek evet. ve aynı zamanda eskiden de bedene dini anlamda geniş maneviyat bağlamında, Acılar çektirilip bir tür arınma beklenirken, çağımızda da spor üzerinden acı çekerek, adrenalin salgılayarak, benzeri şeyleri yaparak bir yeni bir bedene acı çektirme fikri var. Ben buna yeni bir dinsellik diyorum. Her alanda olduğu gibi, sporda da ben bunu çok gördüm. Ancak burada bu ikiliyi bir kenara bıraktıktan sonra, play anlamında Atil abi de gördüğümüz spor anlayışına, gelecek olursak biz bunu daha çok dağcılıktan gördük. Dağcılığın birinci yönü dayanışmadır. Dağcılık bir de seyir sporu değildir. Ve dağcılıkta evet burada onlarca, yüzlerce çocuğa atilerden bir sayesinde kayak yapmayı öğretildik. Hem okulun imkanları hem de atilerden bilgece yaklaşımıyla en önemli kısmılarından biri budur. Bir Durumlardan biri bir tanesi de budur. Dağcılığın önemli şeylerinden bir tanesi, game anlamındaki sporda insan açılamaz. Dağcılıkta kendinizi doğayla beraber açarsınız ve Atil Erdemli'nin dağcılığında biz şunu öğrendik. Dağ kentten kaçış olarak, araç olarak kullanmayın çocuklar. Dağa gittik ne güzel nefes aldık filan Bize birinci öğrettiği şey, ta eski kadim zamanların öğretisi sanki bu. Dağa saygı duymayı, doğaya saygı duymayı. Onun bir varlık olduğunu ve onunla iletişim kurmamız gerektiğini öğretti. Evet bu e, Descartes'in Rex Eksansası'nın öncesindeki bir anlayıştır. Ve çocuklarda biz bunu gördük. O yıldızlarla baktığımız zaman gördük biz bunu. Biz orada o deneyimi yaşadık. Evet play anlamında bakarsanız dağcılık hala spor ve benim hocam da bunu söylediği bir açılmadır. Açıyoruz biz kendimizi. Çünkü lanet olası bizim şehrimiz Allah'a ve hayata kapalı bir şehir. O sokaklar gökyüzünü kapatmış, boğmuş, dar, e, tavanlı evler gibi bir şehir. Ondan sonra kimse bana da demesin. İşte işte biz muhafaza karız. Neyi muhafaza etmişim? Tanrı'ya açılmayan bir şehir, insana da açılmaz. Gökyüzüne açılmayan bir şehir, ikisinin de ortak özelliği bu. Ben onları böyle dağ doruklarına benzetirim. Onlarla o Bolkarlar, e, Aladağlar özellikle Bolkarlarda olağanüstü bir açılma yaşattı bize. Gerçekleştirme mi? Game anlamındaki spor gerçekleştirmez. Bana kimse falan atmasın. Sporun ideolojik yönünü hesaba katmadan spor felsefesi Atili Erdemlerin dışındaki play anlamındakine bir şey demiyorum ama game anlamında yapılamaz. Anglo-Sakson zırvalıklarla da yapılamaz. Biraz da şeyimizi koyalım değil mi Sinancı? gerçekleşme evet biz gerçekleştik. Gerçek söyleyeyim ben elimi, yüzümü yıkamayı bilmiyordum. Ya. Daha deme da sabah kalktım. Tuvalete gitmeyi bilmiyorduk biz. Çünkü zannediyorduk ki her yer böyle kolozetli, böyle ışıl ışıl yanan tuvaletler. Atilla abi bize dedi ki, işte ben buraya gidiyorum dedi. Onun bir takım şeyleri vardı. Cengiz sen buraya git, işte Zeynep sen buraya git, Atıl sen buraya git. Herkes bir yön belirlesin. Kimse kimsenin yönüne gitmesin. Bu önemli bir şeydir. Gerçekten önemli bir şeydir. O bir gerçekleşmedir. Mutluluk mu? Mutluluğu biz birlikte paylaştık. O böyle çadıra dönerken yorulmuşum. Atiler demlerin arkasından laf ediyorum. Biz niye serpentin yapıyor ilk zamanlar bunlar hocam. Aman diyorum ya bir an önce gidelim. Düz giriyorum, kızıyor bana. Cengiz gitme öyle kazalar şey de olur. Son anda olur doğru. Ama o bir karpuz şey yapar. Bir de böyle yani bunları anlatmak durumundayım. Ee, Sabah ilk o kalkar her zaman. Çayı demler. Çay gelir. Önce böyle sessiz sessiz. Cengiz, işte Arda. Sonra kızmaya başlar. Benim de oğlum da en e, şu an en eski dağcı bizim okulda. En genç dağcı zirveciydi o da. Sonra o, o, onu şey yapar. Doruk der. Oğlumun da adı Doruk zaten. Atilerden, ile de, bağından dolayı herhalde. Kaldırırlar, o da tabi vur deyince öldürür, çadırlara pat, pat pat pat pat vurur. Bir bakarsınız böyle çadırın içinde çaylar demlenmiş, yumurtalar kırılmış. E bundan daha güzel bir gerçekleşme olabilir mi? Biz bunu yaşadık, bize bunu yaşattı, play olarak sporda. Ondan sonra mutluluk işte bu. Gerçekten dağlarda özgürdük ama biz bir koridorda da özgürdük, iki hocamız sayesinde. Yani i̇kisinin de hakkını ödeyemem. Onlardan sonra pek çok şey değişti. da benim, benden sonraki en eski adamdır burada. O nasıl bir değişim olduğunu gözleriyle gördü. İşte o bize özgürlüğü sağladı. Yani yapay özgürlük değildi bizimki. Ha, daha gittik, daha da özgürlük. İşte şehre geldik, bilmem ne. Şimdi mesela şeyleri hocanın... Özgür doğa sporları dediği sporları yine endüstriyel hale getirmişler. Geçen gün televizyonda gördüm, çadırları başkası kuruyor. İnsan kendi çadırını kuramadıktan sonra şehirde de özgür olamaz. Kendimizi tanımak mı? Tanıdık. Temaşa mı? Temaşa. Her şeye hayret ettik. Her şeye hayret ettik. Felsefinin de hayret. Dostluk mu? Dostluk. Rekabet var mıydı? Yoktu, yoktu. Yeri geliyordu hoca. Buradan ineceksin. Kendisini tanıdığım için çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten kendimi bahtiyar hissediyorum Hocam eksik olmayın. Çok teşekkür ederim size. Cengiz hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada İstanbul Üniversitesi'nin değerli öğretim üyelerinden doşen doktor Murat Ertan Kardeş var. Devletin değeri bireyin an, ay, ay, arı Anlamı üzerine, artık gözler görmüyor, yaşlileri anlamı üzerine bir konuşma yapacak. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Tabii heyecanlıyım çünkü hiç daha önce saygı toplantısında konuşma yapmadım. Bir de bütün değerli hocalarım karşımda, Sayın Atilla Erdemli, Teoman Duralı, Öncelik Çakmak, Sinan Özbek hepsinin karşısında ve tabii arka sıralarda değerli hocalar. <gülüyor> ee, şimdi ben tabii bugün konuşmayı hazırlarken her şey önce konuşmadan ziyade Kıyafeti nasıl giysem diye düşündüm. Çünkü ilk söylememiz gereken şeyden bir de sanırım gerçekten giyinmeye, kılık kıyafetine çok dikkat ederdi. Aslında bunu şöyle de anlayabiliriz. Üniversiteye gelirken e, alelade bir şekilde gelinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani her zaman biraz daha özenle, biraz daha hazırlanarak gelinmesi gerekmişlerdi. Ama hocam yaz dönemi yönergesini aldık o yüzden böyle... E, kısa kollu olarak çıkabildim. Keşke kışın olsaydı o zaman daha sizin istediğiniz e, ya da sizin u görmeyi unuttunuz e, özenle çıkabilirdim belki. E, i̇kinci söylemem gereken şey de ben atillerden doktora ders aldım tek başıma. Bu doktora dersen referansla bir konuşma hazırladım ama şunu da söylemek gerekiyor belki benden sonra konuşacak arkadaşlar da söyleyecektir. Atillerden bir ders anlattığında e, gerçekten bir Teatral ses tonuyla anlatırdı. Buna dikkat ederdi. Bir sahneye çıkmış gibi anlatırdı. Eminim özellikle Amfide, ondan ders alan birinci sınıf öğrenciler üniversiteye geldiğini hissediyordu. Biz de e, 2007-2008 yılında 100 döneminde bir ortak ders yaptık. Yani ortak derken hoca ve ben, tek alan kişi bendim. Devlet sorunu ve Utopyalar dersi. Orada tabii 100 dönemi ve akşam saatinde yaptığımız için dışarısı genelde karanlık oluyordu bizim avluya bakan. Odalardır ee, ve tek ışık açık olurdu. Gerçekten bir yandan da o teatral ses tonuyla birlikte yapardık o dersi. Şimdi e, devlet sorunu ve ütopyalar başlığını yaparken e, şöyle bir formatla yaptık. Ben biraz hani bugünkü konuşmamda bu e, iyi, bir öğrencim ol, iyi bir öğrenci olduğum için bütün dokümanlar bende saklı. Bütün hocalarımı ne yaptık ne ettik hepsini iyi e, tekrar açma fırsatım oldu. Hepsini gördüm. Şimdi Atiler'den demin de söylediği demin özgeçmişte gördünüz. Kant'a yani Kant'ı çok değer veren bir hoca. Her şey önce tabii sonra Spinoza üzerine yazsa da dersine Kant'la açtık doğal olarak. Bir kere yani devlet sorunu da, ütopyalar sorunu da bir Kant'la birlikte bir açılışla gerçekleştirdik ve e, Kant'tan hareketle ütopya meselesini tartışmaya giriştiğimizde şunu özellikle vurgu yaptım. Ütopya demek çatışmasızlık demek değil. Ütopya demek hareketsizlik demek değil. Tam tersi hareketsizlik ve çatışmasızlık insanı öldürür. Ki bu zaten spor felsefesine de bağlanabilecek noktalardan bir tanesi. Yani Ütopya fikrini araştırırken Ütopya'daki antagonizmayı, çatışmayı ve hareketi de görmeye gayret etti. Ve tabi... Kant'ın o bilindik kavramları, toplum dışı toplumsallık, ebedi barış, dünya yurttaşlığı kavramlarıyla derse giriş yaptık. Tabii benim için ilginç olan, yani da iyi benim için faydalı olan kısmı da şuydu. Bir karşılıklı derse bu için bende bunlar var, sende ne var, hani bu problematikleri nasıl ortaklaştırabiliriz sorusuyla geldi. Ben de o sırada Cengiz Çakmak hocam da karşı üzerine bir doktora tezine başlamak üzereydim. Ee, ve Kar nispeten az bilinen, çok az bilinen bir metnini o derste andığımı hatırlıyorum. Ve Bahadır belki şimdi yavaş yavaş koyabilirse o e, metnin adı devletin değeri bireyin anlamıyla. Bu e, metni görünce e, atillerden de Şimit'i e, ciddiye almaya başladı. Diyelim İlk Şimit'i ciddiye almaya başladığı noktalardan tensi bu Şimit'in 26 yaşındayken yazdığı bu metni görünce. Ee, yoksa Darbistan tam ciddi alıp almadığından emin değildim ama bu metni görünce gerçekten e, e, ciddiye aldığını hissettim. Şimdi bu metnide aslında şöyle bir tarafı var. Niye o derste çıktı derseniz. Schmidt'in 26 yaşında yazdığı bir metin ve e, burada Uğur Hocam'a da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu metin bir hukuk felsefesi metni ve ben bugün e, İstanbul Felsefesi hukuk felsefesi dersini de veriyorum ve aslında tercih etmiştik Uğur Hocam Orada teşvik etti bu dersi de aç diye onu da burada hakkını teslim etmek istiyorum. Hukuk felsefesi dersinde açtığımız için. Şimdi Şimit bu dönem çok genç olduğu için hala kantçı sorunlarla bu devletin değeri ve bireyin anlamı üzerine düşünüyordu. Bir nevi kantçı bir dil var. Pek Şimit'te alışık olmadığımız bir dil en azından daha geç dönemleri için ama Şimit'in ana tartışmalarının nereye oturduğunu gördüğümüz bir metin hem kantçı bir dil hem de Hegelliyen bir hesaplaşma içerisinde hem de dersin konusu doğrudan adapte olacak bir şey. Çünkü hukuk felsefesi tartışması yapıyoruz ve e, bugün için hala bu devlet ve hukuk ilişkisi bence güncelliğini hala koruyor. Ve en azından bu sunumu da bitirdiğimde niye bu tartışmanın hala güncel olduğunu, devletin değerinin ne olduğunu, özellikle hukuk bağlamında devletin değerinin ne olduğunu daha net göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bir fotoğraf daha var aslında onu da bir, e, bu fotoğraf e, şöyle belki hatırlar mısınız bilmiyorum. Şimdi Atilla burada bir radyo söyleyicisi yapıyor. Karşısındaki beyefendinin ismini hatırlayamıyorum ama Turgut olabilir tam emin değilim. E, bir radyo konuşması, mikrofonu görüyorsunuz. E, sanırım şöyle demişti beyefendi, biz bir seferde çektik onu bir buçuk saat sürdü radyo çekimi. Sanırım her hafta hangi radyonu da hatırlamıyorum ama 20 dakikalık bölümler halinde yayınlanacaktı spor felsefesi üzerine. Ve tabii hemen masada sağ kolun altında Schmidt'in siyasal kavramı metnide duruyor. Onu da yani dersin bağlamı etrafında söylemek gerekebilir. Schmidt'in kitabı da orada duruyor. Böyle bir tane daha var bu fotoğraftan. iki tane çekmişim o görüşme esnasında. Tabii söyleşisi devam ederken. Şimdi e, özetle e, Ütopya ve devlet sorunu bağlamında hukuk nedir tartışmasını yapıyoruz. Ama şunu her zaman da takılmadan edemezdi. Gerçi her ne kadar dersin devlet sorunu olsa da oldu olacak şuraya meclis açalım da tam olsun diye de ara sıra takılırdı. Çünkü derdik üstelik bizim bölümde herkes politik e, konularla ilgileniyor. Meclisi de buraya açsak daha rahat ederdik diye de ara sıra yani felsefeye dair de en azından... Hala bir e, klasik felsefe e, tanısında korumak istediğini o e, çıkışından anlıyordum. Şimdi e, hukuk nedir sorusuna e, özellikle de Schmidt şu bağlamda yanıt veriyor. Bir kere hukuku ampirik olgulardan hareketle türetemeyiz. Yani bu oldukça kantçı bir perspektifle getiriyor. Ama kanttan ayrıştığı yeri de görmek gerekiyor. Eğer hukuk ampirik olgulardan, e, olgulardan hareketle türemiş olsaydı o zaman hukuka hukuk diyebilir miydik sorusunu Schmidt bu devletin değeri ve bireyin anlamı metninde yanıtlamaya gayret ediyor şimdi bir kere Şimit'e göre her şey önce hukuk demek normatif karakterdedir yani normatif karakterde deyince hukuku biz tek bir kişiden bireyden ve olgusallıklardan hareketle türetemeyiz demek yani bir nevi bir bireyin iradesi Normatif düzenin üstünde işlemeye başlıyorsa orada normatif düzen yoktur manasına geliyor. Peki bunu Kant'ta da okuyabiliriz en yani nispeten. Hegel'de de e, okumamız mümkün. Peki burada hani neyi e, Ütopya meselesi bağlamında tartıştık? Özellikle de çatışma fikri ve antagonizma fikri bizim için niye çok önemli? Şimdi şöyle değerlendiriyoruz. Hukuk bir kere şimite göre devlet yapmaz. Devlet hukukun işleticisidir. Yani eğer hukuk bir iradi olarak yapılmış olsaydı, ona hukuk adını veremezdik. Eğer devlet burada e, otoritesiyle pozitif yasaların hukukunu gerçekleştirendir, ama bir de bu pozitif yasaların dışında normatif alanda devlet sıfırdan bir hukuk alanını yaratmış olamaz. Eğer devletin otoritesi den söz ediyorsak hukuk yaparken burada da gerçek dünya ile norm arasındaki ilişkinin Devlet tarafından bir dolayımla gerçekleştirildiğine varsınız. Yani bir nevi devlet hukuku aracı olarak, işletici olarak bu dünyada mülkün kılarken aynı zamanda hukuk üstü bir karakter de. Dedi. Çünkü yapıyorsa hukuk, hukuktan önceki bir anı da devlet taşır. Bu anlamda hukuki norm pozitif yasaya devletin onu yapmasıyla gerçekleştirir. Eğer hukuktan normatif bir düzeneyi anlıyorsak. Ve bu bağlamda karar da yani devletin aldığı karar da normun işletilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi devlet e, birey üstüdür ama bu aynı zamanda bireylerin yurttaş olarak üretilmesini de sağlar. Çünkü e, yani bir konuyu bitireceğimiz yer aynı zamanda bireyin anlamı nedir sorusuyla madem. Yani devletin değeri ve bireyin anlamıyla bitireceğiz. Devletin e, anlıyoruz ki değeri... Hukuku sıfırdan yaratması değil, var olan hukuku pozitif yasalarla işletmesinden geliyor. O zaman yani bireyin burada anlamı ve yeri nasıl olacak sorusuna gitmeye çalışıyoruz. Şimdi burada devletin o halde madem ki normu ampirik olandan türetemiyoruz, o zaman devletin burada değeri bireyin kendi kendine erişemeyeceği normu sağlamak olmakta. Yani eğer birey kendi kendine norm kurucu olsaydı o zaman her bireyin iradesiyle, Hukuku sıfırdan yaratmamız mümkün olurdu. Demek ampirik olmayan pozitif yasa ve birey arasında devlet hukukun gerçekleştiricisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve de e, bu anlamda Schmidt'in Kant'ı eleştirdiğini görüyoruz. Çünkü diyor ki Schmidt, bu ne kadar doğru duruyor, tartışma konusu. En azından bilindik Kant yorumlarından. açısından her zaman iki dünyalı bir yorum var. Ahlak alanıyla hukuk alanı yan yana duruyor. Schmidt bu bağlamda Hegel'in yorumuna daha yakın. Yani bir nevi özel ahlaklılıkla, nesnel ahlaklılığı birleştiren yoruma daha yakın. Ancak diğer tarafta şunu da görmekteyiz. Schmidt, insanla, hukuk arasında bir ikilem yerine hukukla devlet arasında bir ikilemi görme taraftar. Burada da Hegel'den ayrılacağı noktayı oluşturuyor. Ve basit bir formül verelim. Önce, norm sonra insanlar diyor Schmidt'in. Yani saf norm yok ama norm ampirik olandan da türeyemez. Eğer normu ampirik olandan türettiğimiz anlayıp şunu söyleriz. Hukuk güçlü olanın her şeyi kılıfına uydurmasıdır. Yani minareyi çalan kılıfına uydurur sözüne o zaman hukuk demiş olacağız. Eğer normu biz ampirik ve olandan türetecekse. Demek hukuk mu önce gelir? İktidar mı sorusu? Yanlış bir soru. Mesela... Hukukun ampirik olgularla kurulamayacağı gerçeğidir. Eğer zaten hukuk iktidar eşittir dersek o zaman hukuk norm üretemez de demiş oluruz. Ve aynı şekilde iktidarın iradesi ve amacı hukuka doğrudan e, yansımış olur. O zaman iktidarın iradesi normatif bir düzeni kurmamıza izin vermez. Eğer normatif düzen olmazsa o zaman e, şöyle bir takım yalpalanmalar başlar felsevede. Mesela i̇şte norm doğada var mıdır? Örneğin e, güneş adil olanla adil olmayana farklı şekillerde mi parıldar? Ya da onları e, normu eğer ampirik orandan türetecekse normu var eden kurum değildir demiş oluruz. İşte bu kuruma devlet adını veriyor şimdi. Herhangi bir kuruma değil. Tam da normu bu dünya itibariyle işleten kuruma devlet adını veriyor. Demek e, iradeye referans hukukun normunu silikleştiren bir şey. Çünkü o zaman gücü olan iradesini, tekil iradesini koyar, hukuk adı altında sürekli olarak var olan uygulamaları değiştirir ve hukuk eğer sürekli güçle, iradeyle dönüştürülebilir durumdaysa o zaman o hukukta normatif bir karakterden bahsedemeyiz. Hukuk eşittir, güç olmuş olur. Şimdi o zaman devlet hukuku yaratmıyor. Özetle şimdi diyor ki hukuk devleti yapar zaten. Yani devlet devlet yapan devletin Hukukla var olmuş olmasıdır. Hukuki olan bu anlamda devletsel olanı önceler. Ve bu anlamda kantçı bir jargonla şunu söylüyor Şimit. Eğer devlet kategorik buyruğu hukuka sokan ise o zaman yasayı işleten devlet olmuş olur. Şimdi şuna gelelim. Demek Hegel'den biraz daha farklı olarak hukuk birey ikilemi yerine Şimit hukuk devlet ikilemi üzerinden bu e, hukuk felsefesi alanını gözetmekte ve şunu söyler, devlet tek tek bireylerin inşası olarak çıkmaz. Tek tekler, tek, tek bireyler bir araya gelip devleti var etmez. Bu anlamda liberal, anglosaksiyon felseyi ciddi bir eleştiri sunmakta. Tek tek bireyler yan yana gelip bir devlet mekanizmasını inşa etmez. Aksine her bir insandan devlet bir inşa gerçekleştirir. Bu anlamda devletin normatif düzeni mümkün kılması bireylerin de yurttaşların da haysiyetine mümkün kılan tek unsurdur. Demek e, normatif düzen yoksa Şimit'e göre, e, bunu Ütopya sorununa da bağladık ders bu alanında, e, normatif bir düzenin olmadığı yerde, birey iradesinin hukuku belirlediği bir yerde o anlamda bireyin haysiyetinden de söz edemeyiz. Çünkü bireyin haysiyetine en azından haysiyet olarak kavrayabileceğimiz referans alanında orada kurulmuş Normatif bir düzenin varlığıdır. Normatif düzeni de her türlü güç ve iktidar ilişkisine araçsal olarak e, tesis etmemiz imkansızdır. O zaman şöyle belki hızlı mı gittim bilemiyorum ama... ...devletin değeri hukuku işletmesinde, toplumsal düzende, norm kurmasında. Bu anlamda norm yoksa bireylerin haysiyetinden de söz edemeyiz. Şimdi demek bizim Ütopya'da arayacağımız şey... Her bireyin kafasına göre keyfi karar alması değil, bireylerin hangi normatif düzende gerçek anlamda haysiyetli bir yaşam sürecinin tartılmasıdır. Ben e, en azından yaptığımız e, diyalog bağlamında bu e, Schmitt'in o dönem çok daha az tartışılan ama hukuk ve Kant bağlamındaki kısmını e, bu şekilde en azından tartışmalarımızın bir neticesi olarak kavradığımı yani bu şekilde ortaya koydum senin. ve sanırım bu sayede aşırı politik bir Şimit yorumu yerine Şimit'in her zaman bu kantçı ve hegelci tartışmanın içinden çıkan bir hukukçu olduğu gerçeğini de görmüş en azından daha güçlü bir şekilde fark etme fırsatını bana verdiniz. Yoksa her zaman Şimit'i bugün gazetelerde görüyorum. Her gün Şimit hakkında bir yazı çıkıyor Türk gazetelerinde. Hepsinin başına da e, işte kötü olumsuz sıfatlarla geliyor ama e, bu tabi yazıları yazanların ne kadar şimit anladığından emin değilim ama şimit en azından şunu söylüyor her zaman için. Eğer Ütopya'dan da bahsedeceksek bu Ütopya içinde herhangi bir antagonizmanın, çatışmanın olmadığı yer değil. Tam tersine öncelikle normların e, bir normatif düzenik kurduğu, insanların haysiyetinin olacağı bir düzeni inşa ettiği çatışmalı bir düzen olarak e, hukuktan bahsetmekte. E, ben bu bağlamda tekrar e, görüyorsunuz dışarıda yani e, hiç ışık yok. Bizim avluya bakan e, dersi yaptığımız o karanlık ama tek bir, normalde tek ışık yanıdı. Bu röportaj dolayısıyla sanırım odanın ışığı yanı. O çok güzel, tekil bir deneyim olarak e, bu anı da saklamış bulundum. Çok teşekkür ederim tüm e, bu gelişimdeki katkılarınız için. Umarım e, saygıda kusur etmedik. Çünkü ilk defa bir saygı konuşması yaptım. Çok teşekkür ederim. Evet, hayatım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi oturumumuzun son konuşmacısı Ramazan Ali Atıl Kara Bey. Olimp yeni bir bakış. Atilla Erdem'le yaklaşımı başlıkla konuşması ne yapmak üzere davet ediyoruz. Ramazan Bey. Üniversitemizin değerli mensupları, kıymetli olmaları, sevgili arkadaşlar, bu özel ve anlamlı günde burada birlikte olmanın mutluluğuyla sizleri en genel saygı ve selamlarında, sevgilerimle selamlıyorum. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşarak daha da büyümesine nesile olan değerli hocam, profesör hırtanızlar sarkı kasaplarışı olmak üzere tüm misafir konuşmuzlarımıza hürmetlerimi sunuyor, üniversitemize, fakültemize hoş geldiniz. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretim üyelerine ve yazılan arkadaşlarıyla en terbiye teşekkürlerimi borçluyorum e, tabii ki. E, bu toplantının anlamı, heyecanlığı benim için çok büyük. E, Konuşmaların devamında tabii ki heyecanlığı, isterim açık bir şekilde ifade edebileceğini unutuyorum. E, bu bir fırsat dolayısıyla. Bu fırsatı da bana sunduğu için sevgili hocam, bu şu yana borçlu olduğunu dile beklemek istiyorum. Ee, bu organizasyonun her adını planlayan, yöneten sevgili hocamız Vedat Kamil'in de ismini burada tabi ki gerekiyor. Çok büyük emek ve çok büyük vefa var bunun ardında. Var Vedat <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoca doktora dersini sınav yapmayacağını söylemişti, yazılı bir sınav olmayacağını söylemişti. Meğer sınavların en büyüğünü bugüne saklıyormuş. Ee, Duayen hocamız Feyyam duruldu. Üç saatimiz yeni çekmek. Bölümümüzün çalışkan adayları nereden kardeş gibi isimlerle birlikte anı tutup olmak inanılmaz bir heyecandır biliyorsun. Ee, aynı zamanda büyük bir ömür. Dolayısıyla heyecanlamak yenicüşük e, sürü bir insanı versem şimdi ben altınıza sığınarak konuşmama başlamak istiyorum. Ee, bir insan var. Bu insanlarımızdır, bizimizlerdir. Kimi ona uçurumun kenarındaki adam diyor, kimi baba diyor, kimi baba yarısı diyor, kimi dedilse hoca diyor. O ki 73 yıllık yaşamına 60'tan fazla makale, 6 adet kitap işledilmiş, 86 yılında başlayan 33 yıl süren İstanbul Üniversitesi felsefe bölümündeki öğretim yönü boyunca sayısız öğrenciye felsefeyi sevdirmiş, ışık olmuş, kalıplara sığmamış, Tarttan, Spinoza'dan Bergson'a kadar birçok filozof hakkında, yaşama kayserbesinden bilgisayar bilimlere dair birçok alanda çalışmalar gerçekleştirmiş bir akademisyen var karşınızda. O ki, öğrencilerimiz insan ve kültürel bir işini takip eden, görmeyen, gayrata sevk eden, onlara ve kurumunun tüm üyelerine, tüm mensuplarına sahip çıkan bir kodiyon karşınızda. Pek tabii ki Atilla Erdem'den başlıyor. Bir bölümüne çok sevgili dostlarımla şahit olma şansına eriştiğiniz, kitaplara, okullara, yıllara ve dağlara sığmayan bir odur. Kendisiyle ilk kez 2009 yılının Eylül ayında tanışmıştık. Tabi heyecanlıydı ilk kez bir dersi derse geleceğiz. Kansapayla ilk dersimiz bulacak ders programına baktık. Klasik isimler var genel olarak ders isimleri ama bir dersimizin özellikle dikkat yapıyorduk. Dersin ismi mitostan novası edildi. Dersin içeriği ile ilgili aslında herhangi bir bilgi vermiyor bir görünen bir isim. Dolayısıyla biz büyük bir merakla derse kapıldık. Ee, sevgili dostum Nikoyla gelmelerde hemen bir gün önce konuşmuştu karşısında bir resimde. Ee, Hocanın gelmişsini bekliyorduk, bir andan işte heyecanla ilk dersimiz olacak, nasıl bir bölüme geldik, neler yapacağız diye bekliyoruz. Derken böyle kapılara sığmaz, gayet yakışıklı, Karismatik bir meyfen içeriye gittim. Dedik ki Midos kısmını anladım. Zevf içeriye gittim. <gülüyor> hoca geldi, tülsünün başına geçti. Ama hiçbir ses çıkardı. Tamamıyla sessiz. Kağıtlarını koydu, noktlarını koydu. Şöyle ceketin önceliğinde gözlüğünü taşırdı. Hiç geldi, gözlüğünü taktı. Şöyle bir sınıfa baktı. Sınıf bir anda sessizleşti. Bütün o kardeşi son buldu. Ve hoca şu sözlerle derse başladı. Önce kaos var. Hocayla tanıştığımız ve aslında serüvenimiz burada başladı. İlk bu derste başladı. Ee, sonrasında tabii hocanın derslerimizi ilgiyle takip ettik. 2 yıl kadar önce. Ardından sevgili dostumuz Ömer, e, gelerek hocanın daha çok paylaştığını yürüttüğünü, e, bunlarda yer almak istediğini bize de acaba bu yolda ona eşit edebileceklerimizi sorabiliriz ve kabul ettik. Dolayısıyla Ömer'in çevresinde biz bir araya gelerek de Atilla Hoca'nın yolundan bu şekilde katılmış olduk. Ee, böylelikle sadece felsefe'nin gri koridorlarında değil Atilla Hoca'mızın, Deniz Hoca'mızın da söylediği gibi dolukların mağrurluklarında dağların karlı amaçlarında Atilla Hoca'nın takip etmeye ve aydınlanmaya başladık. Olimpizm anlayışıyla da, olimpik bir ya da başka bir değişik olimpik ülküyle tanışmamızda işte bu sırada tırmanışlarda düzenlediğiniz seminerlerde gerçekleştirdi. Demin de söylediğim gibi, hoca kalıplara, dağlara, kitaplara, okullara sığmayandı. Dolayısıyla hoca ülkeye de sığmadı, olimpizmin sınırlarına da sığmadı. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, e, Cemil Söylü e de aslında e, bu konuyu bir tercih etti. Egemen görüşün dayatmaya çalıştığı spor anlayışına, olimpiyat anlayışına sığmadı. Yarın bir yıl aşağı devam ettiği dağcılık sporunun yetirdiği kavrayış ve Türkiye'de kendisiyle özdeşleşen spor konseptesinin sorgulamalarıyla olimpiizmi ve olimpiyat oyunlarını dert edilebiliyor. Biliğinde üzere olimpik oyunlar ya da olimpiyat oyunları M.Ö. önce 1776 yılı genellikle de bu olarak bu dönemde başlıyor. Ee, oyunlar sırasında artık Yunan şehir devletleri arasındaki savaşları son veriliyor. Ee, oyunların düzenli bir olimpiya şekline silahla kurulup vesaire hale geldi. Böyle bir ortam konu söz konusu. Ee, bu oyunlar neredeyse yaklaşık olarak geçen 12 yüzyıl boyunca 4 bir düzenleme devam ediyor. Milattan sonra 85'ten eee Roma olimpiyaya geri geçiyor. Sonrasında 300'lü yılları yanına görsen bir diğer bir silah söz konusu. Bu süre içerisinde bir sürü yine, yine onları ara veriliyor. Derken 393 yılında e, pagan kültürünün bir parçası olarak gören olimpiyat örgüleri pagan e, kültürünün bir parçası olarak gören Mülfik ve olimpiyat örgülerine son verildi. E, bu ara, olimpiyat örgülerine verilen ara 1896'ya kadar sürüyor. 1896'da Baron Kubert'den e, olimpiyat örgüleri yeniden düzenlenmesini sağlık. Tabi olan birçok tedagojik sebep var. Ee, sonrasında olimpiyat kentinde yapılan aktif çalışmalar söz konusunda motivasyonu sağlayan bunları eminim bir sonraki konuşmacımız değinecektir. Spolikaminizm ve olimpizm çalışmasına dolayısıyla var, hızlıca geçmek istiyorum doğrudur. Ee, bahsettiğim gibi sonrasında altın yılında olimpiyat oyunları yine tekrardan düzenlenmeye başlıyoruz. Olympikat oyunları düzenlenmeye başlıyor, evet. Fakat karşımıza e, olympiizim anlayışıyla biraz sonra değineceğimiz olympiizim anlayışıyla pek uyum içinde olmayan bir takım görseller çıkıyor. Öncelikle 1936 Berlin olimpiyatlarıyız. Yu 1936 Berlin olimpiyatları, yu zaten genel e, bilgidir. Sizin de bilmeleri konusunu biliyorum. Nazi patagamasına dönüşen bir olukatları söz konusu burada. Bayağı National Nasyonal Sosyalist Parti'nin bir meetinginden farksız aslında bu bölgesi bu Fakat burada çok önemli ve çok ilginç bir olay yaşanıyor. Sierra Leone'ye atılacak. Rodgers rekordları alt üst ediyor. Dört altı madalya kazanırken gördüğünüz gibi birincilik köşesine çıkıyor. Ve kilitlerin stadyumu terk etmesine neden oluyor. Aslında bu tabii ki iyi bir gelişme ama tabii ki hani Oyunları ne amaçla ee, düzenlendiğini ne ya da nerelere çekebilebileceğini öğrenmek için ee, 1936 örneğin ilginç bir durum olarak karşılıklı Aa, Geliyoruz 1956 yılında, bu görüntü oradan değil, 1956 yılında süreç krizi mevcut. Sosyalist, sonra sosyalist durumu yeterli gibi, Bacaristan'a bir şiddiler diye öğrenmemiş, dolayısıyla ilginç, ilginç bir durum da çok ee, çatışmalar tarafları arasında ve bu çatışmayı ilgili oyun düzenlenen sıkıntı bu karşılaşma artık e, bütün dünya şahit oluyor. Olimpiyat konularının şahit olduğu e, nasıl söyleyeyim bunu? Aslında olimpiyat ruhuna yakışmayan olmaması gereken olaylar birisini bir takım bir örnekler arasında bu döken işini göstereyim. 1968 yılında geldiğimiz ise Geldiğimizde ise olimpiyatlar Meksiko City'de düzenleniyor, ee, devletin olimpiyat ölümlerine yatırım yapmasını e, protesto eden öğrenciler, çünkü sosyal politikaları yardım yapılmak dışında olimpiyat ölümlerinin düzenlenmesine dair bir harcamalar yapılıyor, öğrenci dergine protesto ediyor, devlet tam bir şekilde protestoları sonlandırıyor, 200 bölüm bir yer alıyor bu protestoğulların ilaçlısı diye eklemek için özlediğim. Ayrımda siyahi atletler, bu hepimizin ilgili bir fotoğraftır zannediyorum. Siyahi atletler, Tommy Otters ve John Carlos, ilkelerinin siyahi vatandaşlara uygulanan ayrımcılığı protesto etmek için o gün çıkarak da siyah bir indiren yeri. E, ellerini kaldırıyorlar ve başları önde Amerika'yı kendi devletlerine uyguladıkları bu politika sebebiyle protest ediyorlar. 1972'ye geldiğimizde ise yine ilk olimpiyatı günleri, bu sefer Münih'teyiz. Ee, İsrail'i 11 sporcu olimpiyat yerinden kaçırılarak yeni tutuluyor, daha sonra da katlediliyor. Bu şekilde e, Gelişen bir Olimpiyat tarihinden, anlık aslında bakıyorsa Olimpiyat tarihinden söz etmek mümkün. Peki e, bu anlayışın arkasında ne var? Olimpiyat oyunları dediğimiz şey sadece bilgiler eleylemip ülkeler kendi bayraklarını getirsinler, en iyi sporcuların, oteş korusunlar, yarışsınlar, kazanan balayları ve toplasını verebilsin şeklinde bir yarışma mı bu? Evet değil. Kuberten Olimpiyat hükümlerini yeniden düzenlemek istediğinde onun aklında Olimpiyat olimpizin düşüncesi var, Olimpik büyüğü var. Şöyle bir durum söz konusu: Kuberten her ne kadar metinlerinde bu da bulunuyor olsa da Olimpizin büyüsünü, Olimpik ideallere dair herhangi bir açıklaması, tanımlaması söz konusu değil. Birkaç farklı tanı ilerliyor biliyor kendisini. Yani. Sizlerle hızlıca bunu paylaşmak istiyorum. Ee, 1896'da şu ifadeyi kullanıyor. Olimpizm, uluslararası barışı sağlamak için güçlü bir etken. 1908'de güçlü bir fiziksel kültür kavramı cemikmenlik ruhlu ve estetik güyağrılığa dayanılabilir yaşam biçimi. 29 yılında, 1929 yılında felsefik ve dini ilkeleriye dayalı bir doktrin. 1931 yılında asil bir okul, temiz bir ahlak, dayanıklılık ve fiziksel enerji. En son, 1935 yılında ise Religio affetare yani insanlık ve demetmesiyi yücelten bilimiz uyguları olarak tanınıyor. Ee, burada tabii sınırlı bir altını çizmek gerekiyor. Hani Kubertan'ın bir çok yorum var, bir çok yorum mevcut. Ee, benim tabii ki bunlar arasında en değer verdiğim yorum Atiba hocamızın e, Kuberten o da iki değerlendirip yorumları. Fakat bu inancın altını çizmek istemiyorum. Buradaki inanç nasıl bir inanç? Tanrının onuruna bir heykel taşın, eski zamanlarda Antik Yunan'da nasıl bir sporcu vücudu e, març etmesi, nasıl bir şeyse, sporcu bugün bizim olimpi bir değerini yapmak istediği şey de bu, bir sporcu bir bir değer dönüşümden. Modern atlet buna benzer bir şekilde ülkesinin bayrağını e, ve milletini yüceltmektedir aslında olimpiyat oyunlarına katılaraktan. Bu, e, Delik yuvalıta almışlığın yorumu bu şekilde gerçekleşmiştir. Fakat e, bu farklı yorumlardan ziyade Kubertin çok net olarak söyleyi, e, Olimpiyat oyunları ile ilgili ortaya koyduğu bir düşünce var. Bu düşünce şu: Olimpik oyunlarda önemli olan kazanmak değil, yer almak, katılmak. Tıpkı yaşam gibi. Yaşamda da mücadele olmak değil, mücadele etmek önemlidir. Ee, belki de olipkizm anlayışı açısından e, bizim dikkate almamız gereken Kubertan'dan, Kubertan'ın sözleri arasında dikkate almamız gereken en önemli söz bu. Aa. Şimdi olipkizm anlayışını bu şekilde özetleyecek olursak, birçok farklı şey söyledik farkındayım, ama genel olarak baktığımız zaman belli bir dünya barışı, insanın kendini e, kimeştirmesi, e, vücudunun ve zihnenin olabilecek potansiyelin en üst seviyesine ulaşması gibi ilerler olduğunu görüyoruz. Bunun yanında resimde görüyorsunuz, çok hafarsınız. Ee, resimde gördüğünüz tablolar olimpiyat oyunları sırasında çekilen fotoğraflar, resimler sahne oldu dünyaca sahne olduğumuz olaylar. Peki, sizlere sormak istiyorum. Olimpik ideallerle olimpiyat oyunları süresinde gerçekleşen olaylar arasında herhangi bir paralelliklerine gitmiyor. Bu büyük bir soru. Dolayısıyla, ee, liste verip hocamızın metinlerinden hareketle ee, bunları söyleyebiliyoruz ama... ...belki de anlıyorsam, lütfen beni güzelsin. Akilla Hoca farklı bir yaklaşık yer, sergiliyor. Öncelikle olimpizmi bir ülkü olarak değerlendirme gerektiğinden bahsediyor. E, o öyle bir ülkü ki, insanların için sportif etkinlikleriyle ve verdilmedi. ...sportif <gülüyor> işlemek içinlendirmeli, giderek geleceğe dönerledi, insanlarla ilişkili ve kendisini de tanıyacağı temelleri <gülüyor> sergene deyilir. Olumkiyat bir küsur olumkizm, bir küsur kurudur Adil Hoca'yı. Atilla Erdem Bey'e göre sınıldığı gibi olumkizm birilerini düşünüp tasarru ettiği için insanlara sunduğu ve kabul ettirmeye çalıştığı bir ülke de değildir. Olimpizim sporun temel özelliklerinin bir dünya görüşü içimine sokulmasından doğdu. Dolayısıyla Olimpizim spor yapan insanla ilgilidir. Bugün baktığımızda Olimpik değerler arasında şu üç değerine sevildiğini görüyoruz: yetkinlik, dostluk ve saygı. Çok güzel bu değerlerine sarılması, bu duvarda asılması, gösterilmesi vesaire. Tabii ki bunlar belirlemektir. Ama bunların belirli bir dayanağı olmadan olültizm düşüncesini hayata geçirmek nasıl beklenilecektir? Bu bana pek bir şey görünmüyor. Atilla Hoca'ya da bir şey görünmemiş olacak ki, e, olültizmin insanda bulduğu temel devrakları şu şekilde belirleyecek. Yani, bebeğini algılama, ben bilinci, özgün eden, kendini aşma bilinçte isteyip, yarışma duygusu, kendine egemen olmak, dürüstlük ve sevgi, hazırlığı ise başkasını kabullenmek, dayanışmak, birliktelik, duygu bilinçleri, kendiliğinden katılmadan özgür olmak, özgür olmak. İnsanlar, insanın bu özellikleri üzerinde temellenen olumkizm anlayışını hayata geçirmek için sadece olumken oyunlarını, oyunlarına ihtiyaç duyuyor. Sadece olimpiyat oyunları ile mi olimpik bir ürküyo biz hayatta geçirebilecek? Daha asıl hocamızın sorduğu çok önemli bir soru. Olimpiyat oyunları bir araç mıdır yoksa bir amaç mıdır? Günümüzde büyük harcamalar yapılıyor olimpiyat oyunlarını düzenlemek için. Ee, büyük çabalar gösteriyor, büyük emekler harcanıyor. Ama bugün artık biz yani genç sorunu açık yüreklik de belki söyleyebiliriz. bunun ee, bu düzenlemenin, bu organizasyonların olimpik ülkeye hizmet etmediğini söylemek mümkün. Artık kârlılık, hocamızın, geniz ödüğünde bahsettiği gibi verimlilik, tanıtım, turizm gibi ekmenler aslında olimpik oyunlarının ilkelerceye e, kazanılmak istemesinde büyük rol oynayan bir temel var. Oysa olimpikler <gülüyor> oyunlarının amacı olimpizm bir küsur gerçekleştirilmek, ilerlere ulaşmak. Dolayısıyla hocamızın sorduğu bu soru çok önemli. Olimpiyat oyunları araç mıdır, amaç mıdır? Eğer biz ee, olimpik ülkeye ulaşmak istiyorsak, neden olimpiyat noktası tarafından belirleyen belli sporlarla kendimizi sınırlayalım? Neden aklık yüzünde, neden olimpik futbolla, basketbolla sınırlayalım, neden yüksek aklamaya sınırlayalım? Bir spor dalının olimpik sayılması için mutlaka yarışma içerisinde eğitilmektedir. Başka bir deyişle yarışması olmayan spor dalları olimpik değerlerini taşıyıp düşüyemez mi? Burada, Cenis Hoca da özellikle bahsetti, özgür doğa sporları kavramı öne çıkmaktadır. Doğada yapay spor alanlarının dışındaki bir ortamda yapılan bir spor olabildiğince sattık. Bunları Atil Hoca'mızın sözlerinden alıntıyla söylüyorum. Bir sportif uğraş ne ölçü ve sağlık ise olimpik ülkü orada o ölçüde gerçekleşen olmanı alır. Ayrıca olimpik bilinci genç insanlara ancak spor yoluyla kazandırabiliriz. Dolayısıyla Atilla hocamız burada şu sonucu görüyor. Bu yolda doğa sporları ve bir özgün doğa sporu olarak dağcılık en olumlu yollardan biridir. Olimpizm'in sesi spor olan her yerde ünlü Hocamızın bu şekilde belki özetleyebileceğimiz akıl üretmesiyle vardığı sonuç bir olimpik tırmanış düzenlenmesidir. Olimpik tırmanış dediğimiz şey ee, nedir ona hemen deneyeceğim. Fakat neden dağcılık kısmını biraz açmak istiyorum? Ee, en başta dağcılık içinde ölüm olan kısıt olur. hocamız bütün dağcılık toplantılarının, bütün seneyi İlk senin dersini böyle başardı. Zaten 150 kişi katılıyorsa ilk dersi böyle 150 başardı hemen. Faz daha sonra azalarak ilerler dersine sonuna doğru. Ama çok doğru bir ders. Gerçekten de dağcılık içinde bölüm olan bir spordur ve zaten bu nedenle değerlidir. Niçeden alıntı edilecek olursa, yaşamdaki en yüksekten tedirgebilmenin ve en geniş etkileti tamamlaması duru tehlikeli yaşanabilir. Diğer yanda dağcılık sporu sevgisiz bir spor. Sizi izleyen kimse yoktur, Kendinizle baş başkasınız. Evet, 12 kişiydi, 12 kişiydi belki birlikte tırmanıyorsunuz ama herhangi bir rakibiniz yok. Sizi destekleyen, sizi alkış tutan, sizi göklere çıkaran ya da yerin dibine sokacak herhangi bir seyirci kitlesi yoktur. Diğer yandan dağcılık, Deniz Hoca az önceyle altını çizdi, paylaşımdır. Paylaşmadan dağcılık aktivitesi gerçekleştiremezsiniz. Mümkün değil. Arkadaşınızla, ilk bildiğine bildiğiniz arkadaşınızla rekabet ederek zirveye varamazsınız. Ancak işbirliği, hoşgörü, arkadaşlık yanında şeyiniz, paylaşımla duyabilirsiniz. Dağcılık, dahası bir yolculuktur. Yola çıkış, elbimlenme ve ileri dönüşme edilmiş. Bu açıdan aslında dağcılık herhangi bir mitostan farklı değildir. Her mitosta bildiğiniz gibi bir çağrı vardır. Çağrıya ilk başta uymayan karakterler söz konusudur. Sonrasında kendilerini maceranın içinde bulurlar. macera içinde yaşadıklarıyla erginleşirler ve en son geri dönerler. Dolayısıyla az önceki konuşmalardan geçtikleri geri dönüş, şehre dönüş dağcılık faaliyetlerinin yine bir parçasıdır. Ama en önemlisi dağcılık bir erginlerle faydalıdır. Spor olarak kişinin yetkinliğe ulaşma faaliyetidir. Diğer yandan ee, Şunu da belirtmek gerekiyor. Aslına bakılırsa dağcılık haber mantıksız bir spor Biliyorsunuz da bir hafta kalıyorsunuz, döndüğünüzde saç, deriniz yanmış oluyor. Bu nasıl bir mazoşistiktir, değil mi? Deriniz yanıyor, aç kalıyorsunuz, rantlar geçiyorsunuz, kıl vesaire. Niçin? Zirveye çıkmak için mi? Harun. Kocamızın hep varsına ettiğinizdir, zirve amaç değildir yoktur. Zirveye çıkarken yaşadıklarınız. Kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Evet, bir parma biliyorsunuz az önce de söylediğim gibi fakat sürekli olarak kendinizle yarışmak içerisindeyiz. Eğer bir yarışma söz konusu burada. Başkası değil. Yapabilecek mi? Bir sonraki adım atabilecek miyim? Zirveye vardıktan sonra eğer varabilirsem dönecek mi? Dönebilecek mi? Ne zaman döneceğim? Hava şartlarıyla inatlaşmam gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bütün bunların muhasebesini yaparsınız, dağcılık faaliyetli olucu, dağcılık faaliyetli olucu. Dolayısıyla, az önce Kubertin'in saydığımız olimpiyat değerlerini, olimpizm değerleriyle ilgili bir görüşlerini anüzeyecek olursak dağcılık faaliyetine uygun başka, özür dilerim, olimpik ülkü gerçekleştirecek başka hangi uygun spor yolundan bahsedilebilir? Dahası, olimpizmin dünya barışına hizmet etmek amacına göz önünde bulunduruz. Bulursak dağcılık buna da çok uygun bir şeydir. Neden? Çünkü birçok ülkeden faaliyete katılan sporcular, dağcılar birbirleriyle gelişiniyor, birbirleriyle rekabet etmiyor, birbirleriyle yenmek için uğraşmıyorlar. Amaçları, eğer bir zilime ulaşmak zorundayım, birlikte, hep birlikte o zilime ulaşmak ve o zilmeden hep birlikte sağlık, sıhhat içinde hiçbir kaza ya da felç yaşamadan geri dönebilmek, kanta akşam yemeğini birlikte oturabilmek. Bunu sağlamanın en güzel yolu tabii ki seyitsiz, bekarı içermeyen dağcılık sporudur. Hocamız bu gökşehir şehirden 1992 yılında bir projeye imza atıyor. Türkiye Amatör Dağcılık Kulübü Olimpik tırmanış düşüncesini hayata geçiriyor. Türkiye'de iki dağcılık İstanbul'da bir üniversite, University of katılımıyla gerçekleştirilen ilk olimpik tırmanış eee Ala Dağlarda gerçekleşiyor. Burada iki doğru açıklıyor ki, bu iki doğrulttan bir tanesi havlu boruyordur. Teknik aslında zorluğu bulunan bir doğrulttur. Ee, bu faaliyete katılanlar arasında, üniversite bizim şu anda değerli hocalar arasında, e, hoca kadrosunu bulunan değerli e, eski üyelerimiz de mevcut. Daha sonrasında, bir olimpik bilgileri okulu. Olimpik tırmanışlarını zaten, ee, i̇ki, aslında temel kaşından bir tanesi budur, birincisi olimpik bildirinin okunması zirvede, ikincisi de ee, her gün belir denen tema çantelesinde olimpik zeminellerinin düzenlenmesidir. Haslı olimpik bildiri okunuyor, ee, fotoğraflar çekiliyor, film galiba kalabiliyor, bu olimpik tırmanı süresince. Daha sonrasında bu bir albüm haline geçirilmekten derhal o dönem bahsedemediğinde düzenlenmekte olan olikiyatlara yetiştiriliyor. Orada Türkiye'nin bir olikiyat kolitesi bir istatlaşıyor ve ayrı bir istatla yer alıyor. Dönemi, e, Uluslararası Olikiyat Kolitesi Başkanı Sam bize biz görüyor, inceliyor ve ayrından diyor ki biz bu ayrı bir derhal doz adımından olikiyat gönderiyoruz. Dolayısıyla Dünyada ilk kez düzenlenen, etik ocak tarafından düzenlenen o olimpik tırmanış ve buna ait buna ait misailerin bulunduğu eee şu anda Lozan'da Olimpiyat bölgesinde yer almaktadır. Bu bir geleneğin başlangıcıydı aslında bakılırsa. Sonrasında kesintili de olsa olimpik tırmanışlar düzenlenmeye devam ediyor. E, günümüzde de halen olimpik tırmanışlar düzenlenmekte. Her yıl ee, bizim okulumuzdan da çeşitli arkadaşlarımız bu ekleniklere katılmaktalar. Ee, ekranlarda göreceğimiz fotoğraflar olimpik tırmanışlara ait. Tabii ki böyleyiz. Bu en son geçen yıl gerçekleştiğimiz olimpik tırmanış. Burada Çek Cumhuriyeti'nden, Macaristan'dan, Polonya'dan ve bizim arkadaşlarımız Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden katılan hocalar ve öğrencilerimiz. <gülüyor> Bu bu sene Bolkardlar'da gerçekleştirdiğimiz, öyle bir Türkmenistan fotoğraflar. Ee, katılımcılar arasında çeşitli ülkelerden gelen, vasiyetli ülkelerden gelen, akademisyenler mevcut, yine teşkilin merkezinde öğrenciler mevcut. Yine aynı etkinlikten bir fotoğraf. İşte burada da görüyorsunuz, vasiyetli sevgili bugün aramızda değil. Ee, Burası yanılmıyorsa Karatepe olmalı, Karatepe'de olimpik tırmanış bayrağını açıyoruz ve hep birlikte tüm katılımcılarla birlikte olimpiyat bayrağını e, zirvelerde, olimpik tırmanışlarda açıyoruz. Dolayısıyla şu son, en son her seyredeki Erciyes'deki fotoğrafı görüntüslerini paylaşmak isterim. Olimpik tırmanışlarda Atilla hocamız sayesinde çok çeşitli ülkelerden e, akademisyenler, öğrenciler katılım gösteriyor. Olimpik tırmanışlarda bir araya geliyoruz ve... Hocamızın altını çizdiği, hocamızın bize üretildiği, Kubertan'dan beri aslında bugüne kadar gelmesi gereken olimpik değerleri gerçekleştirmeye ve bunu aslında olimpik ülküyü nasıl daha iyi, nasıl yerli bir şekilde gerçekleştirebileceğinize dair bir takım söyleşilerde de bulunuyoruz. Burada da hemen görüntüyü paylaşmak istedim sizinle. Olimpik tırmanışlarda sadece bir tırmanış yapmıyoruz. Fahsin Eğitim gibi, her bir belirlenen belli e, temalarda düzenlenen olimpik seminerallerle olimpizm konuşuyoruz. Olimpizm ütküsünün nasıl daha yaygın, daha genişliklere kazanılma gideceğini tartışıyoruz. Vakit edildiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben kocaman, tekrar tabi ki ütkilerini sunmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Bize yaptığınız katkılardan dolayı, sadece bana bir kurdu arkadaşlarım, da konuşuyorum tek tabi ki. Ee, size veda etmek istemiyorum. Çünkü bizler zaten birlikteyiz. Her zaman da bitiriz. Dolayısıyla sizin ilk Olimpik Tırmanış'ta e, okumuş olduğunuz bildiri orada da farklı bildiri olarak da sizinle vaktini çaldım, özür dilerim. Ve de arkamak istiyorlar, konuşmamızı istiyorum. Aslında bulunduğumuz noktaya da uygun bir bildiri. Şu sırada gökyüzünün sonsuzluğuna sokulduğumuz bu küçük yüklerde evrenin ve iç Olimpik Ülkü'yle birlikte tüm varmamızda iç içe içebilirmaktan okuyoruz. İşte bu engin mutlulukla tüm inananlara merhaba diyoruz, merhaba. Dostluğun düşünü kuranlar, merhaba. Acılar içinde olanlar, merhaba. Sevenler, sevilenler, merhaba. Küçük şeyler de alır merhaba. Kendilerini aldatanlar, merhaba. Merhaba yüce doğruları çetişebalayanlar, İyi, kötü, dost, Düşman, bilge, cahil, çalışkan, tembel. Nasıl olursa olsun, bir gün bir yerde, bir içinde, kendi varlığında insan olduğunu duyan tüm insanlara merhaba. Bir gün burada gerçekleştirdiğimiz dostluk, yaşadığımız mutluluk kadar bana de merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, atıla ve ilk oturumda konuşma yapan bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi bir ara veriyoruz, bir 15 dakikalık bir ara. Ondan sonra tekrar ikinci oturumda buluşacağız. Görüşmek üzere. Değerli hocam, sevgili misafirlerimiz, çok özel bir toplantı benim için. Çünkü hocamızla çok uzun bir zamandır geçirme şansına sahip oldum. Hem felsefe bölümünde lisans öğrencisiyken, hem yüksek lisans öğrencisiyken. Tabii felsefi anlamdaki katkıları bir yana, onu ifade edemeyeceğim kadar çok. Fakat benim özel hayatımda bıraktığı derin izler esas olarak dağcılıkla ilgiliydi ki, kendisi benim çok özel dağcılık hocamdır düğümlerden tutun da çadır kurmaya, yürüyüş yapmaya, güvenli tırmanış yapmaya, federasyon kampları ki bizim için hayal edilebilir kamplar değil de o dönemde. Bu konulardaki aracılık yapmasına, kayakla tanıştırmasına, kışın, yazın tırmanışın keyfi dağına, dağlara gitmenin kazandırdığı Bilgeliğin yollarını bize açmış olması bakımından kendi özel hayatım için çok önemli görüyorum her zaman. Çok teşekkür ederim hocam. Bu toplantımızın, saygı toplantımızın ikinci bölümünde değerli konuşmacılarımız var. Konuşmacılarımız isterlerse burada da oturabilirler ya da konuşma sıraları geldiğinde konuşmak için de gelebilirler. Buyurun burada da şey yapabilirsiniz, daha rahat ya da nasıl rahat edecekseniz. Değerli konuşmacılarımız, bu bölüm için ilkin Bilgi Üniversitesi'nden Hasan Kasap Bey, spor Okul Yazarlığı konusunda bir konuşması var. İkinci olarak Bilgi Üniversitesi'nden yine Öğretim Üyesi Ümit Kesim e, Rekreasyon bilimi nedir başlıklı bir konuşma yapacak. Üçüncü olarak e, Neslihan Filiz İsa Muresisi e, Tıp fakültesinden e, Türkiye'de ve Dünya'da Spor Felsefesi başlıklı konuşmasını yapacak. Dördüncü olarak da e, Dudu Bağnı Çakar Üniversitesi'nden Spor Hümanizm ve Olimpizm başlıklı konuşmalarını sunacaklar. İlk konuşmacımızla başlayalım. Aslında kasaptan bir üniversitesinde spor okur yazarlığı. Buyurun. Nasıl uygun şey Bir kontrol edelim. Ben her şeyden önce böyle saygın bir toplantı için buraya davet edildiğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Akita Hoca bizim kendi alanıyla ilgili olarak gerçekten bizim de hocamız olduğu sayılır. Çok eski bir dostumuz. Kendisiyle tanışmamız, olimpik eğitim süreçlerinde gerçekleşti. Daha öncesi de var, üniversitesi de. Dersler vermeye geliyordu Marmara Üniversitesi'ne, oradan başladım. Biz Doğa sporları dersi veriyoruz. Doğa Sporlarında en çok yaptığımız kamplar, çünkü her e, spor bütçek öğrenimi alan öğrencilerimiz mutlaka bir Doğa Spor kampı yapmak durumundaydı. Bizim zamanımızda üç tane kamp yapıyoruz. Sonra yine yine bu bir kamp ip Şimdi de işte yapabilen bazı ilgisinden onları devam ettiriyor. Bu süreçlerde tabii e, özellikle doğa yürüyüşleri, oryanti etkinliklerim, bizim doğa sporunu öğrencilerimize tanıtma gibi bir fırsatımız oluruz. Onların genellikle yüklesi bir dayanıklıyor. Ancak uzun <gülüyor> çalışmalarımıza rağmen ki Köln Üniversitesi ile ortak yürüyüşlerimiz oldu. Örneğin e, şeyden, Bolaladağ'dan Apçak Hoca'ya beş günlük bir yürüyüştü. E, üç kez bunu yaptık. İki kez de Kaz Dağlar'a tırmandı, orası da 5 bin, bir bin, düştü. Fakat hep aklımda şu vardı, ya, Hatice e, Hoca dağlara tırmantıyor, gidiyor, dağlarla ilgili çok deneyimleri var, kitaplarını okuyorum. Bir kez adım, beraber tırmanma fırsatımız olur mu? En pekim, çok güzel bir fırsat yarattı. Ben de katılma, beni de kabul etme durumunda oldu, sağ olsun. Ve e, erdiyet, daha ve birazcık da kocamızın bahsettiği hangi davet edersiniz? bu ortak olasını oluşturarak yaptığımız böyle biolitik kırmanışla beraber onu bir resim yaptı ve görmüşsünüz. Bu resim de tam şeyin, erdiyesinin önünde çiftliği bir resimdir. Onun için harika olsun diye de onu sizlere yazdım. Evet, tabii bizim spor alanı daha çok bir eğitim alanını ilgilendiriyor. <gülüyor> Yani zihinsel beraber aynı zamanda bir davranmış eğitiminin, bir motor kontrol, motor hareketlerin insan bedeninde nasıl oluştuğu, nasıl bir süreç içinde geçtiği ve bunları biz bir eğitimci olarak öğretirken, hangi yollar, insana nasıl yaklaşıracaksınız, bunları öğretmeye çalıştığımız bir süreç. Ee, tabii ki bunun estetiği verimi çok çok önemli. Biraz önce dinlediğim şey, e, konularda. Ee, gerçekten yabancı olduğunun kısımlar olduğunu fark ettim. Bunun için daha çok şeylere bakmam gerektiğini düşünüyorum. Bir de olarak, insan davranışlarının değişiminde sporun, bedensel etkinliklerin, hareketin çok önemli fırsatlar olduğunu uzun, uzun pek çok yerde anladın. Fakat itiraf edeyim ki, gerçekten kendi öğrencilerime de zaman zaman buna anlatamadığını hissediyorum. Onun için, fiziksel okul yazarlık ya da spor okul yazarlığı kavramın üzerinde de çok değerli öğretim buradaydı, nerede? Orada, oradan çok lisansız reakti. Bu alanla ilgili beraber çalıştık. E, spor okul yazarlığı ya da aktivite okul yazarlığı, o kadar farklı şeyler var ki bu farklılıkları e, bugün 21. yüzyılda nasıl ifade ediliyor, e, onlar üzerinde biraz e, değinmek istiyorum bu konuları. Biz antrenmanları yaparken, çalışmalarımızı yaparken öncelikle şuna önem veriyoruz. Öncelikle başta antrenman, çalışma başlama ile bitiş saati arasını belirliyoruz. Kişiyi zihinsel olarak bunu hazırlar ve neler yapacağımız konusunda bir içerik sunarız. İçeriği işler sunarız. Kişi izlerken ya da hazırlanırken bütün iç salgı bezleriyle beraber. Yapılacak olaya kendisini hazırla. Bezerlerini ona göre edecekler. Yani. Çünkü insan öyle bir makine ki bu makineye neyi verirseniz ona karşı ya direnir, ama direnirken bir anlamda kendini buna hazırlıyor. O nedenle bu içerik öncelik bir şey gibi sunmak istiyorum. Neyi konuşacağız ya da neyi anlatmak istiyorum size. Ben kendi zihinlerimizin e, depolarına gidip Orayla karşılaştırma fırsatı verebilmek için bu içeriğinde önemsi yok. Birincisi, spor okuryazarlığı konusundaki farklı kavramlar, kullanman, kavramlar. Sonra spor okuryazarlığı nedir? Geldiklerine mi olur? Evet. Üçüncüsü, çeşitli ülkelerin, ki bu arada Kanada çok önemli. Kanada'nın yaklaşım üzerinde duracağız. Fiziksel sağlık eğitimi kavramını, beden eğitimi spor okul yazarlığı kavramını, neden spor okul yazarlığı gerekir, fiziksel okul yazarlığı fiziksel aktivite ilişkisinin ve spor okul yazarlığı neye benziyor, nasıl bir şeydir, yapıdır, nasıl bir eylemdir, nasıl bir insan halidir gibi, bunlara da kısaca e, değinmeye çalışıyor. Öncelikle okul yazarlık deneyince spor okul yazarlığı, sporun okul yazarlığı mı olurmuş, nasıl olurmuş? Okul yazarlık bildiğimiz insanların belli konularda ya kendini ifade etmede bir takım sembolleri kullanması ya da bir takım yetkinlikleri kullanabilmesi, karşısındaki insanı anlaması ve oluşan süreçlerin farkına varması veya e, okuduğu, baktığı şeylerin anlayabiliriz. Örneğin, resimlere bakıyoruz, resim ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu bir okul yazarı. En temel karlanda düşündüğünüzde, burada okul yazarı ile ilgili bazı kalp çıkamalar var. Bu Yani bu bir yetkinlik olayı. Yani belli konularda insanın yetkin olması, kendi içindeki o e, seçkiyi alanla ilgili olarak, bir şeyleri anlayabilmesi ve onun kendi özelliklerine uygun olarak ifade edebilmesi söz konusu. Evet, bu İngilizce'leri de özellikle altına yazdık. Yaptık hocam bana dedi ki İngilizce'lerini de yazdık çünkü anlaşılmayabilir. Bunlar sadece sen gücudun diyebilirler diye öyle bir şeye katıldık bende. Onun için bu kavramlarda doğrudan doğruya kaynaklarıyla beraber ee, özellikle aktinikte okur yazabilir diyebileceğimiz, bunu da ben uydurdum. Aktinikte etkinlik okur yazabilir. Etkinlik dediğimizde her şeyi kapsayabilir. Aktinikte biraz daha içinde hareketin olduğu alan gibi düşündüğümüz için, belki felsefecisi dostlarımız beni buradan toparlayabilir, sevindirirlerim. Ama ee, bana öyle geldi, onun için sizlerle beraber şimdiye kadar okuduğum kaynaklarla beraber karşılaştım bunun daha uygun olacağını düşündüm. Buradan. Fiziksel okur yazarken yani fiziksel liderliği dediğimiz kavramı ben daha çok aşağıdaki bütün e, kavramların üstüne eş değer buldum ve spor okur yazabilir olmasının daha uygun olacağına düşünüyorum. Aşağıdakilere bakarsanız örneğin içinde bir takım anlamları. hareket okur yazardı yani movement liderliği. Yine oyun okur yazardı çünkü bunların hepsinin yeri var süreçleri var. Bu süreçlerde e, genç çocuğun hangi süreçlerden geçtiği konusunda bir takım isimler alıyor. Çünkü biz örneğin e, oyun okul yazarlığı için bizim eğitim süreçlerimizde bunu diyoruz ki e, oyunca ya da oynama süreci. E, gerek e, isteyerek, bilerek, gerekse hiç gülüsel olarak Çocuğun tıpkı hayvanın oynadığı gibi oyunla kendisini bu doğal etkinliği, doğal hareketi ortaya koyacağı bir an oluşturması gibi. Oyun okul yazarlığında bir ürünün genin lideresi olarak ifade ediliyor. Bu yazar bunu söylüyor. Spor okul yazarlığı başlı başına spor okul yazarlığı olarak var. Biraz sonra bunları hangi aşamalarda olduğu konusunda fikir vermeye çalışacağım. Sportif tip okul bu da, nasıl olabilir, spor süzlesi adı altında ama yukarıya doğru geldiğimizde, çünkü bizim anlayışımızda eskiden beri gelen bir var vardır. Jimnastik, eski adıyla ile jimnastik idir bildiğiniz gibi. Beşiktaş jimnastik kulübünün adı doğrudur. Çünkü o zaman jimnastik sözcüğü spor anlamında kullanılıyor. Daha doğrusu anlam öyle olmasa da yapılan etkinlikler. Bunu yansıtıyor. Neydi o yansıtıyor şeyler? Halata kılınanmadan ağırlık kaldırmaya kadar pek çok etkinliği içeriyor. Ülk ülkeye geldiğinde, daha sıfadan döneminde. Onun için burada da bizim spor en büyük şemsilerimiz gibi bir bölüm. Ama sporun biraz önce saydım, yani bir savaş gibi tarafı tabiat tarafı da tarafı bir de gerçekten insan içinden geldiği şekilde serbestçe kendi öz ıı, seçimiyle yapabileceği şeyler de var. Her alanda eee sportif okul yazarlık eee fiziksel bir dersiyle, atletiklik yani ya da antrenör yazarlığıyla eee aktivite okur, ile eş olabilecek bir ders var. Bir başka boyut estetik okur yazar. Peki sporda estetik okur yazarlık nasıl olur? Ee evet, hakikaten işin a bak. Daha hobi çok boyutlu olarak baktığımızsa bir e, bu strateji içerisinde tabii burada çok estetik hareketleri, tipi ve loşunu değerlendirme bulunuyor. Jimnastiye bakar şunu jimnastik denge içinde estetik görünümleri vardır. Bu estetik bir okur yazarlık gerektirir. Yani ne demek? yakınlarının farkında olmak ve onu icra edebilmek. Ortaya konulmuş olanların tıpkı bir resmi, bir yazıyı okur gibi farkında olmak, onu anlayabilmek için okuryazarlığı yansıtır diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, aşağı yukarı 21. yüzyılda okuryazarlık kavramında, özellikle etkinliklere yönelik okuryazarlık kavramlarında Bunları kullanılır. Bunlar kullanılır. Terafette şu anda kullanılan sözler ya da kavramlar Peki nedir spor okul yazarı? Fiziksel olarak okul yazar ki burada daha çok fizikiz birbirisi kavramıyla karşı karşıyayız. Fiziksel okul yazarlıkta insanın kendini ifade etmesi, nasıl? Hareketlerle ifade etmesi. Kendi içindeki hareket eden insanın yapabileceklerini keşfetmesi ve bunları yansıtabilmesi, yazması, yapanları izlemesi de farkında olması, bunu e, anlaması, okuması gibi yediğe doğru e, izleyebilmesine göre. <gülüyor> Şimdi bu süren az olduğundan bahsetmiyorum, biraz hızlı bitmem gerekiyor. E, Sanırım özellikle e ee, buradaki kinestetik tekrar fonksiyonu bu spor atışında. Yani skeletik kinematik de kanı ve rejilit bir hareket üretmesin. E, çok önemli bir kural var burada, spor sporcu yazarlar. Bakın. Bir dart atışı yapıyorsunuz ya da bir ok atışı yapıyorsunuz. Bu okur ok atışında vücudunuzun 360 derecelik bir kol dönününü öyle sıfırlamanız gerekiyor ki sıfır noktasında ancak siz hedefi vurabiliyorsunuz. Buna motor kontrol diyor, hareketin kontrolü. Peki bu kadar eklemi bir bütünüyle beraber ifade edip, ancak nasıl uygulayalım? Bu anada bu tam bir iç ve dış e, şeylerin özelliklerin birbiri üstüne üst ve iyi okunması, iyi anlaşılması, iyi ifade edilmesi yani da spor okur yazabını, özellikle e, spor okur yazabının tarihine bakacak olursanız bu alanda en büyük çalışmayı Waite yapmıştı ve bunun tarihçesi bu bilimlerinde de büyük ölçüde ve e, çalışma alanında daha çok ülke olarak Kanada örnekleri öne Bunun yanında Avustralya ve birçok ülkede de bu e, kavramlar devam ediyor. Şimdi. Karada yaklaşımında çocuğun çeşitli fiziksel aktivite ve spor ortamlarında güvenle ve kontrollü hareket etmesini sağlayan temel hareketle becerilerinin geliştirilmesi büyük ölçüde spor okuryazarlığın önemli amaçlarından birisidir. Yani insanlar e, dengesiyle hareketli ve çeşitli ortamlarda hareket etmesini sağlamaz. Evet. Fiziksel okuryazarlık aynı zamanda bir etkili ortamda etrafta olup kitleleri farkında olma. Takım içinde, dağda veya herhangi bir yerler. Ve buna uyum sağlam. Birçok yıl doğayla mücadele olur mu canım? Doğayla mücadele olur mu? Doğayla mücadele edemeyiz. Doğaya doğa uyum sağlamı var. Doğaya uyum sağlarsınız, ondan mücadele edemezsiniz. Daha aşıklarınız kıyafetinizi yemeniz gerekiyor. Denize girecenin mayonu veya Efendim, e, hava Havaalanızlarımız, bir sistemi bir mekanizmeler kullanmaz gidip denize girerken bir açan hayalutu yiyerseniz, kayağa giderseniz o malzemeyi almalısınız, yani oraya bulacaksınız. Doğa böyle bir şey. O zaman büyük ölçüde bunların farkında olmak, okumak, anlamak, yani o olayı okumak, anlamak o anlamda önemli. Evet. evet, şimdi bu süreçlere bakalım. Yani, ne diyorum bu alanda çalışan Özellikle Kanada yaklaşımında? Birincisi, e, temel hareket becerileri deniyor. İlk aşamında, yani oyunla birlikte edebileceğimiz temel hareket becerileri. Yani, yürümle, adımlayabilme, tutabilme, kaldıya bilmeden başlayan bir hareket okuryazarlığı. Sonra, temel spor becerileri var. Ama biz buna kendi Özellikle beden Bedenk'in öğretmenlerimize verirken diyoruz ki, Temel e, sporlar. Temel sporlar da artık atletizm ve yüzme olarak ifade ediyor. Çünkü burada başlayanlar ileride herhangi bir spor dalının seçtiklerinde yaşanmazlar. kalmazlar. kor dalı gerçekten erken başlayabilir. Ama format oyun formu. Oyun ve eğlence. Eğlendirici oyun formu olmalı. Ve çocuk özgür olarak kendi İçindeki sporun yakalanması, erişilmesi için mutlaka onun önüne seyredecek bir serpme kahvaltı gibi oyun ve etkinlik alanlarını serpmenizi bakın bugün önemli bir karar verildi karar şu, neden eğitimler seçmeli olur İyi, güzel de bunu kim seçecek? bana söyler misin? çocuğun seçme hakkı var mı? hayır, bu İdarelere seçme hakkı verilmiştir, okullara seçme hakkı verilmiştir. Çocuğa verilen bu seçme hakkından bahsedemezsiniz. O zaman oyun özgür olarak çocuğun kendi içindeki isteklerini yerine getirebilecek, kendi içindeki sporcuyu yakalayabilecek bir seçme hakkı denilebilir. Evet, daha sonraki bir hücre kısmı geliyor. Bu yani ki size okul diyeceğimiz ya da spor okul yazart bunun farklı bir şekilde. E, kendi alanına hareket edeceği mükemmel, süperceği bir süreç ediyor. Burada Nedir o? Birisi tamamıyla sağlık için olan. Çünkü insan sağlığı için hareket şart. Et, hareket hareket etmemek gerekiyor. Bundan sakınamazsınız. Bu yeme içme kadar önemli bir e, insan hakkıdır. Hem hakkıdır hem de ihtiyacıdır. Bunu karşılamak gerekiyor. Bunun için de o imkanla bu çocuğun önüne atacak. Peki açıyoruz, ne oluyor? Gidiyor karanliliği, kadar ulusu olma şişeli bir başkası, öyle bir başlatıyor ki çocuk nefret dedi. Bu çocukları oradan kaçırmıyoruz. Anne baba konumdan tutuyor, bundan iyi bir futbolcu yaptırıyor, götürüyor, eti senin kebiyle mi? diyor. Ve nedir? Oradan ileriden bir yedir sağlayacak ve yaptığı oradan tanınmasını sağlayacak. Bundan türlü özgür ilerlesiyle olan şeyler değildir. O bir özgürlüktür, Atıl Hoca'nın kagaretini deyildiği gibi. Özgürlüktür ama nasıl bir özgürlüktür? Birisi demin ne yapacağımı, nasıl koşacağımı, nereye gideceğini bana gerekçesini anlatmadan eğer önüme koyuyorsa, bu özgürlük değil. Değerli hanıme hocalarımız, öğretmenlerimiz bunun üzerine ben senelerdir anlatıyorum ama gittikleri zaman oraya gelecek oraya geçtirdim, müsaade edilmiştim. Sonra ne oluyor? Aktif yaşam devam ediyor. Bir diğer tarafta bir sportif eksimiz var, yani sportif mükemmellik var. Bu sportif mükemmellik e, mücadele, e, rekabet ve bundan oluştuğu şampiyonluklar veya diğerlerdir. Çünkü orada bir şeye sadece katılmış olmanın mutluluğunu e, duymak bir şey Önemlilik fayda var kişiydi, onun için katılıyor, ama derece alır. Ama bunu bir hırs, bir yarışma, bir e, savaş haline dönüştürdüğünde işte, biraz önce, değerli hocamızın belirttiği gibi, bu o zaman spor olmaktan çıkar, bir savaşa dönüşür. Belkiştir, bazen bölüşür, Fenerbahçe, Savaş Savaş, evet. Ölmeye, ölmeye gidiyor. Ne demek ya, böyle şey mi? Nasıl bir slogan slogandır, nasıl bir spor anlayışıdır? Nasıl ölebilirsin? Evet, biline göre, nasıl olursunuz olur, ölürsünüz ama doğrudan böyle bir ölmeye gidiyor yani bir savaş mağarası atılması çok çirkin ve sporlaştı zaman bağdaşmayan bir ülke. Evet, ondan sonra aktif yaşam başlıyor. <gülüyor> aktif yaşamdan karşı, yani iyiyim. <gülüyor> ben sabahleyin, kaç kişi savaş sporu yapmamıştı? Savaş sporu yapmamıştı ya? <gülüyor> ben var mıydı? Oooo, bir <gülüyor> sabah 4 km'de sizinle koşmam vardı. burada katılacağım için biliyorum ki burada iyi bir performans gösterebilmem için ki bu %12 kadar insan performansına katkı sağladığı ispatlanmış. Bunun için sabah için %60 güzeyinde bir yükleme yapmam lazımdı. 4 km'de Evet 50 tane de yaptım ve 20 tane kork yaptım. Evet sırt çalışması yaptım 50 tane. Geldi, düşümalı değildi. Ondan sonra Kazantar Hoca'yla beraber Buraya doğru geldik. Yani. Şimdi, e, bilmiyorum. Spor gerçekten isteyerek, severek, hiç kimsenin etkisi altında kalmaksızın yakınlık için aktif bir yaşama doğru bir şekilde bir araç olmalı. Esas amaç değil. Bir araç. Daha şaran da güzel olur. Onlar birer araçtır bizim için. İnsanlık Değerler bunları spor aracılığıyla geliştirmek bir e, arada amaç olur. O birim arada. Onlar onun sayesinde odamaklı olur, doğru değerleri görüyor, insan ilişkileri görüyor, iş bilgisi görüyor, internet sitenler çalışmaya görüyor, çıkarken matematiği görüyor. Çocuklarda yıpratarken geriye saymasını, üçte doğru ileriye doğru meseleni nasıl saymasını öğretebilir miyiz? Niye yapmıyoruz? politikleri aracılığıyla insandaşlanan ve bilinçler olarak geliştireceğimiz pek çok boyutu. Bitti, Bitti mi yoksa süre? Evet hocam. Aa, <gülüyor> Vallahi bana sıkılıyor. Evet. Oturum başkanından hocam. <gülüyor> Peki, e, e, seslerden kapatayım. E, şey öyle e, Öncelikle tekrar bir daha için çok teşekkür ederim. Ben akşam memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz saygılarla. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet. E, şimdi konuşmacımız e, Ümit Kesim. E, rekreasyon bilimi nedir başlığıyla. Buyurun. Ben müsaade edersiniz oturarak konuşacağım. Gerçi yaşım 76 ama bu sabah e, sporu yaptığım için gerekli egzersiz sürecini açtım. Böyle müsaade edersiniz oturacağım. E, Neslihan benim çok kıymetli doktor öğrencimdi. Bugün de bana katkı sağlayacak sunumun sırasında biraz yani, Teknoloji özür dilerim. Bugün benim için çok önemli ve e, mutlu bir gün. Çünkü Atilla Hoca e, çok uzun yıllar önce tanıştığımız, benim Hasan Hoca'nın, Özantar Hoca'nın ve spor bilgilerin dünyasında duayen geleceğimiz bugün 60-70 yaşlarda, yani en ileri yüzeydeki arkadaşlarımın hepsine çok büyük katkılar sağlamıştır, e, fikirleriyle, bilgi miti, bilgimiyle, kitaplarıyla ve dostluğuyla. Onun için burada bulunmak bir ilişki bilmemektedir. Önüm açık olsun değerli hocam, sağlıklı umurlarda değerli olan umuruyla. Biz hem akademik dünyada beraber olduk, son 25-30 yıldır, hem de sosyal ortamda değerli olan bir de kısmı derken erişim. Hasan Kasaburcu'nda, Antedan Karazeli'ye hep e, akademik ortamlarda Spor Bilimleri Derneği'nin son 15 yıldır ki kongrelerinde diğer akademik ortamlarda Deme ve Öztürk Hoca'yı da burada onlara yaradığım tüko bizim e, grubumuzun bir parçasıydı. E, Atıl Özer'le birlikteniğimiz çok eskiye dayanıyor. E, Türkiye Milli Örgüler Komitesi'ndeki Olimpik Akademik komisyonları, çalışmaları, afrobil siyas, bilim, e, uluslararası bilim, spor tarihi toplantıları, olimpik tırmanışta ben bulunmadım. Büyük bir kalip ürünün. E, İlilacı e, olamadım ama hep destek oldum. Çalışmalarına. E, bu büyük mutluluk. E, Atilla Hoca'ylar, Gençlik Spor Yeni Ödürlüğü'nün bilim platformuyla beraber olduk. Bu İstanbul sporunu nasıl kurtarız tabi ee, çok idealist anlamda e, çalışmaların içinde olduk, hepimiz katkı sağladık o kurula. Nasıl olduysa bize işlem almışlardı, geçti Spor'a güldüğü ve e, çevresi, sağ olsunlar, çok da e, an, anlayışı dağıldılar. E, spor Kuru Kur'an Üstü'nün kuruluşunda Kısmet Öce'ye destek olduk beraber. Ee, Marmara Üniversitesi'nde e, kıymetli hocam spor dersi derslerine geliyordu. Fakat bir ara gelemeyecekti. O dersi bana verdiler. Bir spor gelince olarak eyvah şimdi ben ne yapacağım dedim. <gülüyor> Fakat oturdum. Hem onun literatüründen çok ısrar ettim. Dersi anlatıp hem de bir liter üstüne e, kendi imkanlarıyla bir imkanı bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani verdiğim derslerin içinde spor bilgilerinin geliştirdiği yer, konu spor tersiyesi olan bir yer tutuyorum. Bu bedel eğitiminin meslekin bir nefesinde, bir antrenörün meslekin tersiyesiyle bir nefesinde, bir rekreasyon liderinin, uzmanının ve spor yöneticisinin çok önemli yeri var. Ee, Dolayısıyla Spor Bilimleri Üniversitesi'ndeki akademisyenler, araştırmacılar, öğrencilerin spor felsefesi ile ilgili bütünleşmesi çok çok önemli. Yeteri kadar bu anlamda e, Türkiye'deki sporda gerçek aktörler, karar vericiler, e, spor felsefesine maalesef çok uzaklar. E, dolayısıyla çok önemli bir akademik disiplin ve e, bugün burada olmak bu anlamda çok mümkündü. Ee, Esra'cığım bir adım ilerleyelim. Bugün Gazamper Hoca'nın yanında... ha Buradan... Daha, Daha bu çok uzak olamayayım ki... Ben gözümünü buraya geliyorum. Ee, Atilla Hoca ve... Pardon. Atilla Hoca ve Gazamper Hoca'nın yanında rekreasyon kavramlarını tartışmak... <gülüyor> Şimdi biraz dikkatli olmam gerekiyor, iki tane e, konunun uzmanı. Fakat kendi birikimimle sizlere bugün çok önemli bir akademik disiplin olan evrensel olarak bütün dünyamızla değişen e, rekreasyon bilimin, e, daha doğrusu bireylerin serbest zamanlarında, özgür zamanlarında katıldıkları bütün aktiviteleri içeren rekreasyon, yani çok basit anlamda bir bilim olarak çok hızlı gelişiyor. Dünyanın birçok ülkesinde fakülteler, onların içindeki bölümler ciddi anlamda konusallaşıyor ve çok sayıda akademisyen yetişiyor. Dolayısıyla bir de önem kazanan bir bilim alanı ve felsefeyle de, sosyolojiyle de, psikolojiyle de, bütün akademik diğer akademik isimlerde günlükleşen bir yanı var. E, Bireyin serbest zamanı ve bunu nasıl değerlendireceği konusu tabii ki çok önemli. E, en basitinden iş yerlerinde rekreasyon dediğimiz vakit o iş yerindeki verimliği nasıl artırırız konusu bilmiyorum. Yani iş dışı zamanlarda bireylerin katıldığı her türlü aktiviteler bunların gelişimi için bunların Yaşam kalitesini arttırmak için onların e, o bulundukları kurulan daha çok dahil olmaları aile aileye duyurusunu arttırmaları için kendileri, eşleri ve çocukları için ortaya kalan bütün etkinlikler çok önemli. Bunları kim programlayacak, nasıl programlayacak ve oradaki çalışanların üst kademe, orta kademe ve emekçilerin e, verimi için bu etkinlikler nasıl dizayn edilecek ve bunlar o iş yerine nasıl bir kazanım getirecek bu şu anlamda önemli. ister özel, ister kamu olsun, ister ünlük kurmuş olsun hepsi için de geçerli. Çünkü buradaki birey e, hem günlük yaşam kalitesini artırmak için çola sarf ediyor hem de bulunduğu konumda e, verimli olmak istiyor. Dolayısıyla bunu kim sağlayacak, nasıl sağlayacak, Burada bir, önemli bir bilim alanından bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk soru şu: serbest zaman ve rekreasyon nedir diye e, düşündüm. Serbest zaman bugün işte Fransız, Doğazi, İngilizce, Nizir, Almancası nedir hocam? Evet. evet. evet. Gibi kavramlar olarak tanımlanabiliyor. Türkiye'de bunun e, yani serbest zamanlı e, Kullanıyoruz ama rekreasyonun karşılığını tam bulamadık. Yani kavramsal olarak çünkü ya rekreasyon dediğimiz zaman e, kamuoyunda bilinen bir e, sözcük olarak yani yorumlanan işte fizyolojik bir İkisi şöyle farklı bireyin serbest zamanı var yani iş dışı veya işte okunmuşu neyse uğraşı dışında e, kalan bir detaya girmeyeceğim bir serbest zaman süreci var. Şimdi e, sahip olduğu rekreasyon kültürüyle bütünlük arz eden bir şey. Yani şimdi ben neler yapabilirim serbest zamanda sorusunu sorduğunda çok muazzam bir yer parça var. Önümde. Fakat hangisini seçecek? Ne yapacak? Kendisi için en verimli olan nedir? Bu sorularla birey her zaman karışgar şey. Karşısında da çok geniş bir rekreasyon dünyası var. İşte bu büyük yelpazı yani içinde tercihler yapmak zorunda. Birincisi zorunluluklar ve gereksinimler dışında ki süreç diye tanımlıyorum, serbest zamanı orada gördüğünüz gibi. Birey burada kendisini geliştirmek için bir de aktivitelere katılabilir. Yani geliştirmek derken her türlü anlamda biz esenlik anlamında düşünüyoruz. Yani bu an istediğimiz bireyin zihinsel, sosyal, fiziksel, ruhsal gelişimini içeren e, tercihlerden birine yönelebilir. Kendisini yenilemek için, yenilenmek için bir aktivite kirliye katılabilir. Özellikle bu fabrikalarda çalışan kişileri düşünün. Her gün aynı bir e, araca, aynı bir makine neyse renk seyir önündeki araç ekipman, vidalama yaptığını düşünün, sekiz saat, ertesi gün tekrar sekiz saat. Tekrar. Yani monotonlaşan bir işte, kendisini yenilemek ihtiyacı çok önemli. Çünkü ertesi güne birey kendisini hazırlamak durumunda. Bunun için e, se e, çeşitli seçenekleri servik. İşten ayrı çıktı, yani okul, ne yaptığı iş bitti, o günkü süreci tamamladı. Şimdi ertesi gün için bir dinginleşme, bir rahatlama, bir sevdiği aktiviteye katılma seçenekleri var. Bunlardan biri kendisini geliştirmek olabilir. Bir diğeri kendisini yenilemek olabilir dediğiniz gibi. Yaşamını zenginleştirmek, burada bir güdülenme olabilir, güdülenme doğrultusunda bir tercih edilir. Ve bunun kendi özgür iradesiyle olması lazım. Burada şey önemliyim, profesyonel futbol oynayan, oynayan iki futbolcu, onların rekreasyonu yakın bir yereyle tenis oynamaktır. Bu para kazanmak değil, onların para kazanma süreci, işte profesyonel futbol. Onların işi o. Ama iki arkadaş tenis oynadıkları vakit veya satranç oynadıkları vakit, onların özgür ıravesiyle gönüllü olarak katıldıkları bir etkinlik bu rekreasyon. Basit anlamda öyle tarif ediyorum. Serbest zamanlı, gönüllü olarak bir gruba, bir kuruma, bir sosyal gruba e, ayırabilir, engeller ile çalışabilir, kimsesiz çocuklarla çalışabilir, e, sokak, çocuklarla çalışabilir. E, sokak çocuklarla çalışabilir veyahut Başka bir konukla. Burada serbest zamanında fiziksel bir aktiviteye katılmıyor, sosyal bir aktiviteye katılıyor. Bir e, gönüllü olarak bir e, topluluğa yardımcı oluyor. Bütün bunları çoğaltabiliriz. Birçok nedenle birey reglasyona katılıyor. Devam edelim. Kapsamına baktığımızda ee, üniversiteyi alırsak, okulları alırsa, kampüs rekreasyonu deneyimiz, üniversite çok ciddi bir kurum var dünyada. Fakat Türkiye'de daha pek anlaşılış değil. Ee, Türkiye'de üniversite içi rekreasyonu, üniversite içi serbest zaman aktivitelerinin önemi, genişliği veyahut üniversiteyi yönetenlerin buna verdiği değer nedir? soruları geliyor. Yani üniversitede üniversite mevcutluğunun, yani akademik personel eş ve çocuklarının, idari personel eş ve çocukluğunun, en başta öğrenciler eş ve çocukluğunun serbest zaman süreçlerindeki ihtiyaçları nelerdir? Bu, üniversite üst öğretimi tarafından Türkiye'de halen çok mühendisemdir. Ama evrensel olarak baktığımızda, kampüs rekreasyonu çok büyük kurumsal yapılara sahip. Üniversite içi intrenör olduğumuz İngilizce veyahut üniversite içi rekreasyon ürünlerinde benim yok dışında ben gördüğümüz lisans ve yüksek lisans döneminde bin öğrencinin birini 8.000'i rekreasyonu tutuluyor. Çünkü bir kurumsal yapı var. Türkiye'de kampüs rekreasyonu halen bir tartışma süreci içinde fakat çok büyük bir ihtiyaç halen duruyor. Olduğu yerde. Ve üniversite sporları federasyonunun işi, üniversitede organize etmek ama üniversite için rekreasyonel faaliyetleri de bence geliştirmek olmadı. Böyle bir çalışmış olmadı. Dolayısıyla üniversite için fiziksel aktiviteler, işte beceri aktiviteleri, sosyalleşme, zihinsel aktiviteler, bireylerin ruhsal anlamdaki kendilerini geliştirmesi ve yani eğitsel beceriler kılaması ve yani görsel anlamda belli zaman etkinliklere katılması yönünde biz maalesef daha çok çok dolanmak durumundayız. Bunları gündeme getirmek istedik. Evet, devam edelim mesleğen. Burada yine güdüler arasında kendini yenileme, ödüllendirme, gözlem yapma, iletişim kurma, sosyalleşme ve diğer rutinden kaçış, özellikle kentleşme ve rekreasyon ilişkisine baktığımızda dünyanın bütün büyük kentlerinde, şerbet zamanlarında güleğinin mümkünden kaçışıyla ilgili hangi süreçler onlara sunuluyor? Kim tarafından? Rekreasyonu organize eden kurumlar tarafından? Belediye, işyerleri, devletin diğer kurumları, ünlü kuruluşlar, vakıflar, dernekler ee, özellikle büyük kentlerdeki mekan dizaynlarında, tasarımlarda e, giderek yalnız kalma mekanları, sakinleşme mekanları ve diğer öne çıkıyor. Dolayısıyla burada bir sosyolojik gerçeklik var. Giderek dünyada öncelikli olarak serbest zaman süreçlerinde hangi mekânların dizayn zannetmeliyiz bunları kimler yönetecek, bunlar halka nasıl yönetilecek gibi sorular veriyor. Devam edelim. Bunlar ile her biri içinde Atilla Hocanın yanında her bir kavramı tartışmak çok ilginç şeyler ortaya koyacaktır. Yaşama sevinci nedir? Yeni soru için şurada bir 2 saat tartışırız. Rahatlama nedir? Kendini tanıma ve tanıtmak nedir? Yenilemek nedir gibi çok önemli kavramdan. Fakat bir spor liderliği dünyasında geleceğin amacını beden iklimi öğretmenlerine, spor yöneticilerine ve rekreasyon uzmanlarına bu kavramları, kavramları hem öğretmeye çalışıyoruz hem de tartışmaya açıyoruz. İşte orada işin ters de bekliyor. Bu çok önemli. Ee, şimdi başka bir iki şey ile bitireceğim. Beş ötüplendi. Bugün bize çok az zaman tanımışsınız ve rekreasyonu e, sizlere aslında bir ekip halinde Tilo ve diğer Hasan Hocalar ve diğer saatlerce birçok farklı ayrıntılarına girebiliriz. Hem basit serbest zaman ve güncel sorunlar ilişkisi. Yani toplumda yaşadığımız güncel sorunlarla da ilişkilendirdiğimiz serbest zaman süreçlerini televizyon devrede, televizyon olayına biz halka nasıl sunuyoruz? Halkın bir serbest zaman aktivitesi, televizyon, sosyal medya ilişkisi, ekviyorsiyon ve sosyal medya ilişkisi. Sosyal medyanın aktörleri, karar vericileri bu programların niçin izah ediyorlar? Nasıl dizayn ediyorlar? Halka nasıl yansıyor? Çocuklarına nasıl yansıyor bu programlar? Tüm bu kurumların ortaya koydukları e, güncel sorunlar ilişkisi tartışılıyor. Ee, çok basit e, birkaç kurumsal yapı bir açıklamakla bitireceğim. Ağırlama hizmeti veren kuruluşlar ve serbest zaman. Yani bütün tatil siteleri, oteller, kamplar ve diğer ortamlara giden bireyler orada neyle karşılaşıyor? Oradaki programları nasıl düzenleyeceğiz? Oraya giren çocuklar, gençler, turistler ne tür programlama içinde olacaklar gibi çok önemli bir kurumsal yapım var mıdır? Ağırlamayı düştü. Bizi Hazreti Kâhlı Künah'ın hizmeti Belediye ve kaynakları Türkiye'deki belediye ve spor aşe sistemi tamamen yapmıştır. Belediyelerin işi şey, halkın vergi paralarıyla yeniden yetmişe halka hizmet götürüyor. Bekleyin hastalığınızı, serbest zaman aktifleriniz. Futbol takımı kurmak değildir. Bizim milyarlarımız böyle gitti. Birçok belediyeler bunu yaptı. Bunu değiştirelim. Esas mesele çocuklarımız, gençlerimiz, orta yaşlarımız, yaşlılarımız, engellerimiz tüm ihtiyacı olan serbest zaman aktivitelerini, hizmetlerini onlara sunmak. Bunun içinde mekanlarımız var. Ama bu mekanlar nasıl kullanılıyor? Kimler tarafından mülkiyor? Hangi yetkin kişilerce? Diyakat burada nerede? Çok büyük bir sorun Türkiye'de, Halen 80'li ilde. 50'li yıldır bu işe verdim, Türkiye'de halen çok az olanmış durumdayız. Onun için bu üniversite, yani onun içindeki çok kıymetli akademisyenlere de ilgilendiren, tabii ki akıllı hocam devamlı şeylerle gelmiyor ama bugün 123 tane spor bilimleri fakültesi var. E esas ülkenin temel meseleleri, bunlar bence, bunlar giderek daha çok tartışmaya açılmalı ve daha çok alacak yol, yol var şeye girmiyorum, turizm vs. ve saman rekreasyon ilişkisine açık hava rekreasyonu zaten hocanın alanına giriyor ama açık hava rekreasyonu dediğimiz vakit bir milli park, onunla bitiriyorum. Bir milli parkı alın, bir milli parkın hem çevreyi koruma anlamında kontrol altına alınması gerekiyor, hem de o milli parkın içindeki kaynakların tüm halka hizmet eder şekilde Dizayn edilmişler. Milli kaynaklar, milli parklar, kaynaklar, göller, göletler, nehirler, e, dağlar, tepeler, yürüyüş parkları, tırmanma parkurları, dağların üstündeki döner e, lokantalar, e, açık hava hayvanat bahçesi, koskoca bir milli parkta katolik mülayimler. Yani. Tüm toplumun bütün sektörlerine hizmet verebilecek büyük bir potansiyel, daha Türkiye'de bu yeteri kadar telaffuz edilmiyorum, çok muazzam bir e, sektör ve sektör derken şu an anlatıyorum, gençlerimize iş alanı arıyoruz, değil mi? Yurt dışında milli parkta yüzlerce, binlerce genç çalışıyor, bizim şahane milli parklarımıza fakat onların işte kapı girişi diye ayda kırıyoruz. İçeride bilinçleri birkaç bir şart gibi işler, yapıyor ama bunları kaynaklar bazında değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlara da Ulusal Uluslararası Terminasyonu ile National Parks Regulation, yani Ulusal Parklar Regüasyonu, binlerce insan ve genç bu ortamlarda çalışıyor. Evet, burada bitireceğim diğer kısımlara girmeden Burada bulunmak benim için büyük güzel, itirazım, ürün açık olsun, sevgiler. Evet. Şey. Şimdi konuşmacımız Neslihan Bil. Türkiye'de ve dünyada spor felsefesi başlıyor. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ben hazır buradayken de bağlıyım. çok kısa bahsetmeye geçsem hocam, eee sanarsınız ya maçı topuktesi değil. İstanbul Üniversitesi'nin 20 sene içinde İstanbul Üniversitesi Tren Cerrahpaşa'dan geliyorum ben. E, spor da spor ve yapıtasında. Burada çok değerli hocalarım var. Atiye amcamın yanında benim için ayrı bir yer sahip tabii ki. E, ama onunla tanışmama vesile de Gaziantep hocadır. Benim başta onu da söylemek isterim. Ben burada yükseköğretim üyesi çalışıyordum. çalışıyorum? E, aslında felsefe lisans mezunuyum. Hayat bir şekilde farklı yerler, yerlere sürdürülmüş. Şey. Sonra bir alfabetim projesinde Gaziantep ile beraber olduk. Yüksek lisansa onun teşvikiyle bir şekilde başladım. Aslında 30 yaşından sonra akademikten ilk yoluna başladım ve çok istediğim şeydi. Şükürler olsun, e, hocalarım sayesinde de ilerledim. E, yani daha çok yolumuz var. Yazılımcı dedim ki hocam ben spor masrafı çalışmak istiyorum dedim ama bu arada spor masrafı sizi gerçekten hiç bilmiyorum. Ben mülakatta spor masrafı çalışmak istiyorum dedim. Neredeyse uydurduğum kafanda ee, çünkü spor bilimleri e, fakültesinde ve masrafı mezunu iki birleştirerek e, bu olanı çalışmak istiyorum dedim. Ya da diğer yerde okudum çok emin değilim şimdi tamamen de uydurduğum demeyin. Bayağı zaman oldu çünkü. Dolayısıyla sonra bana tabii doğrudan mülafakta Atilla Hoca vardı dediler. Ben de Gazanfer Hoca'ya anlattığım durumu. Benim çok yakın arkadaşım dedi. Şimdi ben anıları anlatırken çok daha uzatmak istemiyorum ama bunları anlatmak istiyorum aslında. Gazanfer Hoca hemen aradı. Bu arada Atilla Hoca dağdaydı. Buna bir önümüzdeki kadar sıkı gelsin bana ee, ama ben ıı, biraz kaygım görüldüğüm bir için kendimi heyecanlandırdım ve hakikaten heyecanım o Pazartesi'ye gidemedim. Ee, sonra Atı arayamadım da, Pazartesi Pazartesi'yi aradığımda Atı'yla Hoca'yı hatırladı ve dedi, ''Geçen Pazartesi'ye belirleyecektim.'' dedi. Ee, ''Peki hocam, geliyorum ben o zaman.'' filan yani Şimdi daha önce hocayla sürekli yaşıyoruz biz bu arada, her salı buluşmamız vardı, ben buradaki odasına geliyordum. E, biliyorsunuz çok kısa mesafe belediyeden yani zaten yürüme yüksek lisans geçeceğine kadar da belediyedeyim. sonra üniversiteye geçtim. E, i̇lk maillerimize baktım hocam, ya bayağı bir maili var zaten size gönderdiğim yazılar. E, i̇nsan ve spor başlıklı bir yazım var. Belki hatırlarsanız, hoca beni önce bir karşısına aldı, hani ne yapmak istiyor, kimdir bu? Şimdi en başta konuşmaya da girerken, bu arada kapının önünde de ya da içeride de Zeynep Nazlı, işte Ömer filan var hep, yani dağcılar var. Ben de gidecektim, bir türlü kısmet olmalı ve izinlerimi ayarlayamadım aslında. Her neyse, hocam dedi siz bana insan ve spor başlıklı bir yazını yazın getirin haftaya dedi. Ben de çok heyecanlıyım, dün yazıma baktım. Bayağı Bayanı saçmalamışım. Hala da saçmalamaya devam ediyor olabilirim hocam. Zaman zaman ama hocam çok büyük sabırla düzeltmeler yapıyor. Ee, Okul hocam. Peki şimdi böyle yüksek lisansı tezi yapsanız, nasıl başlıklar yaparsanız onları üzerine biraz çalışın getirin. Ben bu arada hocamın kitaplarından okumaya başlamışım tabi. Orada bir kavram çok dikkatimi çekti. Sporla yabancılaşma çok etkiledi beni. Ben herhalde buradan devam edebilirim. Çünkü bu heyecan ve bu konuyla ilgili çalışmaya dedim. Bu arada Uğur Hoca da tezcimin içerisine yer almış Uğur Ekrem. İlk 30 yılın Böylece mücadele başladı aslında bir anlamda. Benim için de Atilla Hoca için de. Her sonu biz buluştuk ve tezini yazmaya başladık. Atilla Hoca bazen bana şöyle verdi. E, bak şu kitabı alıyorsun, bu akşam bunu bitiriyorsun ve tezinin şurası eklemeler yapıyorsun. Ben o, o kitabı bitirirdim. Ee, bazen sabah beşte kalkıp, işe git falan, tezimle uğraşıyor. Dur bir plan, ben böyle ayrı bir mücadeleleriyle anlatıyorum. Her neyse çok keyifli, gerçekten çok güzel bir süreçti. Ben e, en başta şunu söylemek istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum, sunuma da geçmek istiyorum ama... E, bu arada hocam süre tutuyor kendime de. Ne süreçten sağlıklıyorum. Çeşitli yerlerde de yazdım. E, Atilla Hoca benim gerçekten akademik anlamda yaşama sevincim. Biraz önce yaşama sevincim. İfadesinden Ümit Hoca bahsetti. E, bu arada hepsi çok değerli hocalarım. Ümit Hoca'dan e, doktora sürecinde ders aldım ve ondan da çok keyifli birçok şey öğrendim. Aynı şekilde Mehmet Hoca ve Hasan Hoca, e, Gazanfer Hoca elim e, jüpheyi giydirmişti. E, yani bu işe de başlamadan e, sebep olan kişidir. Dolayısıyla onlarla birlikte olmak olmaktan da çok memnunum, çok mutluyum şu anda. Ee, Atilla Hoca için söylemeyeceğin çok şey var, herkes tanıyor beni. Yani anne zaman zaman iskanmışlığı da vardır, ben söylesem yapmazsın Atilla Hoca sözü yaparsın diye sitemleri de vardır. Ee, dolayısıyla usta-çırak ilişkisiyle devam ediyorum ve bundan çok mutluyum, her yerde de söz ediyorum. Ben e, gerçekten çok büyük minnet mutluluk duyuyorum Atilla Hoca'nın yoluna devam etmekten. Ee, tabii çok yolumuz var, daha yolum çok başındayım. Şimdi ben neler konuşacağız diye düşünürken, Geradet Hoca'yı ben çok anlayamamıştım en başında açıkçası çok e, ilgisiz bir yerde iletişim kurmaya çalışırken, ben araba kıldanırken, Geradet Hoca'yı dedik ki hocam ben bermaç sözcüsü konuşabilirim. Geradet Hoca'yı dedik ki ama Timli e, Hoca saygı toplantısı hocam o zaman daha dergi toplu bir e, konuşma yapmam gerekiyor herhalde. Hep aklımlarıyla aslında böyle bir e, çalışma yapmak, bu belki mesleğiyle olur. Türkiye'de ve dünyada spor felsefesi diye. Çünkü bir şekilde yolun başka insanlarla da kesişti ve dünyadaki spor felsefesi konferanslarına da katıldım. Dolayısıyla camia zaten küçük. En azından tanıtmış olmayı istedim biraz. Burada bir bu atılıyorca yani başından beri zaten bir sürü şey konuşuldu. Dünyadaki geçişi de aslında 19. yüzyılın ikinci yarısında rastlıyor. Şimdi ben bölge bölge çok kısa bahsetmek istiyorum aslında biraz, spor felsefesinin gelişiminden. Öncelikle kuzey emekleri yoğunluklu olarak, zaten biliyorsunuz hani orada çok bahsettim, biraz önce Nefrojan da bahsetti. Analitik felsefe ekonomisinden gösteriyorlar ve dolayısıyla aslında spor felsefecilerin birçoğu da analitik olarak çalışıyorlar. E, Kuzey Yılıklı'da <gülüyor> 1960'lardaki bir politik ve entelektüel e, değişimle beraber aslında WPV Kanada'daki üniversitelerin fren altına girmeye başlıyor spor felsefesi. E, daha önce var mı, e, yok mu diye sorarsak evlilik ekimarı yani spor üzerinde felsefeli tartışmalar yapılıyor. Ama bir şekilde eğitim felsefesinin bir e, sorgulama alanı gibi. E, çünkü beden eğitimi spor yoluyla bir anlamda aslında değerler eğitimi ya da ee, çeşitli eğitimsel amaçlara ulaşmayı hedeflemek üzerine çeşitli tartışmalar var. Spor felsefesi e, bir, bir alan olarak daha sonra ortaya çıkıyor. Biraz aslında hem ona tepki olarak hem de onun içinden duruyor. Ee, aslında bunun için e, önemli kitaplar e, var başlatıcısı olan. Ee, 1960 şeride insan, spor ve varoluşları, bunları ben şeridi çünkü hiçbir tütçe çevirmiş durumda değil aslında. Ee, Howard Slasher'ın ilk kitabı yazıyor. Sonra Eleanor e, Methen'in 1968 Hareket Anlam diye bir kitap yazıyor ki bu e, kitap konsepesi aslında yaklaşımıyla yazılmış bir kitap. Ee, çok da fazla e, etki uyandırmıyor. Tanki Paul, e, Paul Weiss aslında 1869'da spor bir felsefi soruşturma kitabını yazana kadar ki bunun e, İngilizce versiyonu ilk bana e, ateloloji vermişti. Ben de ilk bildirimi aslında Paul Weiss üzerine yazmıştım, şey. hazırlamıştım e, şirketini. Paul Weiss e, o dönemler Amerika'da çok saygın bir e, filozof. E, Değişik geliyor insanlara ve açıkçası biraz ötekileşirler bakıyorlar. Ne işi var bu adamın? Sporla ilgili bir şeyler yazıyor diye ve e, ciddi bir e, kitap eleştirisi alıyor. O ve bir önce bahsettiğim kitap, e, İngiliz analitik felsefeci Lord Anthony Jameson, biliyorsunuz artık 19. Lokrum yani soyunma odasının metafizisi diye bir e, eleştiri yazıyor. Bu arada 69'a yayınlanmıştır. 69 o e, faynesinin içerisinde bulundum ben bu arada. E, Burada çok kısa aslında Atili Hoca'nın Spor Felsefesi kitabının en başında da yazdığı gibi Cengiz Hoca'nın da e, konuşmasında bahsettiği gibi e, hani felsefajilerin biraz spora olan bakışını 1960'lar Amerika'sında da görmüş oluyoruz. E, Türkiye'de belki bundan 20 yıl önce ilk tepkiler başlamıştı. Belki bir şeyler değişecek. Çünkü Aristot e. E, Aristoteles zaten çok keskin bir şekilde çizmişti aslında felsefenin alt alanlarını, e, diyor. Metafizik, e, etik ve e, mantıktı. E, daha sonradan işlenenler de çeşitlendi ama nereye kadar belli felsefe diyor. E, yani herhangi bir şeyin felsefesi olabilir mi diye böyle bayağı eleştirel bir yazı yazılıyor. Dolayısıyla aslında bu, bir anlamda tetikleyici oluyor. Ee, ha şunu da söylemek gerekiyor tabi unutmadan. Yani oyun ve spor üzerine e, doğrudan birebir kitap yazmanın haricinde elbette ki çok değerli birçok görüşleri bir var yani. <gülüyor> Bilin kadarıyla e, saati ve kullanılmış bir kitap bölümü var herhalde. Onun dışında Tabii ki metonları seküles, antik yuvan kültüründen gelmiş ve antik olimpiyatları insanlar olarak e, bu alanda konuşuyorlar ya da işte söz ediyorlar. Nietzsche'nin hayli veren Sartre ve Lüftgençtay'ın e, yorumları var bununla ilgili. ki Aslında doktor tezinde çalıştığımız Ferhat Söğüt'ün kitabının başında da ki, çünkü Türkçe şeyimiz çok az spor bahsettiği kitabından biridir o da, çekilgi oyun yaşamları topra'da. Yok ki Lichtenstein'in bizlere gör yani hani herhangi bir şeyin tanımı yapılabilir mi? Soruşturmasından yola çıkarak aslında ben oyun nedir diye tanımı yapmaya niyetlendim gibi bir yaklaşım var. Amerika'da ilk bölümün kurulması 1970 yılında o zaman yine çok saygın bir akademisyen olan Warren Frelin'in ki Ulusal Spor Kansabesi bildiğinin de ilk başkanı ee, ve bir eğitim bölüm kurması ve onun rekanı olması yanında da altı tane bu alanda çalışan ojeyi getirmesiyle oluyor ve onlar gibi biz 73'lü aslında kurumsallaşmasını başlatıyorlar dünyanın spor felsefesini. İlk spor felsefesi konferansı düzenleniyor ee, ve bir birlik okuşturuluyor. Birlikle beraber şu anda e, Seyircilik olarak e, TV Övenlik yani Bensiz yayınlarından çıkan uluslararası spor felsefesi birbirinin dergisini yayınlamaya başlıyorlar. 1970 şöyle kadar bütün sayılar var aslında. 1974'ün ilk sayısına baktığımız zaman Ben spor ve Estetik üzerine yazılmış. Şu anda her türlü aslında makaleye ulaşabiliyoruz 1974 tarihli yayın çok hızlı devam ediden. Avrupa ve Asya'da da gelişen ki atölye ojuda çok zaman zaman eee da ne görebiliriz, Alman eee düşünürlerin çalışmalarına Hans Denk, beraber de tanışmıştık hocam, değil mi? Cadde Osman Kirti Merkezi'nde bir komşun verilmezdi Hans Denk. Alman Spor Bilimi'nin topluluğunun spor felsefesi alt bilimi vardı 1970'lerde. 1935 yılında Hans Denk, e, ve Sosyal Felsefesi kitabını yayınladı. 1976 yılında da İngilizce işlevledi bir kitap. İlahi yıllarda Japon Spor Çalışmaları Birliği'yi, Spor Felsefesi Birliği kurdu. Ki e, hakikaten Japonya'da önemli bir e, kitle var, e, spor e, falsafesi çalışan, konferanslara da etkili eder. 1978'de İngiliz Falsafi ve İngilizce Falsafi ve İnsan Hareketi kitabını yayınladı Avrupa ve Asya'da ise daha 2000'lere aslında yine e, denk geliyor biraz daha Doğu Avrupa kısmı. 2002'de bir tane score passapisi yeri kuruldu. Kurumsallaşmalar aslında 2000'den sonra hızlanıyor. Umarım bizim de bildiğim böyle bir ilgilenip şey kurulabilir. Ee, yine, e, emerging social science yeri içiyor, ilergeyi yeniliyor aynı dedik. ilgilik. Ee, 2003'te yıllık konferanslar düzenlemeye başladılar. Yine aynı şekilde çektiğim üretimde de yıllık score passapisi konferansları düzenletmeye başlıyor. Slovakia Çekil Polonya Kolonya'da 2.10'lu yıllarda score passapisi alanında çalışmalar yoğunlaşıyor. Ee, ve bu şekilde de aslında ilginç bir felsefi, inantropolojik diye karşılıktı e, o spor felsefesi. Hocam ben galiba süremi aşıyor, evet, size sürekli tutuyorum dedim ama başlayan herhalde hep e, bir şekilde uzatıyor, değil mi? <gülüyor> evet, öyle evet. evet, Teşekkür ederim. Ee, spor felsefesi kurumlarından bahsedersek eğer dünyadaki e, en üstteki Sonuçta spor fanatikisi birliği bir aslında Latin Amerika'daki oluşum bir sonraki Britanya'daki, daha sonraki ise Avrupa e, spor fanatikisi birliği o da zaten çok iyi işleyen bir şey ise yine e, Fransa'daki oluşum eğitim olanaklarına bakarsak eğer e, lisansüstü düzeyde eğitim olanakı var aslında e, en iyi bilineni Francebet, e, Franceville'deki e, çünkü e, Robert Scott Krejman'ın oradan emekli olan yine Atili Hocam bana vermişti e, Uygulama Spor felsefesi kitabını. Dolayısıyla onun oluşturduğu bir ekol var bu orta. Farklı üniversitelerde lisans doktora ya da doktora, yüksek lisans doktora çalışmaları yapma olana var. E, çok fazla çalışma e, alanı var yani. Farklı soruları var tabii ki. Ama neler e, Atili Hoca Bunların her birbirini bir şekilde bir çalışmalarını ele almıştı zaten. Mücadele, oyunun ve sporun nedeniyle ilgili olimpizm, sanat, spor ilişkisi, engelli, paralelik, spor, antedopik, endopik, bioetik, izleyicilik, izleyici kavramı, spor, tücari, pazar, profesyonellaşın, teknoloji spor, toplumsal cinsiyet gibi konular tartışılıyor bu olarak. Bunlar ise Dünya Spor Falsafesindeki aslında kitapların sadece bir kısmı, çok iyi yayın evlerinden çıkmış kitaplar bunlar. Shultaş, Moods, Kirk, Macbillan gibi yayın evlerinden çıkma kitaplar. Peki, Türkiye'lik spor falsafesinde gelişmeye bakarsak aslından çok uzaklı belki, duruyamazsın, gelmesi gerekli gereken yer bu, buydu. Beni de aslında dediğim gibi, en başta yaşama sevincimi oluşturan bu anlamdaki etkili işte hoca tanıştığı yoldur. Ee, çok az kişiyiz biz e, yani atıl hocayı takip eden, e, falsafa e, eğitimi almış. E, benim bildiğimde barış hoca var, Boris Şentman, Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans felsefe olan. E, onun dışındaki insanlar daha çok spor bilimlerinde olup falsafa ilgi duyan kişiler. Biraz baktım ben tekrar neler vardı ama şunu çok iyi biliyorum ki ve görüyorum bu kadın e, e, kısımlarında da. Ee, herkesin şekilde ateliolojilere karansı gösterildi. Dolayısıyla çok ciddi bir literatür çalışması var ve bizim için çok büyük kaynak. Ee, özellikle spor yapan insan kitabı çok kapsamlı olduğu için. Ee, i̇lk olarak, e, 11 Aralık Kasım tarihi 1990'da İstanbul Ağzısı Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen Fikaman Kültür Diyaloğlu'nda Spor Kansakası'na Yeni Yaklaşımlar isimli. E, sempozyum'a başlıyor, tipolojinin liderliğinde. E, şimdi, e, çok kısasına baktım ben. Türkiye'de kendi spor felsefesinde e, tanımlayan birileri var mı diye gökte. Ve gök'ün biliyorsunuz hani anahtar kelime kısmı var. Orada çeşitli sporcularımız çıktı. Başka D.S. hoca çıktı aslında. 34 tane kalemisyen kendimi spor felsefesiyle ilişkilendirmiş. E, ama birebir spor felsefesiyle ilgili yayın yapamıyor. Birleri kadar önemli aralarında. E, buraya geçiyorum. E, açıkçası popüler kültürü de bir şekilde yansımasını buldu diyecektim. Ama e, çok toparlayacağım hocam. Kusura bakmayın. Biliyorum. Uzattım. E, Gerçekten kusura bakmayın. Evde herhalde dengip gelmek lazım. Azile Hocam'ın spor yapan hani insanlıkları şöyle başlıyor. Bunu neden aldım? Çünkü burada bir kavram özellikle. E, Dikkat çekmek istiyorum. Başka bir hocamızla konuştuk. Diyor ki, spor ısınında fark edilip, o dönem yapıldığında tabii yeni gitmiş olimpiyatlar, o yılın olimpiyatları. 2008'e çıkmış kitap. Bir diyor ki, spor ısınında fark edilip dile getirilen bazı saklamalar şöyledir. Olimpiyat oyunları ruhuna itirdi. Olimpiyat oyunları da yarışmalar gibi bir tanceri kırıyor. Olimpiyat oyunları ticarileşti. olimpiyat oyunları siyasileşti, olimpiyat oyunları amacından uzaklaştı. Bu belirlemeler somut gerçekleri de veriyor. O zaman spor yapan insana baktım ve bu bir yutop mı diye sordum. Hakikaten benzer bir soruyu Amerika'da bir üniversitede belki sormuş ve onun üzerine bir kitap yazmış. Ee, oyun yaşanmıyor top ya diye. Herkesin oyun oynadığı, aslında gönüllü görülebilir etkinlikte bulunduğu, yani antiloya hocamın söylediği gibi amacı kendisinde olan bir eğlendiği bulunduğu, bir dünya top ya düzeyi yani. olur. Şimdi ben, e, çok kısa özetlemek mümkün değil tabii ki burada ama Atilla çalıştığım süreç içerisinde ondan öğrendiğim, benimsediğim e, bir felsefesi var Atilla spor felsefesine yaklaşımı var, onun ana noktalarını burada vermeye çalıştım. hocam eksiklerim var diye tahmin ediyorum. E, Öncelikle spor bir oyun, Cengiz hocam çok güzel bir ayrım yaptı, genellikle izlediğimizde çok fazla konuştuk, tez içerisinde de yine e, bahsettik. Ee, üzerine saatlerce konuşulabilir. Evet, Atilla söylediği şekilde oyun bir play'dir. Sport as play diye geçer o zaman. Yani çünkü bir amatör etkinliktir. Amacı kendisinde olan bir yayın Kitabın bir bölümü vardır. Spor yapan insan değil spor felsefesinde. Ben her derste okuyorum yani, her dönemde. Ee, o kısmı özellikle okuyorum. Şöyle başlıyor kitap. Ee, yani kitabın o bölümü şöyle başlıyor, bütün öğrenciler okuyorum. Spor para kazanmak için yapılmaz, spor güzel olmak için yapılmaz, spor bayrağı göndere çekmek için yapılmaz, spor sağlıklı olmak için yapılmaz. Şimdi herkes böyle bir tarbiyonu, herkes bunlar için yapılır. Devam ediyor. E, spor kendisi için yapılır ve kendisi için yapıldığında, temelli kendisinde bulunan bir insanı ortaya çıkaran ve geliştiren bir şekilde yapıldığında, diğer hepsi zaten kendiliğinden gelir. Ve dolayısıyla aslında amatör olarak yapıldığında bir bozulma, e, bozulmanın e, önüne geçilmiş oluyor. Yani profesyonelleşme, profesyonel olmuş olsa bile insan amatör yaparsa ki, sadece profesyonelleşme bilvergide bozam değil mi yani? Onun e, o sistemin bir yolu olmak bir şekilde aslında onu bozamıştı. Ve dolayısıyla amatör ruhu içerisinde insan e, sporu kendisi için yaptığında, ondan vaz olarak yaptığında bu e, gözlüm olarak doping, şiddet, ırkçılık gibi e, şeylerden uzaklaşmış olacak. Çok kısa hocam, e, okumak istiyorum ve bitiyorum, Gerçekten kusura bakmayın. E, Sporun kendisi anlattığı spor anlattı diye bir şeyden söz etmek çok mümkün değildir der hocam. Yanlış söylemiyorum herhalde. E, çünkü spora anlaka dersek aslında onun dışsallaştığı rız müşüğünde oluyoruz ama sporun kendisi zaten yani. E, bunun en temelde tabii ki sporun kendine ait ilkeleri ve kuralları var. E, bu mimade de değerlendirebiliriz. Çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Spor bir numarizmadır, bir aydınlamadır. Biraz önce söylebiliyormuşuz. Erdünelmedir yani, bir oldunlaşmadır. E, kendini e, bulmadır, kendini tanımadır denilen o zorluklar içerisinde. Çünkü sınır durumlardan söz eder Hatice Hoca. E, i̇ki ayrı mesela Fair Play'in Türkçe karşılığı olarak bir vermiştir. Ben başka bir yerde rastlamadım bu dolayısıyla çok orijinal bir e, şey, e, terim. E, iki türlü bir tanesi kuralları olmalıdır. Kuralları zaten herkes uyabilir aslında. E, ama diğeri bir yaşama e, olarak sporta kardendir ki o da Kansafasını da yani aslında. Spor, bir kendini yeniden yaratmadır. E, Regülasyonu Ümit Hocam konuştu. E, Akil Hoca'nın kitabında böyle bir bölüm vardır. E, i̇nsan bir şekilde halde, yani, yaratıldığına yansın, yerine yansın. Ama spor bir kendini yeniden yaratmak, eşit var etmek aslında e, olana talar bize. Spor bir güzellik yaratmadır. Sporda rakibi dostum. Tamamdır. Düşmanın olarak görürsen, zaten onu alt etmek için, ki böyle ifadelerimiz de var, her şeyi yapabilirim. Ama biz birlikte biz bir güzellik yaratıyoruz aslında yani sporcular olarak. Kendisini deneleyen bir varlık olarak sporcu özgürdür. Spor bir sembolik yaşamadır çünkü günlük yaşamanın üstündedir. Spor özgür bir eğlenidir. Bunlar sadece çok savaşçılar aslında. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Ben çok fotoğraf çektirmeyi sevene yani bir insan olduğum için sadece yüksek lisanslı doktora tezindeki fotoğraflarımı da bittim. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Damlacıkları görsün. Çok teşekkür ederiz büyük bir konuşma için. Şimdi konuşmacımız cuması Dudu Bağlı Çakmak, Kemer Baş Üniversitesi'nden konuşma başlığı support humanizm ve olimpisizm. Tamamen analitik Şun şun çalışıyor peki. <coughs> <gülüyor> Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, ee, sanıyorum burada ilk konuşmayı ben yapacağım. Çünkü bu kadar du duayın hocanın yanında e, hiçbir iddia da bulunamayacak. Sadece herkesin önünde saygıyla eğileceğim. Ee, benim atil hocamla çalışmanın doktorate e, hocam olması bazmasıyla oldu. E, Süleyştezle kendilerini daha yakın antlaşma fırsatı buldum. Eğitim yapmış olduğu katılımcıların yanında. Kişisel yolculuğuma yaptığı katkı için sizlerin huzurunda hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Ee, bizim çalışmamızın başlangıcı... Şöyle. Bizim çalışmamızın başlangıcı spor ve spor gösterisinin izleyiciler ve toplum üzerindeki güçlü etkilerinin güçlü duygular ve e, duygu değişimlerinin nörolojik olarak ölçümlemesiydi. Ee, neden biz bu yöntemi seçtik? Çünkü bir e, yalan söylese de e, duygular yalan söylemeyecekti ve biz bunu EEG yoluyla ölçümeyecektik. Ee, çok zorlu bir laboratuvar sürecimiz oldu. 36 kat, e, katılımcıya üç farklı sportif olay içeren e, rekansını izlettik. E, bu süreçte inanın, inanamayacağımız gibi, hani bu sürecin daha kolay olacağını düşünmüştüm her bir kişiden, bireyden minimumda 20 maksimumda 36-40 sayfaya yakın veriler geldi. Oysa da insanın veriler bu kadar birbirlerinden farklıyken, sporun son zamanlarda tipleri bu kadar etkileyerek kapalı alanlara sıkıştırılmış, umutsuz, sağlıklı yaşam takımsal haline gelebildiği bir dönüm içerisindeydik. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü bu 36 kişinin her her şarkılarla olmasına rağmen bu kadar farklı veriler vermesi ve bunu istatistiksel açıdan anlamlandırmak çok zorlu bir süreçti. Ben hayatımda ilk defa o zaman felsefenin var olduğuna, bir spor felsefesinin ve her şeyin üzerinde de insanın olduğuna o gün inandım. Cengiz Çakmak hocamızın da belirttiği gibi aslında modern çağın belirtileri olarak bize dayatılan sporun spor yapan insanın günde kaç gün adım girmesi, ne yiyip ne içtiğinin ne ne içtiğinin e, takip edilmesi, ne kadar uyuması gerektiği, üzerinde oluşturulan suyunun gereklilikler, optimumu yapamadığında içinde başlayan acı aslında içindeki kemiklerde bir duygu haline geldi. Spor yapan sağlıklı bir insan olarak hala bu kaygıyı hissetmek, e, hissetmek neden e, ve bu beni bir felsefi olarak ilk yolculuğuma, ilk e, tohumların atılmasına neden olmuştu. E, daha da finansı ekasına baktığımda çoğu insanın aynı durumdan rahatsız olduklarını, e, fakat bunu itiraf edecek cesaretle olmadıklarını da görmüştüm ve birçoğunda e, spor bilincisi. Veya e, bilim insan, insanıydı e, ve hocamızın bu durumu sorduğuna şeklinin artık spor felsefesi adına bir aydınlanma yolculuğunu başlatacağını söylemesiyle ilerledi. E, bir anda temel sıkıntı medya, spor pazarlanması ve spor iletişimde normalliğin tanıma, bu yeni günah ve sebaplar etrafında nasıl e, bu hale getirdiği şekline dönüşmeye başladı. Artık sorgulama şeklini değişmişti. Sohbetimizin birinde Atilla Hoca, spor insanın tüm varlığına ilişkindir demişti. Sadece spor yapmış olmak için yapılan sporun bir bedenin mabedi şeklinde dönüşeceğinden bahsetti. Spora bakış açını değiştirmem gerekiyordu. Oysa tüm dünyada uzayan yaşam süresi, kronik hastalıkları önleme kaygısı, kişileri spor yapan insanlardan uzaklaştırmıştı. Ve çoktan bedenimizi tapılacak bir madet pozisyonuna sokmuştur bile. Çevremize yeteri kadar e, almadığı vitaminleri düşünen, akıllı saatleri, telefonların e, uyarısıyla tamamlayamadığı haftalık egzersiz programlarını takip eden birçok insanın olduğunu görmüşsünüzdür. Fazladan yeni, e, yenilen iki dilim ekleyin hesabını tutar hale geldiğinizi düşünüyorum. E, neden bu durumdayız? Sayın Çaklık hocamızın da söylediği gibi artık kulağa çok klişe gibi gelse de kapitalizm kültürünün yayının gücü. Kavramları istediği zaman istediği şekle dönüştürmesi olduğunu düşünüyorum. Bundan 20 sene önce daha, daha zayıf ve kük görünmek için pazarlanan fitness bugün kadının güçlendirilmesi mesajıyla büyüyor. Oysa hocamız sporun özel bir büyüze yapılması durumunda spora ne zorla başlanacağını, ne de zorla sürdürülebileceğini belirtir. Spora başlayacak kişinin game ve play ayrılığı yapması, hangi spora yakın olduğunu, en önemlisi ise neden hoşlandığını bilmesi gerektiğini savunuruz. Bireyin kendisini tanıması, kabul etmesi, kendini sevmesi ve kendini sevdikten sonra toplumu sevmesi, bu erdeme ulaşması bizim için son derece önemlidir. Spor yapan insanın bir çıkarının olmadığını, amatör ruhtaki her insanın yaşamında mutlaka yapılabileceği bir sporun olduğunu belirt belirterek, bireylerin toplumu ve spor yapan insanı ulaştıracağına dikkat çekti hocam. Bu durum spora amacı olan bir eylem haline dönüştürür ki, vücut, vücut zihin ve ruhu dengeli bir şekilde birleştiren, Spor yapan insanlar, olimpizmin anlayışını destekleyen üst bilince çıkarlar demişti yine hocamız. Ayrıca spor yapmak bizleri merkezindeyiz insan olan bir dünyaya götürdü. Artık insanın nasıl yaşaması gerektiği, spor yapan insan üzerinden onu tanımak üzerinden so sorgulman gerektiğini anlamıştım. Günümüzde yeşil ekli detokslar üzerinden sağlıklı yaşamaya çalışan insanı, Asla bitmek bilmeyen tatminsizlik ve takıntı halindedir. Fakat yine Atilla Hocam'ın her durumda spor yapan insana, humanist yaklaşıma burada da <gülüyor> devreye girdi. Kişilerin mutluluğu ve iyi olma hali beklentisini yeniden ürete, üretebileceğine her, dama, her daim inancı sonsuzdu Sporun bizi günlük hayattan çıkaracağını ve kaydılarımızı unutturacağımızı söylerdi. Yapılan sporun oyunun seçimler, coşkular, kazalar, yaratması gerektiğini belirtmişti. Gerçek bu anlamda sporun bizlere satın alınma, avokadolar veya taytların markası üzerinden oluşturulan sınıf proletaryasını uzaklaştıracağını, insanı insan olan birlikteliğini oluşturacağını söyledi her zaman. Atilla hocamın hocamla yapmış olduğum öğrenme, aydınlanma yolculuğunu kısaca anlatmaya çalıştım. Hiçbir fersede eğitimim olmadığı halde bana büyük bir sabır gösterdi hocam ve çok büyük emekler sarf etti. Bunun için sizlerin önünde ayrıca teşekkür ederim. Bu organizasyonu yapan beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu güzel günde hocamızın e, Saygılar alıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. de bir sonraki Evet, şeyimiz, programımız biraz e, sekti. E, gecikmeler oldu ama e, Gecikme de olsa önemli olan Atil öğrendiğimiz gibi zirveye çıkmak değil zirvenin yolunda olmak ve yine aynı şey biliyorduk ki kentten gidiyorsak kente dönmeyi de gayet iyi biliyorduk gündelik hayattan kopmuyorduk aslında gündelik hayatı daha iyi anlayabilecek donanımla bir araya geliyorduk ve her zaman söylediğim gibi. Kapitalist çalışma saatleri insanı bitirip, hocanın da bir bölüm, kitabının bir bölümünde var, yabancılaşma. O emeğin yabancılaşmasına ama emekle beraber hayatın yabancılaşması, gündelik hayatın yabancılaşması, aşkın, neşenin yabancılaşması. E biz de hocamızın sayesinde bunları Allah razı olsun kendisinden dağlarda gördük. Şimdi son oturuma başlıyoruz. Bence beraber olalım. Dağcılık, Taki gibi birlikte bir dağ ateşi yapalım. Çiğdem Hanım yurt dışında olduğundan dolayı o benim hatam. Yani bugün gidiyormuş, ben onu yarın diye hesapladım. Onun için valizlerin hazırlaması, gelmesi çok zor olacaktı. Özellikle hocama çok özürlerini iletti ve ben de kendi adına herkesden özür diliyorum. O zaman biz ilk konuşmacımız Prof. Dr. Mehmet Sakıç hocamızı davet ediyoruz. O gelmedi mi? Metnini okuyacaksınız. Değerli bir felsefe öğreticisi Atil Erdemli metnide Vedat Bey okuyacak. Çok teşekkür ederim. Bilgiyi e, tartışan, eleştiren yeni fikirler üreten akademik bir grubun kurduğu Akademik Forum Platformu İstanbul'da toplantılarına başladığında tarih 21 Ocak Cuma 2000'dir. Aradan tam 19.5'i ve her ay yapılan bu toplantılar hiç aksatılmadan devam edildi. Grubu ilk konuşturan beş akademisyen her yıl boyunca anlatılacak konuları belirledikten sonra işin en zor kısmına gel, gel, e, geldi. Anlatıcılar kimler olacaktı? Ki? Bunun için çekirdek grup üyeyleri konusunda uzman kişiler arayıp konuşmacıları belirleme gibi zor bir görev üstlendiler. Bu düzenleme içinde akademik korum konferansları birisi 21 Ocak Cuma'nın bir otelin konferans sonunda başladı. 19 yıl boyunca çok değişik konularda evrimler tutundayı kısada, arkeolojiye, müziğe, fotoğraf sanatına, felsefeye, Zilans'a, yakın tarihimize kadar birçok önemli konuyu içeren 156 konuşma yapıldı. Tamamen akademik bir düzen içinde yapılan konuşmalar 45 dakikayla sınırlıydı. En önemli kısım konuşma sonrası gece geç vakitlere kadar süren bilimsel tartışma bölümüydü. Ben Atilla Erdemli'yi bu toplantıları tanıdım, İlk gördüğümde biraz yadırgamışım, topuz yapılmış, kırz kırz çıllaşmış saçlarıyla e, ilk bakışta dikkatimi çekmişti. Bir de konuşması o kadar kısa ki, hele de hele tane tane anlaşılır bir içinde kelimeleri yutmadan konuşması onu daha ilgi çekiyordu. E, Atilla Erdemli'ye tersi kanedir konuluğu ilk konuşmasını 21 Mart 2003'de yaptı bu konuşma sonrasında işte felsefeyle bütünleşen kişi bu diye düşündüm. Öyle ya, konuşma sadeliği ve ses tonu bilgiyle bütünleşince sonunda dinleten ve dinleyiciyi sıkmadan bilgilendiren, öğreten bir Atilla Erdem Bey'i oluyoruz. oluyordunuz. Atilla Erdem'de 19 yıl boyunca Akademik Forum Platformu'nda felsefenin diliyle başlayan ve ve 9. Senfonayı, Batı düşünce tarihi boyunca beyin kavramları, evrensel bilgelik yolunda dekans, tarihle aydınlanma, mitostan felsefeye, ortaçağ, deus sive va natura, şu felsefe, Paris komünü, bilgi ve ölüm, yaşam sanatı ve kötünün kökeğiyle devam eden dinleyicileri etkileyen birbirinden değerli 13 konuşma yaptı. Önümüzdeki akademik yıl Atilla Erdem Bey ile bizlerle birlikte olacak. Onu yine deyip dinleyeceğiz. Konuşmacımızın bekli bu şekilde. Teşekkür ederim. Kendisine teşekkür ederiz. Evet. O zaman ikinci konuşmacımız bizim kıymetli öğrencilerimizden Atilla Bey'in de öğrencisi olan Özgüç Güven. <gülüyor> Herhalde şeyde konuşacaksın, türüstüde. Evet. Özgüç Güven bize... Atilla Erdemli ve yaşama felsefesi olarak sporu anlatacak. Şimdi demin hocamız sabahleyin yeterince spor yaptığını söyledi. Ben de sabah spor yapamadım. Biraz burada spor yapmayı <gülüyor> İziniz <bizim> de burada. <gülüyor> spor yapmak istiyorum. Şimdi önce Sayın Atilla Hocam, Sayın Hocalarım, değerli konuklar, sizi sevgiyle saygılarımla selamlıyorum. Evet, ben Atilla Hoca'nın amfi öğrencisi olmadım ama amfi öğrencisi olmaktan, benim açımdan çok daha anlamlı, çok daha büyük, çok daha minnet dolu olan onun doğa öğrencisi oldu. Yaşam öğrencisi olmaya çalıştım. Birlikte geçirdiğimiz zamanlarda, birlikte yaptığımız etkinliklerde ben Atilla Hoca'dan spor kültüründüm yaşama inceliğini, nezaketi, zerafeti öğrendim. Kendilerimizi, kendilerine huzurlarınızla çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, bunu bir borç olarak biliyorum, her şeyden önce bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi benim konuşmam başlığı Atilla Erdem'de bir yaşama felsefesi olarak spor. Ee, Birkaç defa vurgulandı, başta Teoman hocamız dikkat çekti, hocamızın önemli, başlığı çalışma alanlarından biri, yaşama felsefesi. Bunun yanı sıra spor felsefesi. Spor felsefesi hakkında biraz daha konuşmaya çalışacağım. İşte bu yaşama felsefesi e, tartışmalarında, e, hoca, kendi en azından doğa işte o dağlarda, doğada öğrendiğimiz derslerde saklamadı. Bu, bu son derece önemli benim başımdan. Hoca ile her zaman çok samimi ve içten bir ilişki kurdu. Bana her zaman işlemlikle davranmış. Sadece bana değil, dağlarda geçirdik süre boyunca bize dağların ne anlama geldiğini, sporun ne olduğunu, dağlarda etkinlik yapmanın değerini anlattı ve e, ondan gerçekten çok şey öğrendim. Yani Cengiz hocamız e, özellikle işaret ettikleri noktaları ben yeniden tekrar etmek istemediğinden dolayı onlara konulara istemiyorum. Fakat e, hocayla beraber etkinlik yapmak son derece değerli, önemli. Bu, bu ayrı ama hocamızın akademik çalışmalarını da e, belirtmekte yarar var. Ben e, bunu ayrıca bir sorumluluk olarak görüyorum. Hocamızı sadece güzel insandır, beraber güzel işler yaptık, beraber <gülüyor> eğlendik demek <gülüyor> istiyerek almak istemiyorum huzurlarınızda. Ne söylemek istiyorum? Hocamız e, son derece dikkat çekici bir ...tartışma alanına girdi. Hatta o tartışma alanının olarak orada yer aldı. Az önce Neslihan Hanım söyledi, gösterdi, işaret etti, ee, son derece toparlayıcı bir biçimde, Spor felsefesinin dünyada ortaya çıkışı 1960'lar, 1970'den dünyada ortaya çıkışı. Ama hani böyle, felsefe tarihinde bunlar vardır. Leibniz ise Newton tartışması gibi. Her ikisi de diferansıyla bulur ama birbirinden habersizdir yaptıkları etkinliklerin. Dünyada spor felsefesinin temeller atılırken Türkiye'de bir filozof Atilla Erdemli de spor felsefesini dünyaya tanıttı Türkiye üzerinden, Türkçe. Bu son derece önemli. Bir kurucu tavırla bunu gerçekleştirdi. Şimdi ben de kendince Atilla Hocanın spor felsefesini onun Önemli başka ilgisi olan yaşama felsefesi üzerinden açıklamaya çalışacağım. Şimdi tabii e, hep değinildi, e, filozofların ya da akademik dünyanın sporla ilgisi son derece sınırlı. E, fakat bakıldığında e, spor insan etkinlikleri içerisinde son derece önemli bir yer tutuyor, değil mi? Türkiye'de yaşayınca bir gözünüz, ister istemez hep sporda oluyor kaçınılmaz bir biçimde. Yani spor dalları belki Türkiye'de çok çeşitlenmedi ama öyle ya da böyle hepimizin sporla bir ilgisi var. Ve spor yaptı, kimlerin spor izleyicisi oldu. E, üstelik bu durum yalnızca Türkiye'de sınırlı da değil. Dünyada da spora çok yoğun bir biçimde ilgi gösterilir. Katılımcı düzeyinde ya da izleyici düzeyinde. Spor bu denli yaygı ve evrensel bir insan etkinliğiyken neden sporun felsefesi daha önce gündeme gelmiyor? Mesela bu benim açımdan son derece dikkat çekici bir soru. E öyle ya, biz sürü öğrendik. İşte spor e, felsefesi, özel olarak herhangi bir şeyin felsefesi, yeterli genellikle ve evrensel düzeydeki tüm insan sorunlarıyla ile ilgili. Daha önceki kuşak bize en azından bunları yazmış kitaplarında. Buna rağmen işte o kuşakla beraber çalışan akıllı hocamız, spor felsefesiyle ilgili anladığım kadarıyla Yazdıklarındaki serzim işten, e, kimi zaman canlı dile getirebilirlerinden hocamızın spor felsefesi başlığına atması pek ilgi görmedi. En azından kuşak açısından ilgi görmedi Türkiye'de. Fakat genel anlatıcımlık istiyorum, spor evrensel tümel bir insan etkinliğiyken, sporun felsefesi olamayacağını söylemek, e, felsefi etkinin doğasına aykırı gibi görünüyorlar. Dolayısıyla Adil hocamız son derece önemli bir iş gerçekleştirdi Türkiye'de. Spor felsefesini çeşitli boyutlarıyla boyu serimledi ve bunu yaşama felsefesiyle birlikte el aldı. Şimdi tabi demin Paul Leistham söz edildi işte, ilk metinleri ortaya çıkartanlardan, yazanlardan sonra işte, Hans Lenk'in adı alındı. Mesela dikkat çekici bir nokta var. Hans Lenk, yani e, kim bu Hans Lenk? İşte hocamızın da kitaplarında atıp yaptığı e, filozof e, hatta şöyle Almanya'da e, felsefe derneklerinin başkanlığını yapmış önemli bir kişi Hansel. Bunun altının içi mektrede yarar var. E, bir aynı zamanda olimpiyat sporcu. Spor <gülüyor> içinden biri. Atilla hocamız da öyle. Atilla hocamız da son derece Türkiye'de önemli tırmanışları gerçekleştiren, spor kültürünün yaygınlaşması için çabalayan olimpizm ruhunu, onun anladığı biçimiyle bu son derece önemli, piyasa başlamış, içerisinde e, herhangi insan ve yabancı örgünenin bulunmadığı bir ruhunu yaşatmaya çalışan bir hocamız olarak o da sporun içinden biriydi ve spor felseyesi hakkında metinleri kaleme aldı. Dolayısıyla bundan son derece önemli bir sporu bile, bilen, sporu yaşayan ve spor kültürünün çoğaltılması için çabalayan bir hocamız olarak Atillerden bir almak istedim peki başlığı şöyle, ee, biraz tabi süreye sadık kalmaya çalışacağım ama ve bir, biraz da ilk oturumun hızlı geçmesini, daha doğrusu ilk konuşma hocamızın e, izninizle hocam biraz değerlendirmek istiyorum. Şöyle e, demek istiyorum ilk elden, i̇şte, yaşama felsefesi dedik. Nedir yaşama felsefesi? Çok elbette ki üzerinde saatlerce konuşulabilir, tamam hocamızın işaret ettiği, Cemil hocamız da etti. Özünde insanın boyutlandırma, açılmama, insanın ne olduğunu, kim olduğunu araştırmaya yönelik pratik bir felsebe. İnsanın kendini felsebeyi bir sorun haline getirmesi, yaşama felsebesi. Peki, kim olduğunu, ne yaptığını araştırmayı insan sağlarken bunun aracısı ne olabilir, bu ne üzerinden gerçekleştiriliyor? İnsan en iyi kendini nasıl anlayabilir sorusunu sormakta yarar var. İşte, Atilla hocamızın yanıtı tam burada ortaya çıkıyor. İnsan kendi yaşama olanaklarını, yaşama koşullarını, yaşama sınırlarını sporla son derece rafine bir biçimde araştırıp inceleyebilir. Dolayısıyla yaşama felsefesi insanın nasıl yaşadığı, kim olduğu bağlamının derinlikleri gerçekleştirildiği spor etkinliğinde açığa çıkabilir. Bu bakımdan Atilla hocamız ...spor üzerinden yaşamanın inceliklerini ve kullanaklarını da metinlerinde. Ve üstelik bu nasıl bir spor? E bu piyasalaşmamış, medalaşmamış bir spor. Vurguyu çok önemsiyorum. James hocamız bunu özellikle belirtti. Oyun vurgusunu yaptı. E Biz play ile ilgileniyoruz dedi. Bu tam da Atilla hocamızın ortaya koyduklarıyla... İlimtidir. Şimdi hocamız ne söylüyor? Mesela ben dikkat et. Spor amacı kendinde olan bir etkinliktir. Bu da Aristoteles'ten verildiğiniz amacı kendinde olan. Yani spor bir şey için yapılmaz. Spor bedeni güçlendirmek için yapılmaz. Spor sağlıklı olmak için yapılmaz. Spor başarılı olmak için yapılmaz. Spor kendinde amacı olan, kendi uğruna istenen bir etkinliktir. Kendi uğruna istenirken bir, bir takım getirileri de olurmuş kutsuz spor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu, bu tam da işte aracısız olmak, amacı kendi amacını taşıyor olması, sporun çıkarsız olması anlamındaydı. Ve varoluş koşullara gereği amatördür. Hocamızın sporla ilgili son derece önemli bir burgusu amatör olması, çıkarsız olmaz. Tabii şimdi e, biz bir Beşiktaşlı olarak e, bizim önemli <gülüyor> motpalarımızdan biri şudur: Sevmek için sevmeli. Yani bir, bir Beşiktaşlılık olarak bizim amacımız, idarımız hiçbir zaman kazanmak değil yani. Bu, bunu derinle hissediyorum. Biz aslında hep kaybediyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii hep kaybetmek de değil ama işte bütün o insanin dilimleri yaşamak, İnsan hayatını yalnızca kazanmak üzere de kurgulamamak, insanın bu ve çıkışları var. İşte zannediyorum Beşiktaşlılık demememiştir, yeni inişleri ve çıkışları. Dolayısıyla, e, e, tabii e, Beşiktaşlılık bir ama. Hocamızın yaptığı bu uğurluyu son derece önemli bir noktaya yerleştirmek, temel bir noktaya yerleştirmek çabasındayım. Spor amacı kendinde olan bir etkili. Bunu böyle varsaymazsa, hocamızın yaşama felsefesi olarak sporu görmesinin bence bir takım e, basamakları eksik kalacaktır. Şimdi demin dedik ki, bir e, yaşama felsefesidir, aynı zamanda spor felsefesi, yaşamanın olanaklarını sorgulamak için aracıdır. Ne bakın e, bu insan araştırması yaşamı üzerinden insan araştırması atil hoca üzerinden bakıldığında spor yoluyla nasıl gerçekleşiyor? Hocamızın meslektaşı arkadaşı anladığım kadarıyla Hanssen şöyle tanımlıyor: Sporcu olmanın temel özelliği kendini tanımak, kendini gözetmek ve kendini aşmaktır. Şimdi tabii bu bir yaşam koçunun ağzından çıkan sözler değil, kuşkusuz. İşte kendi iş başarısını arttırmak, piyasa koşullarında bulunduğu yeri geliştirmek değil. İnsanın kendiyle derinden yüzleşmesini, insanın ne olduğunu, kim olduğunu tanımasını basamaklı olarak spor ele alınıyor. Spor yoluyla insan, akıl hocamızın değişiyle bir homo performator et kreator olabilir. Yani ne demek? eyleyen, ya da başaran ve yaratan insan. Şimdi bu yaratan insan, kendi varoluş koşullarını gerçekleştiren, bunları arayan, kendini yontan insan. Spor yapan insan. İşte bu homo sportivus, o başyakıtının izninizle başyakıtının ifadesini kullanmak istiyorum hocam. Neden bu da? Hocamızın kitap başlığı olan spor yapan insanın dile getirilmişi bu Peki, spor ve yaşama felsefesi arasında bağ kurduğumuzu hocamızın söylediği, sporla insan neyi gerçekleştirir, kendi yaşama olanakları açısından neyi gözetler? İlkin insan kendini oluşturur. Bu ne demek? Hocamızın metinlerinde dikkat çektiği iki başlık var tam da burada. Bir tanesi erginlenme, bunu daha sonra hoca metinlerin de ayrılmamayla ilişkilendiriyor kamp üzerinden. Ha, insanın aydınlanması ilgili var, olmama durumundan söz ediliyordu. İşte, sporda insanın bu ergen olmama durumundan çıkıp kendiyle yüzleşmesini bir olana olarak karşımıza çıkıyor. Öbür taraftan hangi bağlamda karşılaşıyoruz? Rehabilitasyon, başka türlü bir iş işte, özgün zaman eğlendiği, i̇şte, insanın spor aracılığıyla kendini sağaltması gündelik yaşantının dertlerinden, sorunlarından, açmazlarından kendini kurtarması, kendiyle yüzleşmesi. Dolayısıyla işte spor, e, kendini belirleyen insanın etkiliği olarak karşımıza çıkıyor. Kendini belirlemesi ve otonomisini sağlaması, kendi yasasını koyması ve insanın özgürleşmesi anlamına geliyor spor yoluyla. Sonra ee, spor, tabii gerçekten onun bir yaşama dersi olduğunu düşünüyorum. Keşke öyle bir kısakımız olsaydı. Atilla Hoca'dan daha da öğrendiklerimizin anlatılması. Cengiz Hocamız çok kısa bir noktaya dekildi. Anlattıkları öğrendiklerimizin küçük bir parçası. Bunlardan bir başka başlık, dayanışma. Biz daha da dayanışma öğrendik. Birlikte spor yapmayı, birlikte eğleniyorum. Otonomiyi korurken, aynı zamanda biz içinde ben olabilmeyi, ben olurken de biz olabilmeyi, birlikte eylemeyi öğrendik. Dolayısıyla spor, hocamızın ifadesiyle çok insandır. Ötekiyle birliktedir ve farklılıklardaki eşitliği gösterir. Sonra spor olayı insan, ölçülüğü öğrenir. Özgürlüğü öğrenmekle birlikte kendini gerçekleştirmeyi, kendi sınırlarını yoklamayı, kendi olanaklarını aşabilmeyi sağlar. Böylelikle ben-sen ilişkisi güçlenir spor yoluyla, Dayanışma, ortaklaşmacılık, birlikte olabilme, kuşkusuz ben-sen ilişkisi üzerinden de eşitlik kavrayışı gelişir. Bütün bunları ben Atilla Hoca'nın metinlerinden yola çıkarak sizinle paylaşıyorum. Yani Atilla Hoca'ya ilişkin benim söylediklerim değil. Sözler atıl Hoca'ya bir sözler. Sonra bu eşitlik işini geliştirir derken hocamızın gelip tartışmayı taşıdığı nokta şurası, bir başkasıyla hoş, görürsün, hoş görünün ve bir başkasıyla birlikte olabilmenin sınırlarını çizer insansız olup duyuyor. Böylelikle Kişisel ayrımlanmaya aracılık eder insanın kendini çözümlemesi, kendini keşfetmesi, ne tür bir varoluş taşıdığını bilebilmesi. Şimdi hocamız, hani bunu söylerken bir form olarak da noktaya koydum. İnsan şu olmalıdır demiyor. Her insan kendi olanaklarını, kendi varlık koşullarını spor yoluyla tanımlayabilir. S spor amacı kendiliği olan bir etkinlik olduğundan dolayı şöyle bir iddarda bulunmuyoruz. Spor insanı daha iyi söylüyor. Spor insanı daha atıldıktan yöntem. Hayır, bu tümüyle kişinin kendini tanıdılabilmesi, kendini belirleyebilmesiyle ilgili noktalar. Sonra, spor yoluyla daha önemlisi insan kendi bedenini tanır. Atilla Hoca, spor aracılığıyla beden üzerinden aslında bir beden fenomenolojisi de önümüze size yani insanın kendi bedeniyle kurduğu birinci, teki kişi üzerinden kurduğu ilişkiyi bize açılmamaktadır. Bu ilişki ele geçirilemez bir ilişki bizim açımızdan. Dışarıda olanlar, üçüncü kişiler açısından. Kişinin kendi bedeninden sorumlu olması, kendi varlık koşullarını, bedensel koşullarını tanımlaması açısından spor et, bize aracılık etmektedir. Dolayısıyla spor yoluyla işte insan tam da ben neyim, nasıl yaşamalıyım sorusunu araştırabilen bir varlığa <gülüyor> dönüşmekte. Hocamızın işte kurucusu olduğu, en azından Türkiye'de kurucusu olduğu spor felsefesi yoluyla gerçekleştirebileceğimiz felsefi soruşturmanın küçük bir kapsama bunlar. Sonra önemli üzerinde durulması gereken bir başka nokta da spor üzerinden yine yaşama dünyamızı e, sarmalayan demokrasi ilişkisi, demokrasi ve spor. Hoca bu konuda da özellikle durulması gerektiğine işaret ediyor. Demokrasi kendini tanımak, kendini bilmek, kendine dayanmak, kendini geliştirmek, yetkinleşmek, özgün ve özgür yaşam ve aydınlanmayı gerektiriyorsa ya da bunlar aracılığıyla gerçekleştiriyorsa işte spor, bütün bunlara aracılık edecek bir insan yetkinliği. Dolayısıyla işte demokrasi bilincinin gelişmesi aynı zamanda spor bilincinin gelişmesiyle olanakla olay edecektir. Son olarak e, şuna dikkat çekmek istiyorum. İşte, olimpizm ruhunu yitirdiğimizi söyleyebilirim. Hocam olimpizm anlayışta işte, e, son derece insan odaklı, kişi odaklı, e, soyluluktan söz etmek durumundayız olimpizmden söz ettiğimiz zaman ama tabii bu kalıtsal soyluluk değil. Bu, e, zenginlik dediğimiz soylulukla değil. E, kişinin kendi seçkinliğinin çevresiyle girdiği ilişkide belirlemesi üzerinden tanımlanan bir sorun. İyi olanı istemek üzerine konulan bir olimpizm. Evrensellik grubusunu içeren bir olimpizm. Kendini aşmak, kendi sınırlarını yoklayabilme, yüce yurtluluk üzerine kurulan bir olimpizm. Dolayısıyla bilgeli ve ölçülülükle tanımlanan bir olimpizm. Dolayısıyla Atilla hocamızın önümüze koyduğu spor felsefesi bu dünyaya ben nasıl hakkını Bu dünyada ben ne yapabilirim? sorularınız kuşatan bir etkinlik olarak spor felsefesini işaret ediyor. Bu bakımdan sadece işte felsefi etkinliği olmaz olmaz koşulup belli bir topluma belli bir zaman yazılmamış bir metin olarak karşımıza görüyor hocamızın metinleri. Ben kendisini huzurlarımızda bir kez daha hem şartları yoluyla hem de doğadaki dostluğu yoluyla geçirdiğiniz zamanlardan teşekkür evet. ediyorum. Daha güzel günlerde buluşmaktadır. Evet, Özgüç Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben de arada bir şey yapmak istiyorum. Bizim dağ gezilerimizin sebebi, Hatile Bey takip eden önce öğrencileri ve bana da ödevler verirdik. Bazen yaşadığımız ülkenin sorunlarını felsefe açıdan ele alırdık. Bazen genel felsefe sorunlarını ele alırdık. Ve akşamları biz e, zirve dönüşünde ki ben pek zirveye çıkmazdım oturup bu konuları tartışırdık. Bir kere daha teşekkür ediyorum bu güzel günleri yaşattığı için bize ve şimdi ben e, daha sonraki konuşmacımız Veda benim sevgili öğrencime, Atil Erdemli ve Persefe'nin formu. Mantıkçı olunca tabii formdan girmiş. Ben Atil Hoca'nın bir arka öğrencisi olarak konuşacağım. Bütün diğer bağlılım, işaretleri bağlılımlarını. 14'lük bir Persefe öğrenciliği dönemi oldu. Lisans ve ilçek lisans Hoca'nın derslerini aldı. Öncelikle hocanın Persefe eğitimi konusundaki değerlendirme emekleri için teşekkür ederim. Atilla Erden'de ilk tanışmam yılında aldığım ilk filozofla Mitostan Logos'a dersiyle oldu. Bu ders, bahar döneminde çağ ve Stiköner felsefesi adıyla devam etti. Bu ders ile felsefenin ilk kavramlarını öğrendi. Fakat bu dersin belki en önemli taktısı eleştirinin ne olduğu, nasıl yapılması gerektiğini öğrenildiğine iklanı vermesi oldu. İkinci sınıfta da Güz ve Bahar dönemi, boyunca türen felsefe tarihi metodolojisi dersini aldı. Bu ders, kör topal bittiğimiz nasıl okumamız gerektiğini, bu metinleri felsefe tarihiyle nasıl ilişkilendireceğimizi bize öğretti. Bahsi geçen bu iki dersin felsefe eğitim açısından çok temelde yer aldığını söyleyebilirim. Atilla Hoca, 2015 yayınlanan ''Mitostan Felsefe'' isimli kitabı ile Antik Çağ felsefesi üzerine verdiği dersleri kitap haline getiriyor oldu. Aynı şeyi, felsefe tarihinin sözcüğünü de bekliyoruz. Bu iki dersin, Atilla Erdemli'nin felsefenin formunun çok azını verdiğini söylemeyin. Bu formun geliştiği ile ilgili karşılaşmam, 2002 yılını okudum, avuçlarımızdaki genetik kitap ile Kitabın düz yazılardan oluşmuyor olması en dikkat çekici tarafıydı. Kitapta karşımıza sağlar biçimde yazılmış metinler çıkıyor. Atilla Hoca'nın kitabında Denemelerin şiir değil, ama bu şekilde düşünmüş olduğu belirtiyor. Alnımızdaki güzellik önemlidir diyen hocamız, hasıl kaygısının sevilgide olduğunu işaret ediyor. Kitaftaki ilk denemenin adı Kirlenmek. Bugün kurtarmaya çalışılan soyutkaya, bilgi, kültür ve erdiğine gerçekleşmeyen devlete, spordaki hileye, şikeye, dopingde, silahla sağlanan adalete, gün için yapılan sanata, aydınlatmayan, sorgulamayan felsefe, aileye, çevreye, kısaca her pisliği eğilmiştir. Pislik her yere bulaşmış, sustukça da nasıl da pisliğe alet olduğumuzu bize haykırmıştır. Uygarlık pisliğe karşı yükselir, diyor bize tümlerden. Haklı olarak pisliğin bizim daha iyisini, daha iyi ettiğini sağladığını belirtiyorlar. Kesinlikle bu kadar yoğrulmuş bir dünyayla savaşmaktaki en büyük işgahın ise felsiz eleştiri olduğunu işaret ediyor. Sanı ile bilgi arasında adlı ikinci döneminde ise dünyada bilmek zorunda olan tek varlığın insan olduğunu belirtiyor ve bilgi olmadan insan olanaksızdır sonucuna varıyor. Bu dünyada bilgi dediğimiz mükemmel bir <gülüyor> zaman ne kadar uzak olduğumuzu farkına vardıkça eyleme dökemediğimizin Bildiğimin söndüğünü gördükçe, bilgiyi bulmak için ölçülerimizi tekrar ele geçirmemiz gerektiğini altını çiziyorum. Bu yaşama sorunu, sanı ile bilgi arasındaki varlığı bir anlandırma denemesidir. Tarihi yaşamak, imkanın başlangıcı neden sorusunda görüyor hocamız. Bunun olabilmesi için dün, bugün, yarın bilgiden varıyor. Sonsuz akan süreye eş kabul ediyor tarih. Bu işin yüreğe gelmediği her an tarihi yaşamaktan ne kadar uzak kaldığımızı gösterilmesi. Kitabın dördüncü denemesi spor üzerine. Spor günlük yaşamın üzerinde görüyor. Spor sözcüğünün tarihsel gelişiminden yola çıkarak spor nedir sorusunu neden cevap arıyor. Spor bir hak insan için. Atilla Hoca haklarımızdan nasıl da kolayca ferahat ettiğimizi bir şey gibi seviniyor. Kitaba adını veren beşinci denemede, Yaşatılmamış çocuklarla avucunuzdakilerin nasıl kayıp gittiğini ele aldı Her şeyi bir kurve olarak insan içinde görüyor, avuçlarımızdaki zemleti gösteriyor. Ona sahip çıkmak ancak kendisindeki insanı bulduracağını öğütüyoruz. Bu kitap, felsefede yazmanın biçimini yeniden kurmaktan öte, bize klasik felsefe deneyini üzerinden felsefenin günümüzde nasıl yapılabileceğini hangi alanda eriştirebileceğini yenilikçi bir şekilde seviniyor. Üçüncü ve dördüncü sırtta Atilla Erdem'den başka bir dersi yoktu. Fakat hoca ile özellikle şiir ve tarihsatı üzerine diyaloğumuz hep sürdü. Bu yüzü üzerine kafa yorarken, Atilla Hoca'nın avuçlarınızdaki denet kitabının bana tuttuğunu söyleyebilirim. Daha sonra Atilla, Atilla Hoca'nın dersini tekrar yüksek lisanslı aldım. Bu aldığım ders isimde ve sonrasıydı. Dersi hocanın 203 numaralı odasında yapıyorduk ve öğrenci sayımız 2'yi geçiyor. Bu ders lisans döneminde tek öne çıkmayan bir alanını tamamlamak ile birlikte özellikle adı felsefesinin zeminini kavramak noktasında bana çok faydalı oldu. Doktoraya başladığımızda Atilla Hoca lisans üstü derslerini kapatmış ve lisansta 3 önemli ders açmıştı. Bunlar sırasıyla yaşam felsefesi, felsefe uygulamaları ve kant felsefesine giriştir. Yaşama felsefesi, felsefe uygulamaları derslerini ben o dönem alamadım. Fakat e, derslerin büyük bir ilgiyle takip edildiğini ve öğrenciler arasında oldukça sevildiğini söyleyebilirim. Bu derslerin bu ilgiyle karşılanması en başında Atilla hocanın felsefenin korkunu yeniden şekillendiren felsefenin etkili, etkili olduğunu söyleyebiliriz. Atilla hocayı bu alanda son 10 yıldır yoğun bir şekilde dersler veriyor. ...seminerler gerçekleştiriyor ve makaleler yayınlıyor. Bu alandaki çalışmaların kitaplaşmaya doğru biteni biliyoruz. Doktor ödeneğinde... ...hoca ile farklı bir etkinlik imkanı daha buldum. Hocanın başka bir yönü olan akademik forum toplantılarına... ...hoca ile birlikte katılma şansım oldu. Çok değişik alanda akademisyenlerin katıldığı bu toplantı... ...internetistikler çalışmanın, felsefenin ne kadar karşı alana temas etmenin... ...olunakta olduğu üzerine bulunmaz bir denemeydi. Bunlar da aslında felsefe formunun yeniden ele alınması olarak e, farklı bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Atilla Hoca gerek felsefe bölümünde yaptığı katkılar, gerekse de ortaya koyduğu felsefe ile örnek aldım. Bölüm dışında da görüştüğümüz, fikirlerimizin istihkati bir hoca oldu. Hocam üzerinizdeki emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli metada çok teşekkür ederim. Avuçlarımızdaki cennetle ilgili bir tartışmaya tanık olduk. Hoca öyle tek onları söylemedi. Sonuçta evet, felsefenin harp kısımlarından, frege gibi yerlerden gelmiş olmama rağmen şiirle, edebiyatla bağımı kaybetmedim ve hoca öyle de her zaman şiir üzerinde konuştuk ve edebiyattan da çok seçkin bir zevki ve beğenisi olduğunu hocana söyleyebilirim. Aslına bakarsanız biz de felsefeyle edebiyatı bu bölümde birbirine karıştırmış, her cümert etmiş insanlar olmasına rağmen, Atilla Bey'im, üslubunu çok şiirsel bulmuşlardı. Ben de dedim ki ne kadar güzel dedim. Bazı filozoflar çok şiirsel yazan, bazıları Kant gibi çok özürlü yazan, Kant gerçekten çok özürlü yazan, zor yazan filozoflardan biridir. Ama biliyorum ki ilk filozoflar olsun, Başka türden filozoflar olsun, şiirsel yönü kullanmışlar, felsefeyle şiir birlikte da, Birlikte doğmuş Eski Yunanlık bağlamında seyretliliklerdi. İyi ki de o güzel kitabı yazdınız hocam, bir kere daha teşekkür ediyoruz. Şimdi son konuşmayı Arda'ya vereceğim ama hocanın yine burada kıymetli bir öğrencisi var, Zeynel. Müsaade ederseniz onu da bir beş dakika için çağırabilir miyiz? Zeynel sen de gelebilir misin? Evet, Arda ile Zeynan hep bir güzellikle dağlarda da. Bak bilenler biliyor esprilerini. Evet ben şimdi benim de öğrencim olan Arda Telli Dağın Terazisi 2.3 üst üste ıssız insanın ıssızlık bilgisi sunumunu yapacak. Peki Arda'cığım. Teşekkür ederim hocam. E hocam tekrar hoş geldiniz. Ee, ben de hem öğrencimiz hem karşı anlamında eee öğrencimizin ve emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kapıda anıldı. O yorgun geçen 14-15 saatlik yürüyüşlerden sonra hiçbir erinme göstermeden çadıra girip, mutfak çadırına girip bizler için yemek hazırlardınız. Ertesi günün kumanyasını hazırlardınız. Bunlar çok değerli bizim için. Ben emekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Siz kitabınızda şöyle belirtmişsiniz hocam ile dağ arasında bir paralellik e, var ve bu paralelliklerden birisi usta rehber ilişkisi e, demiştiniz. E, gerçek alanda iki e, alanda da benim hem ustam hem rehberim oldunuz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. E, biz sizden öncelikle dağ nedir'in e, cevabını hem kitaplarınızdan hem de yaptığımız toplantılar, kamplardaki paylaşımlardan e, öğrendik. Daha asla bizim için çarçak, buz ve bir kaya parçası olmadı. Daha bizim sınandığımız e, bir insan olmanın hallerinin tartıldığı bir yere dönüştü ve bu duygu durumları sürekli değiş, değişti ve bu değişkenlikler bizi e, başladığımızdan bambaşka bir noktaya götürdü. Üstelik Aynı zirveye gittiğinizde bile bu duygu durumları değişkenlik ki Yine bu sizin kitabınızda da belirttiğiniz bir durum. Ee, sizin tabii yine kitabınızda gördünüz ama Ben bunu mutfak sohbetlerinizden biliyorum. Ee, bir kaldı anısı var. Dağa karşı gösterilecek tavırlar konusunda. Ee, bir bizden önceki dağcı bir arkadaşın kaldı ya çıkıp zorlu bir gün üçten sonraki zorlu bir... E, zirve. Çok zor bir zirve. E, Yendim seni kaldı diyerek ayaklarını kayaya vuruşu ve sizin e, iniş anında ilk molada onun yanına gidip bak sen büyüksün yoksa kaldı mı kaldı hala orada e, biz e, onun izin verdiği kadar dağda yürüyebiliriz. Dağ izin verdiği kadar zirve yapabiliriz. Yine başka anlattığınız bir anı da e, zirveye 150 metre kala bir çığ tehlikesini sevdiğinizi ve onca saatlik yani yaklaşık 9-10 saatlik bir yürüyüşü 150 metre kala döndürmek istediğinizden bahsetmiştiniz ve 2-3 arkadaşın, sizle yine dağcı arkadaşın bu öngörünüze uymayıp devam ettiğini ve bir tehlike atlattıklarını belirtmişsiniz. <gülüyor> yani dağ dağ ile ilişkimiz bizim dağın izin verdiği ölçüde oldu ve biz bunu söylediğim gibi e, serüvenci, maceracı bir dağcılık, yani e, sayılara e, indirgenmiş zirvecilikler yapmadık sizinle birlikte. Yine Özküç Hoca değindi, e, dayanışmayı öğrendik çünkü dağcılık e, faaliyetleri başından sonuna e, kadar büyük bir, ee, özveri de gerektiriyordu ki burada yine diğer dağcı arkadaşlarım birlikte kamp yaptım hocalarım da burada ee, ve biz burada sınandık, dönüştük e, ve paylaşımı öğrendik ee, yine diğer maddede yani diğer söyleyeceğim yerde siz e, dağcılığın sadece doruğa ulaşmamak olduğundan bahsettiniz bize ee, Zaten dağcılıkta doruğa ulaşmadan dönmenin erdem olabileceğin ve başka sporlardan ayıran noktalardan birisinin bu olduğunu söylemişsiniz. Ee, yine şöyle bir sözünüz var. Ee, Doruk dediği üç beş metre karelik yer e, dağ tığmanıştır, dağ sabretlidir. Yine biz bunları toplantılardan, paylaşımlarımızdan çok iyi biliyoruz. Ee, ve Yine son sözümüz gibi benim başlığımı da etkiledi bu. Ee, dağ, dağ için gidilir, yaşanır ve tutulur. Ee, dağın ve insanın bu devingen, değişken hallerini bize gösterdiğiniz için, emekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, saygılarımla önünüze ediyorum. Ee, ben sözü şimdi yine arkadaşım en ele Arda'ya çok teşekkür ederim, ee, Zehiner Hoca'nın son göz ağrılarından biridir. Yani biz şimdi konuşurken de görüyoruz çünkü aramızda hoca da biliyor onları. Ee, ben Atil Erdemlerin dağcılıkta da e, sert zamanlarına denk geldim. Her ne kadar ben haylaz bir adamdım ama sonuçta hocam da hayır dedi. ben de hayır demeyi Hayırı anlardım. Ama hocanın son zaman dağcılıkları Bizim kimden daha keyifli hale geldi, daha farklı bir yere doğru e, evrildik. İşte o evrilmenin e, elemanlarından bir tanesi de Zeynel'dir. İşte Zeynel'i de hocayı birkaç cümle ile alsın diye, hocamın denizliğiyle… Evet, Hocamı her, evet e, buyur Zeynel. Hocam, e, benim hayatımın kesinlikle bir ibadelerinden biri ki herhalde iyi, her hocamın yapması gerektiği için üzerinde çok fazla yaptı. <gülüyor> Ee, i̇lginç bir yönü var onun. Ben de e, müzik hayatında çalışıyorum. 10 yıldır müzik sektöründe çalışıyorum ve onun sayesinde, onun etkileri sayesinde çalışıyorum. Şimdi dağlara gidince hep düşünürdüm. Ee, Anadolu'da yaşam şey doğmuş, Türkiye'de doğmuş biri dağa gittiği zaman kulağında kesinlikle bir Türkiye olması gerekiyor. Dağdan bir şeyler çıkarabilmesi için ve bu, bu Türklerle her seferinde dağa giderdim ve e, Atilla hocamın da e, muhteşem Türk'ü söylediğini. Ve o söylediği türkülerde benim hayatımdaki her e, ilerleyen süreçli hayatımda planlama ve vesile olmasında yeri çok büyüktür. Onun sayesinde belki onun kızıyla evlendim. Onun sayesinde... Kızıyla... Şahide, şahide. Siz benim babamsınız. <gülüyor> e, Nazım'ın babası da Atilla Hoca olduğu için söylüyorum. E, ondan sonra onun sayesinde e, meslek edindim. E, Ondan sonra bir duaya dönüştü tabi onunla olan daha iyi olacaklarımız hep bende şeydi, bir niyette, ilk video klibimde kesinlikle Atilla Hoca oynamasını <gülüyor> duvar kaldı. Ben kendi ve öyle oldu, İlk video klibimde Atilla Hoca oynadık, klibin gerçek artisti sanılar. Ben de edeyim sana teşekkür ediyorum, lütfen. Peki, şimdi biz sözümüzü söyledik, gerçekten Atilla Hoca'yı yakından tanıyanlar, kitaplarından tanıyanlar üzerinde ne kadar büyük etkiler yarattığını burada bir kere daha ben gördüm. Bazen yakındayken bir daha iyi tanıyamıyorsunuz. Yani dağ tırmanırken de daha tanınmıyor. Atilla Hoca en son hatırlıyorum, ben ölümün kıyısındaydım, bu hatırlar, bir hastalıktan atlattım. En son Balkarlar'a bakarken hatırladım, hocam bir daha görebilir miyim dedim ve orada Atilla Bey'in bana söyledikleri özeldir onlar. E, o söyleyemem ondan. Çok önemli şeyler değildi ama benim için <gülüyor> önemliydi. Hakikaten, hakikaten Atilla Bey'le biz e, daha uzaktayken de çok sevdik. Yakınındayken saygı duyduk. Şimdi biz uzağa gidiyoruz, Atilla Bey'i buraya çağırıyoruz ve Atilla Bey kapanışı yapsın. Düşünen, yürürlüğe koyan, bunda başta Vedat olmak üzere Özgür Hakeza, diğer arkadaşlarım emeği geçen herkese en samimi, en işten en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dün akşam karım bana dedi ki, Atilla istersen bir şeyler hazırla, bir şeyler yaz dedi. Ona dedim ki, <gülüyor> 1967 yılında Edebiyat Fakültesi'ne girdim. Nasıl girdiysem şimdi de oraya öyle gideceğim dedim. Aklıma ne gelirse onları söyleyeceğim. <gülüyor> Hazardaki yapmayacağım. Ama yine de dayanamadım. Birkaç not aldım, birkaç konuya değinmek istedim. <gülüyor> Bir şeyin <gülüyor> Burada vurgulamak istiyorum, ısrarla vurgulamak istiyorum. Çünkü bu, bu, bu ağır bir gerçek. Ağırlığı yük üstlendiği sorumluluktan geliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Osmanlı dahil, Osmanlı da zaten yok. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde spor felsefesi bu fakültede başladı. Dolayısıyla <gülüyor> felsefe bölümünde başladı. İki ya da üç yıl felsefe, spor felsefesi dersi verdim. Çatlak doldurmak için, o zamanın deyimi buydu, çatlak doldurmak için alıyordu öğrenciler bu dersi. İşte İngiliz filolojisinden, şuradan, buradan plan Geliyorlardı, İşte hocam biz nasıl geçeriz bu dersten oluyorlardı bir süre sonra. Bir türlü ısınamıyorlardı, karşımda buz yiyonları görüyordum böyle. Oysa ben hoplaya zıplaya ders anlatmayı seven hocalardan biriyim. Neyse, ondan sonra da zaten kesildi. Devamını getirmek istemiyorum. Güzel günlerde güzel şeylerden söz etmek gerekir. Şimdi efendim, bu bizim tarihimiz, tarihliliğimizdir. Bugünkü toplantı, bundan önce yapılan Ermi Bey için, İsmail Bey için, diğer hocalarımız için yapılan toplantılar da aynı şekilde. Bu bölümün, felsefe bölümünün, ...tarihli bir bölüm olduğunu ya da kendi tarihine sahip çıkan bir bölüm olduğunu gösterdi. Yani felsefe bölümü, tarihsizliğin talihsizliğini yaşamayan bir bölüm olduğunu gösterdi. Bu beni fevkalade mutlu eden bir şey. <gülüyor> 1992 yılında Dünya Felsefe e, Sempozyumu, adı böyle ya da buna yakın bir şey olması gerekir, e, İstanbul'da yapıldı. Ee, çok büyük bir organizasyondu. Ee, orada ben de bir e, temel hak olarak felsef, e, spor diye e, bir bildiri sunmuştum. Ee, Hans Lenk ile orada tanıştım. Ve bir konuşma sırasında Hans Lenk'e dedim ki, sizce spor felsefesi felsefenin neresindedir? Biraz şaşırdı. Ve sonra dedi ki siz cene neresindedir? Ben dedim spor felsefesini yaşama felsefesi içinde görmek istiyorum dedim. İstiyorum'u kullandım çünkü o yıllarda daha yaşama felsefesi tam istediğim şekliyle kıvamını bulmamıştı. Şimdi de bulmadık. Çabuk bir dolu yanı var ama o zaman daha bir başkaydı. Dolayısıyla <gülüyor> e, spor felsefesini Yaşama felsefesinin içerisinde görmeye başladığım zaman ise e, İnsancıl dergisinin de iki sayı yayınlanmış bir yazım vardı e, bir humanizma olarak e, pardon paralel yaşama bağlamlarında humanizma diye bir yazı oralarda tam bir giriş giriş yapıyordum ve e, Olimpiyzim de bu şeyi biraz zenginleştirdi, spor felsefesini biraz zenginleştirdi. Ama bu konuda benim en beni umutlandıran şeylerden birisi Cengiz oldu. Cengiz ve bir konuşmamızda sanıyorum bir yıl kadar oluyor ya yani da daha fazla. Hocam dedi dağ ve felsefeyi başlatalım. Dağlara gidelim, orada kamp yerinde felsefe tartışalım ona göre hazırlanalım. Ne dersin Cengiz? Bugüne kadar gerçekleştiremedik. Bugünden sonra olacak evet. mı bilmiyorum. Bak 3 büt 4 sene önce olan bir var. şey ama ben benim için çok anlamlı, çok önemliydi Sizin bu. Olduğumuz zaman özür diliyorum hocam. Ha tabii. Şeyi hani sorduğunuz için. <gülüyor> biz son iki şeyde işte şeyde gidemedik. 2018'de bir de darbeden sonra terörle girişimi nedeniyle işte ondan dolayı gidemedik ama eee iki tanesinde o girişimden önce 16 15 ve 17 18'de de yaptık hocam. Yani tamam. sizi anarak da yaptık. Harika. Ben <gülüyor> birlikte bir gidelim istiyorum. Deneyim. Peki. Efendim, e, benim fakülte dışında ya da diğer e, üniversitelerde verdiğim dersler ki bir tanesinde bunu istediğim şekilde yap, yap, yapma sözü aldım. E, felsefeye şöyle, felsefeden Ile ilgisiz olan insanlara, felsefeye başlamaz, başlamak isteği gösterenlere ve bu isteklerinde samimi olanlara, o samimiyeti gördüğüm kişilere ile yapmış olduğum felsefe çalışmaları var ki, 12 kişiyi geçmiyor bunların sayı, asla yüksek sayı tutmuyorum. Söz aramıza ücret dağılıyorum alıyorum bundan. Ama yine de sayıyı yüksek tutmuyorum. Çünkü amacım felsefe. Bu insanlarla önce Biraz sohbet ederim, Arkasından dedim ki önümüzdeki hafta bir kitap okuyacağız. Lütfen bu kitabı okuyup da gelin. Nedir bu kitap? Ee, Martı. Martı. Rihard Bach'ın kitabı. Okursanız eğer 45-50 dakika, dakikada biten bir kitap. Biz bu kitabı iki ayda filan bitiriyorduk seminerde. Martı bittikten sonra simpozyonu okutuyorduk. Özellikle oradaki Diotima'nın bir konuşması vardır. Martin'a <gülüyor> paralel uçarlar. Bu ikisi ama tartışmalı gidiyor olay. Bu ikisi bittikten sonra da Kant'ın aydınlanma ile ilgili yazısını okuturdu ve kişiler oradan hareketle bu üç kitabı bitirdikleri zaman yaşama denilen sorun alanı ile karşılaşırlar. Lütfen e, Cengiz kusura bakmasın, Vedat kusura bakmasın, sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim kusura bakmasınlar ama bence bir tek önemli felsefe sorusu vardır, o da yaşamaktır. Bence. Çünkü bilgi felsefesi örneğin, neden bilgi felsefesiyle uğraşıyordu Antik Çağ? Çünkü Antik Çağ'da insanlar... Amacı mutlu olmaktı. Mutlu olmak için erdemli olmak gerekiyordu. Çok hızlı düşünüyorum. Erdemli olmak için de bilgili olmak gerekiyordu. Bilmeyen insan erdemli olamaz. Erdemli olmayan insan doğru dürüst yaşayamaz, doğru dürüst yaşayamayan mutlu olamaz. Epistemolojinin arkasında böyle bir problem vardı. Hem biraz önce şey Cengiz e, şeyi çok çok iyi getirdi yani o gri griileri çok çok iyi getirdi. E, Beni de çok sevindiren bir şey oldu, hoşuma giden bir şey oldu. Dolayısıyla e, oradan hareketle yaş yaşama diyor. Ama yaşamayı bitirmek ne? Kolay değil. Bitiremedim, bitmiyor. Bitmiyor. İnanılmaz bir şekilde yaşama sorunu bitmiyor. Biz ancak e, kepçemiz ne kadar ya da kaşığımız ne kadar alırsa o kadarıyla idare ediyor. Ee, günün bu uzayan saatinde bunca konuşmayı sabırla dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum ama ben burada konuşmayı biraz daha uzatmak ve kendimden söz etmek istiyorum. Benim <gülüyor> benim hayatım bir kavgadır. Hayatım hocam, bu kavgayı bir türlü sona erdiremedim, ermeyecek de galiba. Bu kavga Atilla ile Erdemli'nin kavgasıdır. Atilla, Hırçın, Saldırgan, Atak, ee, yani eline gelse kelle koparan falan biraz abartıyorum, kusura bakmayın. Böyle bir şey. Erdemide dur sen, dur sen, dur sen hele bir ölçü koydular. İkisi durmadan çatışıyorlar. Zaman zaman boğuluyorum adeta. Bir küçük küçük örneklerim size. Ben buraya e, ne, ne giyeyim dedim. Böyle bir yere gideceğim ne giyeyim? Batilla buyurdu. Kravat maravat takma. Önden üst tane düğmeyi aç buraya. ha, ha iyi dedi erdemli oradan. Bir de kolye tek, tak bari. Olur mu öyle şey? Gittiğin yer edebiyat fakültesi senin bulunduğun yer. Bırak Allah'ını seversen. Neyse düğmenin birini daha inikleyelim. Böyle bir kavga vardı derken. Ama her alanda böyle bu, bu tip kavgaları yaşıyorum. Ve bir türlü Erdemli'ye oturtamadım Atilla'yı. Fakat daha sonra bir şey fark ettim. Erdemli'ye oturtursam Atilla ölür. <gülüyor> Tıpkı Atilla'ya oturttuğum zaman, Atilla'nın... Ben <gülüyor> yani beni kastediyorum. Bu ikisinin kavga etmesi lazım. Eğer, i̇yi de ben niye bir savaş alanına olayım? Kabahatim ne? Suçum ne? Efendim... <gülüyor> Derken bu ile Erdemli'nin bu kıyafet kavgasında bir ses geldi. Adam gibi giyin, kravat takma, hava sıcak, yol yürüyeceksin ama iki düğme yukarıdan aşağıya bırak, ona buna da bakma. O da bendim efendim, o da bendim. Geldi mi sana Hegel? Tezim var, antitezin var, sentezim de Atilla. Olmadı. Olay orayla bitmedi. Ben ne zaman ben olsam, karşımda bir başkasını buluyorum, o da karım. <gülüyor> o da karım. Bir süre dırdırlaşıyoruz fakat çok keyifli. Ya Sabahleyin kahvaltı yapıyorduk birlikte, eşim böyle dışarı çıkıyordu. Ya dedim, senle ne güzel münakayı tatlı tatlı münakaşa gidiyoruz. Birbirimize saldırıyoruz, nereye gidiyorsun dedim, gülcük böyle. İşin şimdi başka yanı, karımla ben, biz olduğumuz zaman da karşımıza toplum çıkıyor. Toplumla bir olduğumuz zaman dünya durumları ortaya çıkıyor. Velhasıl kavga bitmiyor. İnsan yaşamı acaba bir kavga mı? Bir takım boğuşmaların içinde miyiz biz? Daha doğrusu bir soru var. Bu soruya zaman zaman cevap verir gibi oluyorum ama veremiyorum. Ne nah. Sen ne yapıyorsun? Kendini mi aldatıyorsun? Kendinle mi uğraşıyorsun? Yoksa yoksa yerini bulamadın mı? Biraz önce bir örneğe döneceğim. Hegel örneğine döneceğim. Çok çok basitleştirilmiş, yani biraz kirletilmiş bir Hegel örneği idi bugün. Bak biliyorum yaptığım şeyi. Ee, <gülüyor> Hegel bur, bur, burayı genişletiyor ve ta. Evrene yayıyor olayı, evrene yayarken de bir kişiden yararlanıyor, var de Spinoza ve o sonsuzluk anlayışıyla hep geldi ki arka planında Spinoza duruyor. Spinoza benim hayatımın önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Biraz önce e, sevgili öğrencim şeyi anlatırken, biyografimi verirken, benim o doktora öncesindeki e, can sıkıcı serüvenimi de gördü. 10 yani yıllık, 10 yılda doktora verdim ama bunun 7 yılı <gülüyor> hoca beklemekle, <gülüyor> kürsü değiştirmekle, ben istemiyorum. Kürsüde, o kürsüde kadro çıkıyor, oraya gidiyorsun, o zaman seni oradaki hocayla çalışıyorsun. Ve sıkıntılı, çok sıkıntılı bir... Doktora çalışması yaptım ve hiç tadına falan varmadım. Ben buradaydım Spinoza oradaydı. Böyle çalıştım. Tezimi de hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim ama. O nedenle de yayınlamadım. Size ikinci kez söylüyordum. Yani bir bir ortamda söyledim bir de burada itiraf etmek zorundayım. Eğer Atilla Erdemli'nin doktora jürisinde ben jüri üyesi olsaydım. Ya Atilla Erdemli gel buraya geldim. Şunları şunları şunlar şunları düzelt ondan sonra git. Ondan sonra herkesi derdim. Ya da derdim ki hiçbir şey söylemeden çaktırırdım. İnanın çaktırırdım. <gülüyor> Çaktırmadılar. Beni doktor yaparak bana müthiş bir ödev yüklediler. Ağır bir. Ağır bir sorun. O da Spinoza'yı yaz mı? Ve Spinoza'nın hazırlığı içindeyim. Şimdi... Şimdi şu günlerde Allah'tan en büyük dileğim, ben o çalışmayı bitirmeden ölüm nasip etmesin bana. Bir Noza'yı yazacağım. Dolayısıyla <gülüyor> bu çalışmalar böyle giderken, Sayın Hocam bana Şıla Ermaher'i tanıştırdı benimle. Bununla ilgili bir yazım var. Nermi Uygur'un Anma Toplantısı'nda. Ee, Okuyacaktım fakat o garib var hastalandı bir şey oldu çok aile bir şey oldu gelemedim ee, <gülüyor> orada anlatırım Shlayer Mahiri Shlayer Mahiriyle tanıştım onu okurken <gülüyor> Spinozayı anlamaya başladım bir süre sonra Spinoza benim hocam oldu müthiş bir keyifli okuduğum bir insan ve benim ee, bazı şeyleri hatırladığım zaman tüylerimi diken diken eden bir insan. Hegel'in sonsuzluğu falan filan boş geldi bana. Neden? Diyordu ki Spinoza, evren dediğimiz şey var olanlardır. Bu var olanlarda atributunlar da. Atributumlar, da bu. atributumlar temel nitelikler, öz niteliklerdir. Bizim bütün dünyamız, her şeyimiz. Galaksimiz vesairemiz iki tane atributumdan oluşmuştur. Dekart'tan alır. Düşünce ve yer kaplama. İki atributum. Fakat bu iki atributumun her biri sonsuzca modus yayınlarlar. Daha öncesinde. Evren sonsuz sayıda atributumdan, öz nitelikten oluşmuştur. Bu öz niteliklerin her birini... ...sonsuzca modusu vardır. Sonsuzu anlamak mı istiyorsunuz? Sonsuzu sonsuzla çarpın. Sonsuzu sonsuzla çarpın, Spinoza'nın sonsuzunu bulacaksınız. O sonsuza Spinoza, Tanrı diyor. İster Tanrı, ister sonsuz, doğar. Yani Deus Sive Natura. Bu, bu, bu beni, bu, bu, bu, bu aleta e, paramparça eden bir, bu aklıma geldiği zaman ya da bunu bir yerlerde yazmaya başladığım zaman ve daha bir anlamlı oluyordu, daha bir e, yetkin oluyordu filozof. Bir, bir filozofla aşk nasıl yapılır? Aşk i̇şte da böyle yapılıyor galiba ya da ben böyle yapıyorum. Filozofla aşk yapılır mı? Yapılır tabii. Yaşama felsefesi yapıyorsanız filozofla tabii ki aşk yapacaksınız. Ama dünyanın gri bölümünde yaşıyorsanız o zaman bilemiyorum. Benim alanım değil. Lütfen. Bunun için gri bölümü şey yapıyorum dışlıyorum filan filan bir şey gelmesin aklınıza. felsefenin her yanına büyük saygım var. Sonsuz saygım diyemiyorum çünkü sonsuz bir keşif değilim. Dolayısıyla yaşamamın çok önemli bir bölümü olaraktan şahiyen maher ikinci aşamaya işlayer maher bana din olayını öğretti. Din duygusuyla. Epistemolojiye din duygusundan giren bir adamı düşündü. Böyle bir şey. Ve benim üç tane hocam oldu. Birisi Spinoza, diğer işlayer maher, diğer de Nervo'yudur. Geriye bir tek ben kaldım. Teşekkür ediyorum.